Bilimsel devrim. Çok kısa bir giriş. Lawrence M. Principe. 2011. Giriş. 1664 yılının sonlarında gökyüzünde parlak bir kuyruklu yıldız belirdi. İspanyol gözlemciler gelişini ilk fark edenlerdi, ancak sonraki haftalarda, büyüklüğü ve parlaklığı arttıkça, tüm Avrupa'nın gözleri bu göksel gösteriye çevrildi. İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve diğer yerlerde hatta Avrupa'nın Amerika ve Asya'daki genç kolonilerinde ve karakollarında bile gözlemciler kuyruklu yıldızın hareketlerini ve değişimlerini takip edip kaydettiler. Bazıları dikkatli ölçümler yaptı ve kuyruklu yıldızın büyüklüğü ve mesafesiyle gökyüzündeki yolunun kavisli mi yoksa düz mü olduğu konusunda hesaplamalar üzerinde tartıştı. Bazıları onu çıplak gözle, diğerleri ise o zamanlar yaklaşık 60 yaşında olan teleskop gibi aletlerle gözlemledi. Bazıları dünya üzerindeki etkilerini, hava durumunu, hava kalitesini, insan sağlığını ve insanların işlerini ve devletlerin kaderini tahmin etmeye çalıştı. Bazıları bunu yeni astronomik fikirleri test etmek için bir fırsat olarak, diğerleri ise iyi veya kötü bir ilahi alamet olarak gördü ve birçoğu da her ikisi olarak gördü. Matbaalardan broşürler akıp gitti, doğa olaylarına adanmış yeni süreli yayınlarda makaleler ve tartışmalar çıktı, insanlar bunu Prens saraylarında ve akademilerde, kahvehanelerde ve meyhanelerde tartıştılar, fikirler ve verilerle dolu mektuplar uzak gözlemciler arasında gidip gelerek siyasi ve mezhepsel sınırları aşan iletişim ağları ördü. Tüm Avrupa bu doğa gösterisini izledi ve onu anlamaya ve ondan ders çıkarmaya çalıştı. 1664 ila 65 kuyruklu yıldızı, 17. yüzyıl Avrupalılarının çevrelerindeki doğal dünyaya ne kadar yakından dikkat ettiklerine, onunla ve birbirleriyle nasıl etkileşim kurduklarına dair yalnızca bir örnek teşkil etmektedir. Sürekli gelişen teleskoplarla bakarak, hayal bile edilemeyen Jüpiter'in etrafındaki uyduları, Satürn'ün halkalarını ve sayısız yeni yıldızı gördüler. Yine yeni olan mikroskopla, bir arının iğnesinin ince detaylarını, köpek büyüklüğüne ulaşmış pireleri gördüler ve sirke, kan, su ve meni içinde hayal bile edilemeyen küçük hayvan sürüleri keşfettiler. Neşterlerle bitkilerin, hayvanların ve kendilerinin iç işleyişini ortaya çıkardılar, ateşle doğal maddeleri kimyasal bileşenlerine ayırdılar ve bilinen maddeleri yeni maddelerde birleştirdiler. Gemilerle yeni topraklara yelken açtılar ve yeni bitkiler, hayvanlar, mineraller ve halklar hakkında şaşırtıcı raporlar ve örnekler getirdiler. Dünyayı açıklamak ve organize etmek için yeni sistemler geliştirdiler ve eski sistemleri yeniden canlandırdılar, her birinin erdemlerini durmaksızın tartıştılar. Dünyada gizli olan nedenleri, anlamları ve mesajları, Tanrı'nın yaratıcı ve destekleyici elinin izlerini ve karşılaştıkları dünyaları hem yeni teknolojiyle hem de gizli kadim bilgiyle kontrol etmenin, geliştirmenin ve onlardan faydalanmanın yollarını aradılar. Kabaca 1500 ile 1700 yılları arasını kapsayan bilimsel devrim, bilim tarihinin en önemli ve en çok konuşulan dönemidir. 10 bilim tarihçisine bu dönemin doğası, süresi ve etkisi hakkında soru sorsanız, muhtemelen 15 farklı cevap alırsınız. Bazıları bilimsel devrimi, ortaçağ dünyasından keskin bir kopuş olarak görür hepimizin, en azından Avrupalıların, modern, hale geldiği bir dönem olarak değerlendirir. Bu görüşe göre, 16. ve 17. yüzyıllar gerçekten devrimciydi. Diğerleri ise bilimsel devrimi önemsiz bir olay, sadece geçmişe bakışın bir yanılsaması olarak görmeye çalışmıştır. Bununla birlikte, günümüzdeki daha ihtiyatlı akademisyenler, ortaçağ ile bilimsel devrim arasında birçok önemli sürekliliği kabul etmekle birlikte, 16. ve 17. yüzyılların ortaçağ mirasını önemli ve çarpıcı şekillerde yeniden işlediğini ve geliştirdiğini de inkar etmezler. Gerçekten de, günümüzde daha sık, erken modern dönem, olarak adlandırılan, bilimsel devrim, hem sürekliliğin hem de değişimin yaşandığı bir dönemdi. Bu dönemde, doğal dünya hakkında soru soran insanların sayısında önemli bir artış, bu sorulara yeni cevapların çoğalması ve cevaplara ulaşmanın yeni yollarının geliştirilmesi görüldü. Bu kitap, erken modern dönem düşünürlerinin çevrelerindeki dünyaları nasıl tasavvur ettiklerini ve onlarla nasıl etkileşim kurduklarını, bu dünyalarda neler bulduklarını ve tüm bunların onlar için ne anlama geldiğini anlatıyor. Modern bilimsel bilgi ve yöntemlerin temelini oluşturan birçok temeli nasıl attıklarını, Bizi hala rahatsız eden sorularla nasıl boğuştuklarını ve hatta görmeyi sıklıkla unuttuğumuz güzellik ve umut dolu zengin dünyalar nasıl yarattıklarını özetliyor. Bölüm 1. Yeni Dünyalar ve Eski Dünyalar Erken modern dönem başarıları, orta çağda kurulan entelektüel ve kurumsal temeller üzerine inşa edildi. Erken modern dönem insanlarının cevaplamaya çalıştığı birçok soru orta çağda ortaya atılmıştı ve bu soruları cevaplamak için kullanılan birçok yöntem orta çağ araştırmacılarının ürünüydü. Yine de erken modern dönem bilginleri orta çağ dönemini küçümsemeyi ve çalışmalarının tamamen yeni olduğunu iddia etmeyi severlerdi. Oysaki değişen zamanlara uyması için terk ettikleri veya yeniden düzenledikleri kadar Orta Çağ'dan da birçok şeyi koruyup ona dayanmışlardı. Orta Çağ ile erken modern dönem arasındaki entelektüel, teknolojik, sosyal veya politik değişiklikler Avrupa genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşmedi. Tıp, mühendislik, edebiyat, sanat, ekonomi ve sivil işler gibi alanlardaki belirgin modern gelişmeler, İngiltere gibi Avrupa'nın daha çevre bölgelerinde ortaya çıkmadan çok önce İtalya'da iyice yerleşmişti. Benzer şekilde, farklı bilimsel disiplinlerde gelişim dönemleri farklı zamanlarda ve hızlarda gerçekleşti. Yaklaşık 1500 ile 1700 yılları arasını nasıl adlandırırsanız adlandırın zengin bir iç içe geçmiş fikirler ve akımlar mozaiği, rekabet eden sistemler ve kavramların gürültülü bir pazarı, düşünce ve pratiğin her alanında yoğun bir deney laboratuvarıydı. Bu döneme ait metinler, yazarlarının kendi zamanlarına duydukları heyecanı kanıtlıyor. Tek bir etiket, tek bir kitap, tek bir bilim insanı, tek bir nesil, bu dönemi bütünüyle kavrayamaz. Bunu ve önemini anlamaya başlamak için, o zaman gerçekten ne olup bittiğine ve nedenine yakından bakmamız gerekiyor. Bilimsel devrimi anlamak için öncelikle Orta Çağ ve Rönesans'taki arka planını anlamak gerekir. Özellikle 15. yüzyıl, Avrupa toplumunda önemli değişikliklere ve Avrupa'nın ufuklarının hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak büyük ölçüde genişlemesine tanık oldu. 16. ve 17. yüzyıllarda yaşayan insanlar için dünyayı temelden yeniden şekillendiren dört önemli olay veya hareket vardı, hümanizmin yükselişi, hareketli tip baskının icadı, yeni dünyanın keşfi ve Hristiyanlığın reformları. Kesin olarak bilimsel gelişmeler olmasalar da, bu değişiklikler dönemin düşünürleri için dünyayı yeniden şekillendirdi. Rönesans ve Ortaçağ Kökenleri İtalyan Rönesansı, terimi genellikle Sandro Botticelli, Piero Della Francesca, Leonardo da Vinci, Fra Angelico ve daha birçok tanınmış ismin sanat ve mimari başyapıtlarını akla getirir. Ancak Rönesans, güzel sanatların gelişmesinden çok daha fazlasını gördü. Edebiyat, şiir, bilim, mühendislik, kamu işleri, teoloji, tıp ve diğer alanlarda gelişti. 15. yüzyıl İtalyan Rönesans'ının tarih ve modern kültür için parlaklığı ve önemi küçümsenemez. Bununla birlikte, Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü takip eden 5. yüzyıldaki klasik uygarlığın çöküşünden sonra Avrupa kültürünün ilk önemli gelişmesi olmadığını da hatırlamak gerekir. Daha önce en az iki, Rönesans, yeniden doğuş anlamına gelen bir kelime, yaşanmıştı. İlki, 8. yüzyılın sonlarındaki Charlemagne'in askeri seferlerinin ardından gelen ve 9. yüzyılın büyük bir bölümünde Orta Avrupa'ya daha fazla istikrar getiren Karolange Rönesansı'ydı. Charlemagne'in ahendeki Aix-la-Chapelle, sarayı bir öğrenim ve kültür merkezi haline geldi. Daha sonra üniversitelerin temellerini oluşturacak olan katedral okulları kökenlerini bu döneme dayandırır. Charles Mann'ın 800 yılında Papa III. Leo tarafından, Romalıların imparatoru olarak taçlandırılması, Karolenc reformlarının temel bir temasını özetler, antik romanın ihtişamına geri dönme girişimi, mimari, para birimi, kamu işleri ve hatta yazı stilleri, İmparatorluk Romalılarının işleri nasıl yaptığını veya en azından dokuzuncu. Yüzyıl insanlarının Romalıların işleri nasıl yaptığını hayal ettiği şekilde yeniden üretmek için tasarlandı. Ancak bu gelişme kısa ömürlü oldu. Latin Avrupa'nın ikinci, yeniden doğuşu, çok daha geniş kapsamlı ve kalıcıydı. Bu ivme, yoğunluğu azalmış olsa da, İtalyan Rönesansı'nın başlangıcına kadar devam etti. Bu ikinci, yeniden doğuş, bilim, teknoloji, teoloji, müzik, sanat, eğitim, mimari, hukuk ve edebiyatta büyük bir yaratıcılık patlaması olan, 12. yüzyıl Rönesansı'ydı. Bu gelişmenin tetikleyicileri hala tartışmaya açık. Bazı akademisyenler, 11. yüzyıldan itibaren Avrupa için daha sıcak ve elverişli bir iklimin, Çağ sıcak dönemi, olarak adlandırılır, yanı sıra, Avrupa nüfusunun nispeten kısa bir süre içinde ikiye hatta belki de üçe katlanmasına yetecek kadar yiyecek ve refah getiren tarımdaki gelişmelere işaret ediyor. Kent merkezlerinin yükselişi, daha istikrarlı sosyal ve siyasi sistemler, daha bol yiyecek ve dolayısıyla düşünce ve bilimsel çalışmalar için daha fazla zaman, bu Rönesans'ın başlatılmasına katkıda bulundu. Yeniden uyanan Avrupa'nın entelektüel iştahı, Müslüman dünyasında beslenecek zengin bir kaynak buldu. Hristiyan Avrupa, İspanya, Sicilya ve Levant'taki İslam sınırlarına karşı koymaya başladığında, Arap öğreniminin zenginliğiyle karşılaştı. Müslüman dünyası, eski Yunan bilgisine mirasçı olmuş, onu Arapçaya çevirmiş ve yeni keşifler ve fikirlerle defalarca zenginleştirmişti. Astronomi, fizik, tıp, optik, simya, matematik ve mühendislik alanlarında daral İslam, İslam'ın mekanı, Latin batının üzerinde yükseliyordu. Avrupalılar bu gerçeği kabul etmekte ve Arap öğrenimini edinmek ve özümsemek için çaba göstermekte hiç vakit kaybetmediler. Avrupalı bilginler 12. yüzyılda büyük bir çeviri hareketi başlattılar. Çoğu zaman keşiş olan düzinelerce çevirmen, özellikle İspanya'daki Arap kütüphanelerine giderek yüzlerce kitabın latince versiyonlarını hazırladı. Önemli olan, çevirmeyi seçtikleri metinlerin neredeyse tamamının bilim, matematik, tıp ve felsefe alanlarında olmasıydı. Latin Çağı, klasik dünyadan yalnızca Romalıların sahip olduğu metinleri miras almıştı, imparatorluğun sonuna doğru, Yunanca okuyabilen Romalı bilginlerin sayısı çok azdı ve bu nedenle Romalıların aktarabileceği neredeyse tek metinler, Yunanca bilginin latince açıklamaları, özetleri ve popülerleştirilmiş metinleriydi. Sanki haleflerimiz yalnızca modern bilimin gazete haberlerini ve popülerleştirilmiş metinlerini almış, neredeyse hiç bilimsel dergi veya metin edinmemişlerdi. Bu nedenle Latin ortaçağı bilginleri, Antik çağın büyük yazarlarının isimlerine saygı duyuyor ve fikirlerinin açıklamalarına sahip oluyorlardı. Ancak yazılarının neredeyse hiçbirine sahip değillerdi. 12. yüzyıl çevirmenleri her şeyi değiştirdi. Orijinal Arapça yazarların eserlerini ve eski Yunan eserlerinin Arapça çevirilerini tercüme ettiler. Böylece eski Yunan metinlerinin büyük çoğunluğu Avrupalılara Arapça bir biçimde ulaştı. Arapçadan Galen'in tıbbı, Öklid'in geometrisi, Batlamyus'un astronomisi ve bugün sahip olduğumuz Aristoteles'in neredeyse tüm külliyatı tüm bu alanlarda ve daha fazlasında Arap yazarların daha gelişmiş eserlerinden bahsetmiyorum bile. Yaklaşık 1200 yılında, bu bilgi patlaması, Ortaçağ'ın bilim ve ilim alanındaki belki de en kalıcı mirası olan üniversite müfredatına dönüştü. Aristoteles'in doğa felsefesi üzerine yazıları müfredatın çekirdeğini oluşturdu ve mantık eserleri, herhangi bir konuya uygulanabilen ve üniversite çalışmalarının temelini oluşturan, titiz ve biçimselleştirilmiş bir mantıksal araştırma ve tartışma metodolojisi olan skolastisizme yol açtı. Üniversitenin bilimsel çalışmalar için kurumsal bir yuva olarak önemi asla abartılamaz. Önde gelen bilim insanı Edward Grant'in yazdığı gibi, Ortaçağ Üniversitesi, Batı Avrupa'nın entelektüel yaşamını şekillendirmiştir. Üniversitedeki en yüksek derece teoloji olsa da, Çağ'ın ileri düzey Hristiyan teolojisinde rutin olarak kullanılan mantık, matematik ve doğa felsefesini öğrenmeden teolog olunamazdı. Nitekim, dönemin büyük doğa filozoflarının çoğu teoloji doktoruydu, Aziz Albertus, şimdi doğa bilimcilerinin koruyucu Azizi, Freiburglu Theodoricus, Nicole Oresme, Langenstein'li Henry. Bu kişilerin hepsi üniversitede eğitim görmüş, üniversitede ders vermiş ve üniversitede kendilerine bir yuva bulmuşlardır. 13. yüzyılın canlı kültürel yaşamı, 14. yüzyılın felaketleriyle sekteye uğradı. Yüzyılın başlarında muhtemelen ortaçağ sıcak döneminin sona ermesinin bir sonucu olarak tekrarlanan ürün kıtlıkları ve açlık, artık aşırı nüfuslu olan Avrupa'yı vurdu. Yüzyılın ortalarında, kara veba şaşırtıcı bir hızla Avrupa'yı kasıp kavurdu ve kurbanlarını enfeksiyondan sonraki bir hafta içinde öldürdü. Bugün, kara ölümün saltanatı kadar hızlı, durdurulamaz veya yıkıcı bir can kaybı veya toplumsal kargaşa deneyimimiz yok. 1347'den 1350'ye kadar 4 yıl içinde, Avrupa nüfusunun yaklaşık yarısını öldürdü. Bu sıkıntılı zamanlardan hemen önce, kendine özgü bir İtalyan Rönesansı'nın ilk işaretleri ortaya çıkmaya başlamıştı şair Dante, 1265 ila 1321, vebadan önce aktifti, genç yazarlar Bok 1313 ila 75, ve Petrarch, 1304 ila 74, ise vebayı yaşadılar. Hümaniyi Z.M. Veba salgınının zirve yaptığı yıllardan bir veya iki nesil sonra tam anlamıyla başlamış olan İtalyan Rönesansı, bilimsel devrim için ilk önemli zemini sağladı, hümanizmin yükselişi. Hümanizmi özlü ve kesin bir şekilde tanımlamak zordur. Bunun yerine hümanizmlerden bahsetmek daha doğru olur, bunlar birbiriyle ilişkili entelektüel, edebi, sosyopolitik, sanatsal ve bilimsel akımların bir koleksiyonudur. Hümanistlerin en yaygın inançlarından biri, yeni bir modernit ve yenilik çağında yaşadıkları ve bu yeni çağın antik çağın başarılarıyla ölçülmesi gerektiği inancıydı. Antik Yunan ve Romalıların incelenmesi ve taklit edilmesi yoluyla kısmen gerçekleştirilecek bir Renovatio artium et Literarum, sanat ve edebiyatın yenilenmesi, aradılar. Buna göre, hepimizin aşina olduğu ve hala kurtulmak için mücadele etmemiz gereken, Üçlü tarihsel dönemlendirmeyi geliştirenler, Florensalı Leonardo Bruni 1369-1444 ve Flavio Bayondo 1392-1463 gibi İtalyan Rönesansı Hümanist tarihçileriydi. Bu dönemlendirmeye göre, Yunan ve Roma'nın antik çağı ilk dönemi oluştururken, üçüncü dönem ise elbette Rönesans yazarlarının kendileriyle başlayan Modernit dönemidir. Hümanistlere göre, bu iki zirve noktası arasında, durgunluk ve durgunluğun yaşandığı bir, orta, dönem yer alır ve bu döneme, ortaçağ, denir. Gerçekten de, belki de Rönesans'ın en kalıcı icadı, ortaçağ kavramıdır. Öyle ki, 500 ile 1300 yılları arasındaki döneme, İtalyan hümanistlerinin ona duyduğu küçümsemeyle dolu olmayan bir isim veremiyoruz. Yakın geçmişte yaşanan kıtlık ve salgın yılları göz önüne alındığında, 1400 civarında İtalya'da refahın yeniden sağlanması şüphesiz bir, yeni çağın başlangıcı gibi görünmüş olmalı. Taklit, en içten iltifat biçimi olarak kabul edilir ve hümanistler, Roma tarzlarını taklit ederek antik çağa duydukları hayranlığı ifade etmişlerdir. Antik çağa dönüş girişimleri daha önce de yaşanmıştı, özellikle 600 yıl önce Karolenc Rönesansı'nda. Roma'nın ihtişamı, insan hafızasında gerçekten çok uzun bir gölge bırakmıştır. Hümanistlerin bu geçmiş dönem hakkında daha fazla bilgi edinme arzusu, uzun zamandır kayıp olan klasik metinleri arama çabasıyla kendini göstermiştir. Erken dönem hümanistlerinden Poggio Bracciolini 1380-1459, Reform Yanlısı Konstans Kilise Konseyi, 1414-18, sırasında, Apostolik sekreter olarak çalıştığı dönemdeki boş zamanlarından yararlanarak, yakındaki manastır kütüphanelerini yağmalayarak klasik edebiyatın kalıntılarını aramıştır. Quintilia'nın retorik üzerine yazdığı eserleri ve Cicero'nun daha önce bilinmeyen söylevlerini buldu, ancak bilim tarihi için daha da önemlisi, Lucretius'un atomculuğun eski kavramlarını sunan şeylerin doğası üzerine adlı eserini, Manilius'un astronomi üzerine yazdığı eserleri, Vitruvius'un mimari ve mühendislik üzerine yazdığı eserleri, Frontinus'un su kemerleri ve hidrolik üzerine yazdığı eserleri de buldu. Bu eserler yüzyıllar boyunca ortaçağ keşişleri tarafından kopyalanmış ve korunmuş, belki de sadece tek bir kopyası günümüze ulaşmış halde, nesiller boyunca manastır kütüphanelerinde yer almıştı. Hümanistlerin Roma öğrenimini yeniden keşfetmesi, Yunanca çalışmalarının da canlanmasıyla eş zamanlı oldu. Bin yıldır Latin Batı'da neredeyse hiç çalışılmamış olan klasik Yunancanın yeniden canlanmasının arka planı, 1400 civarında elçilik göreviyle İtalya'ya gelen Yunan diplomatlar ve din adamlarıydı. Görevleri, Türk tehdidine karşı yardım sağlamak ve 1054’ten beri ayrılık nedeniyle bölünmüş olan Doğu ve Batı kiliselerinin yeniden birleşmesini sağlamaktı. İlk gelenlerden biri olan Manuel Crisoloraz, yaklaşık 1355 ila 1415 diplomat olarak geldi ancak Yunanca öğretmeni olarak kaldı. Birçok önde gelen hümanist onun öğrencisiydi. Yunanca metinlere olan iştahları kabaran İtalyanlar, el yazmalarını aramak için Konstantinopolis'e gittiler. Garino'da da Verona, 1374 ila 1460 Strabon'un coğrafyası da dahil olmak üzere el yazmalarıyla dolu sandıklar getirdi ve daha sonra bunları tercüme etti. Söylendiğine göre, el yazmalarının bir sandığı nakliye sırasında kayboldu ve bu durum Garino'nun kederden saçlarının bir gecede beyazlamasına neden oldu. 1430'larda Floransa Konsili'ne katılan Yunan heyetinde iki önemli Yunan bilgini bulunuyordu. Bunlardan biri, daha sonra kardinal olan ve yaklaşık bin Yunan el yazmasından oluşan koleksiyonunu Venedik'e bağışlayan Basilios Besserian, 1403-72 ila idi. Diğeri ise, daha sonra antik Yunan çok tanrıcılığına dönüşü savunan, Plito olarak bilinen Georgios Gemistos, yaklaşık 1355-1453 adlı tuhaf bir karakterdi. Plito, Floransa'da Yunanca öğretti ve Platon'un ve Platoncuların eserlerini batının dikkatine sundu. Onun öğretileri, yönetici Dük 1. de Medici'nin Floransa'da bir Platon Akademisi kurmasına yol açtı. İlk lideri Marsilio Ficino, 1433 ila 99, Platon'un eserlerini ve daha sonraki dönem Platoncularının metinlerini tercüme etti, bunların çoğu Batı Avrupa okuyucuları tarafından bilinmiyordu. Böylece 15. yüzyılda, tıpkı 12. yüzyılda olduğu gibi, çoğu bilimsel ve teknolojik konular üzerine olmak üzere, çok sayıda eski metin yeniden keşfedildi. Ancak hümanistler, metinlere duydukları sevgiden ziyade, saf ve doğru metinlere duydukları sevgiyle öne çıktılar. Üniversitelerde kullanılan Aristoteles ve Galen metinlerini, barbarlıklar, Arapça ifadeler, eklemeler ve hatalarla dolu, yozlaşmış metinler olarak küçümsediler. Skolastisizmi kısır, barbarca ve zariflikten yoksun olarak reddettiler. Üniversiteleri, özellikle kuzeydekileri, İtalya'dakileri daha az olmak üzere, o durgun, orta çağın kalıntıları olarak gördüler ve akademisyenlerini, zarafetten yoksun, bozulmuş bir latince yazmakla eleştirdiler. Dolayısıyla hümanizmin önemli bir özelliği, üniversitelerin dışında yeni bilimsel topluluklar kurmasıydı. Günümüzde Hümanistlerin bir şekilde seküler, dinsiz veya hatta din karşıtı olduklarına dair yanlış bir algı vardır. Bazı Hümanistlerin kilise suistimallerini eleştirdiği ve skolastik teolojiyi küçümsediği doğrudur, ancak hiçbir şekilde Hristiyanlığı veya dini reddetmediler. Gerçekten de, birçoğu dil reformu isteklerine paralel olarak kilise reformlarını savundu antik çağa, Milattan sonra ilk birkaç yüzyılın kilisesine dönüş yoluyla. Birçok hümanist din adamıydı, kilise yönetiminde çalışıyordu veya kilise gelirleriyle destekleniyordu ve Katolik hiyerarşisi hümanizmi himaye ediyordu. Rönesans döneminin birçok papası özellikle 5. Nikolas, 4. Sixtus ve 2. Pius ateşli hümanistti, kardinalleri ve sarayları da öyleydi ve hümanistler burada teşvik ediliyordu. Modern hata, erken modern dönemde karşılığı olmayan, 20. yüzyılın bir icadı olan sözde seküler hümanizmle karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Rönesans hümanizminin bilim ve teknoloji tarihi üzerindeki etkisi hem olumlu hem de olumsuzdu. Olumlu yönüyle, hümanistler yüzlerce önemli yeni metni erişilebilir kıldılar ve metin eleştirisinde yeni bir seviyeyi teşvik ettiler. Özellikle Pisagor matematiğini benimsemesi sayesinde Plato'nun yeniden gündeme gelmesi, matematiğin statüsünü yükseltti ve üniversitelerde tercih edilen Aristotelesçiliğe bir alternatif sağladı. Antik çağlara ayak uydurma arzusu, İtalya genelinde mühendislik ve inşaat projelerine ilham verdi, antik mühendisler Archimed, Hero, Vitruvius ve Frontinus model alındı. Olumsuz yönüyle ise, antik çağa duyulan hayranlık, Roma'nın düşüşünden sonraki her şeyi barbarlık olarak reddederek aşırıya kaçabilirdi. Bu nedenle Avrupa, bilim, matematik ve mühendislik alanlarında şüphe yok ki antik dünyaya göre önemli ilerlemeler kaydeden Arap ve Orta Çağ başarılarına olan saygısını ve bilgisini kaybetmeye başladı. Matbaanın icadı. 1450 civarında hareketli tip baskının icadı, hümanistlerin metinlere olan ilgisine büyük katkı sağladı. Bu icat ya da en azından başarılı bir şekilde uygulanması, aslen Mainz'da bir kuyumcu olan Johann Gutenberg'e yaklaşık 1398 ila 1468 atfedilir. Hareketli tip baskının anahtarı, her biri tek bir kabartmalı harf taşıyan dökme metal harflerin yaratılmasıydı. Bu harfler, tam sayfa metin oluşturacak şekilde bir araya getirilebiliyor, yüzeyleri yağ bazlı bir mürekkeple kaplanıp kağıda bastırılarak bir sayfanın veya sayfa setinin tamamı tek seferde basılabiliyordu. Çok sayıda kopya basıldıktan sonra harf sayfası sökülüp harfler bir sonraki sayfa setine kolayca yeniden düzenlenebiliyordu. Daha önce kitaplar elle kopyalanmak zorundaydı, bu da yavaş üretime ve yüksek fiyata yol açıyordu. Geç orta çağda üniversitelerin büyümesi ve okur yazarlığın artması Arzı aşan bir kitap talebi yarattı ve kitapların daha hızlı üretilmesi için baskı oluşturarak geleneksel manastır ve üniversite yazı atölyelerinin dışında kitap yapım işletmelerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu artan üretim, hümanistlerin kınadığı daha fazla kopyalama hatasına yol açtı. Matba, daha hızlı ve daha güvenilir üretim sağladı, ancak kağıt yapımı, dizgi ve baskıda yer alan emek, kitapların pahalı kalmasına neden oldu. 1455'te basılan Gutenberg İncili, 30 florine mal olmuştu. Bu, vasıflı bir işçinin bir yıllık maaşından daha fazlaydı. Matbaaya geçiş hemen gerçekleşmedi. El yazmaları kitapların yanında varlığını sürdürdü, ancak kullanımları giderek özel, nadir veya ayrıcalıklı materyallerin sınırlı dolaşımıyla sınırlandırıldı. Basılı yazı tipleri el yazmasını taklit etti. Kuzey Avrupa'da bu, gotik el yazısı anlamına geliyordu. Ancak İtalya, özellikle Venedik, kısa sürede matbaa endüstrisinin merkezi haline geldi. Teobaldo Menüksi gibi, latinleştirilmiş hümanist adı Aldus Manutius, 1449 ila 1515 ile daha iyi bilinen İtalyan matbaacılar, İtalyan hümanistlerin geliştirdiği, Romalıların yazma biçimini taklit ettiğini düşündükleri, daha temiz, daha net harf şekillerini benimsedi ve böylece sadece eski yazı tiplerinin yerini almakla kalmayıp, bugün kullanılan çoğu yazı tipinin de temelini oluşturan yazı tipleri yarattı, bu nedenle zarif eğik yazı tipimiz hala, italik olarak bilinmektedir. Avrupa genelinde matbaa makineleri hızla yaygınlaştı. 1500 yılına gelindiğinde yaklaşık 1000 adet matbaa makinesi faaliyetteydi ve 30 ila 40 bin başlık basılmıştı, bu da yaklaşık 10 milyon kitaba denk geliyordu. Bu basılı materyal akışı 16. ve 17. yüzyıllar boyunca daha da arttı. Kitaplar giderek daha ucuz, çoğu zaman kalite kaybıyla birlikte ve daha az varlıklı alıcılar için daha kolay elde edilebilir hale geldi. Matbaa, ilanlar, haber bültenleri, broşürler, süreli yayınlar ve diğer birçok kağıt yayın aracılığıyla daha hızlı iletişim sağladı. Bu yayınların çoğu üretildikten kısa bir süre sonra yok olsa da, geçen haftanın gazetesi gibi, bu tür öğeler erken modern dönemde çok yaygındı. Böylece matba, daha önce hiç görülmemiş bir basılı kelime dünyası ve okur yazarlık dünyası yarattı. Baskının kolayca gözden kaçan bir özelliği, görüntüleri ve diyagramları çoğaltma yeteneğiydi. Çizimler, el yazması geleneği için bir sorun teşkil ediyordu çünkü çizimleri doğru bir şekilde oluşturma yeteneği, kopyacının çizim becerisine ve çoğu zaman metni anlama yeteneğine bağlıydı. Sonuç olarak, her kopya, anatomik çizimler, botanik ve zoolojik çizimler, haritalar, grafikler ve matematiksel veya teknolojik diyagramlar için bir bozulma anlamına geliyordu. Bazı kopyacılar zor grafikleri tamamen atlıyordu. Baskı, bir yazarın bir ana gravür veya tahta baskı üretimini denetleyebilmesini ve böylece kolayca ve güvenilir bir şekilde özdeş kopyalar üretebilmesini sağladı. Bu koşullar altında, yazarlar metinlerine görseller eklemeye daha istekli ve yetenekli oldular ve bu da ilk kez bilimsel illüstrasyonun gelişmesine olanak sağladı. Keşif yolculukları Bir resmin bin kelimeye bedel olduğu düşünüldüğünde, Avrupa'yı kısa süre içinde istila edecek olan garip yeni raporlar ve nesneler göz önüne alındığında, resimleme yeteneği özellikle önemliydi. Bu bilgiler, Avrupalıların doğrudan temas kurduğu yeni topraklardan geliyordu. İlk kaynak Asya ve Sahra 6 Afrika'ydı. Avrupalıların bu yerlerle teması, Portekizlilerin, Kara ve Akdeniz yollarını kontrol eden aracıları, çoğunlukla Venedikliler ve Araplar, ortadan kaldırmak için Hindistan ile ticaret için bir deniz yolu açma girişimleri sayesinde gerçekleşti. 15. Yüzyılın başlarında, denizci Henry, 1394 ila 1460 olarak bilinen Portekiz Prensi, Batı Afrika kıyılarına seferler göndermeye başladı ve Sahra Altı Afrika'daki tüccarlarla doğrudan temas kurdu. Portekizli denizciler daha da güneye doğru ilerlediler, Sonunda 1488'de Ümit burnunu dolaştılar ve bu, Vasco'da Gama'nın 1497 ila 98'deki Hindistan'a yaptığı başarılı ticaret seferiyle doruk noktasına ulaştı. Portekizliler, güzergah boyunca birçok ticaret karakolu kurdular, bunların çoğu 20. yüzyılın ortalarına kadar Portekiz'in mülkiyetinde kaldı ve sonunda düzenli seferlerini Çin'e kadar genişleterek baharat, değerli taşlar, altın ve porselen gibi lüks malları Avrupa'ya taşıdılar. Ayrıca uzak diyarların, garip yaratıkların ve bilinmeyen halkların hikayelerini de geri getirdiler. Avrupa ufuklarının bu genişlemesi Rönesans'ta aniden başlamadı. Orta çağ, Rönesans dönemi yolculuklarının temellerini attı. Nitekim, 15. yüzyıldaki doğuya doğru yolculuklar, 13. yüzyılda kurulmuş ancak 14. yüzyılda Asya'daki siyasi karışıklıklar nedeniyle kesilmiş olan temasları yeniden kurdu. Ortaçağ gezginleri, genellikle 13. yüzyılın iki yeni dini tarikatı olan Dominikenler ve Fransiskenlerin üyeleri, günümüzde ancak yeni yeni fark etmeye başladığımız ölçüde uzak dini ve elçilik görevlerine çıktılar. Asya'da peki ne kadar? Ayrıca İran ve Hindistan'da dini evler kurdular ve daha sonraki ticari yolculukları bilgilendiren ve ilham veren bilgileri Avrupa'ya geri gönderdiler. Bu orta çağ yolculukları, keşfedilecek çok daha büyük bir dünya içindeki Avrupa'nın yerinin daha geniş bir anlayışına yol açtı. Portekizliler Asya'ya doğru doğuya deniz yolları açarken, Kristof Kolomb tam ters yöne bakıyordu. Dünyanın çevresinin, antik çağda yapılan ve Avrupa'da hala yaygın olarak bilinen oldukça doğru tahminlerden yaklaşık üçte bir daha az olduğuna ikna olan Kolomb, batıya doğru yelken açarak Doğu Asya'ya daha hızlı ulaşabileceğini hayal etti. Bu yanlış izlenim kısmen ikinci yüzyıl coğrafyacısı ve astronomu Batlamyus'tan kaynaklanıyordu. Hümanistler yakın zamanda Batlamyus'un coğrafya adlı eserini keşfetmişlerdi, bu eser, Dünyanın büyüklüğü için anormal derecede küçük bir rakam içeriyor ve Asya'nın doğuya doğru uzanımını önemli ölçüde abartıyordu. Kolomb'un mali destekçileri haklı olarak şüpheciydi, batıya doğru rotanın daha uzun bir yol olduğunu ve taze erzak almak için ara yerler olmadan mürettebatın açlıktan öleceğini biliyorlardı. Kimse Kulambus'un, dünyanın kenarından denize düşeceğini, düşünmemişti. Çünkü dünyanın küresel olduğu fikri Clambus'tan 1500 yıldan fazla bir süre önce Avrupa'da tamamen kabul görmüştü. Clambus'tan önceki insanların dünyanın düz olduğunu düşündüğü fikri 19. yüzyıl icadıdır. Ortaçağ insanları bu fikre çok gülerdi. Bu nedenle, 1492'de Clambus'un gemileri karayiplerde karaya vurduğunda, yeni bir kıta keşfetmek yerine Asya'ya ulaştığını düşündü. Kolomb'un hatasını sonradan kabul edip etmediği bilinmese de, diğerleri bunu hızla kabul etti ve bu yeni dünyaya seyahat etmek için acele ettiler. Yeni kıtanın haberi, genç matbaanın da yardımıyla hızla yayıldı ve 1507'de bir Alman haritacı, yeni topraklara İtalyan kaşif Amerigo Vespucci'nin adını verdi, Amerika. Bu haritalar ve Vespucci'nin Güney Amerika hakkındaki anlatımları sayesinde isim kalıcı oldu. 1508'de İspanya Kralı II. Ferdinando, Vespucci için yeni dünyanın baş navigatörü pozisyonunu oluşturdu. Bu yeni pozisyon, 1503 yılında kurulan ve sadece İspanya'ya geri getirilen mallardan vergi toplamakla kalmayıp, aynı zamanda geri dönen yolculardan her türlü bilgiyi toplamak ve kataloglamak, Pilotları ve navigatörleri eğitmek ve her geri dönen gemi kaptanından elde edilen yeni bilgilerle ana haritaları sürekli olarak güncellemekle görevli merkezi bir büro olan Casa de ticaret evi, bünyesinde yer alıyordu. Sevilla'da edinilen bilgi ve pratik deneyim, İspanya'nın tarihte güneşin asla batmadığı ilk imparatorluğu kurmasına yardımcı oldu. İspanya ve Portekiz'in biriktirdiği topraklar ve zenginliklerden geri kalmak istemeyen diğer uluslarda, İber Yarımadası'ndan bir yüzyıl veya daha fazla geride kalsalar da, bu mücadeleye katıldılar. Böylece, yüzyıl boyunca, Avrupa'nın bitkiler, hayvanlar ve coğrafya hakkındaki bilgilerini dönüştüren yeni dünyadan gelen neredeyse tüm raporlar ve örnekler İspanya ve Portekiz aracılığıyla Avrupa'ya ulaştı. Yeni dünyadan Avrupa'ya akan veri selini hayal etmek zor. Yeni bitkiler, yeni hayvanlar, yeni mineraller, yeni ilaçlar ve yeni halklar, diller, fikirler, gözlemler ve olaylara dair raporlar, eski dünyanın bunları sindirme yeteneğini altüst etti. Bu gerçek bir bilgi bombardımanıydı ve doğal dünya hakkındaki fikirlerde revizyonlar ve bilgiyi organize etmenin yeni yöntemlerini gerektiriyordu. Bitkileri ve hayvanları sınıflandırmanın geleneksel sistemleri, yeni ve tuhaf yaratıkların keşfiyle alt üst oldu. Kaşiflerin ulaşabildiği hemen her yerde insan yerleşimine dair gözlemler, dünyanın beş iklim bölgesine ayrıldığı iki ılıman ve üçü aşırı sıcak veya soğuk nedeniyle yaşanmaz hale gelen eski düşünceyi çürüttü. Amerika ve Asya'nın muazzam ekonomik potansiyelinden yararlanmak, yeni bilimsel ve teknolojik beceriler gerektiriyordu. Coğrafi veriler ve deniz yollarının kaydedilmesi, yeni haritalama tekniklerinin geliştirilmesine yol açarken, Avrupa ile yeni topraklar arasında güvenli ve güvenilir bir şekilde ulaşım sağlamak, navigasyon, gemi yapımı ve silahlanmada iyileştirmeler gerektiriyordu. Hristiyanlığın reformları Dünya çapındaki yolculuklar Avrupalıları çeşitli dini bakış açılarıyla tanıştırırken, bu bakış açıları kendi ülkelerinde de çeşitleniyordu. 1517 yılı, Hristiyanlık içinde derin, çoğu zaman şiddetli ve devam eden bir kopuşun başlangıcını işaret eder. O yıl, Agustinusçu rahip ve teoloji profesörü Martin Luther, 1483-1546, ila Wittenberg Üniversite şehrinde ünlü 95 tezini ortaya koydu. Bu tezler veya önermeler, skolastik tartışmalar için konu başlıkları formatında yazılmış ve endülyans satışını içeren uygunsuz ve teolojik olarak savunulamaz çağdaş yerel uygulamalara odaklanmıştı. Ortaçağ'ın tartışmacı üniversite kültüründe pratik ve doktrinsel konular üzerine benzer tartışmalar yaygın olsa da, Ladr'ın protestosu, Akademik teolojik tartışmanın olağan sınırlarını aştı ve hızla Ladr'ın kontrolü dışında geniş tabanlı bir siyasi ve sosyal harekete dönüştü. Başlangıçta oldukça ılımlı olan Ladr'ın iddiaları, yerel uygulamaların nispeten küçük meselelerinden ciddi doktrinsel konulara doğru ilerleyerek giderek daha cesur ve çatışmacı bir hal aldı. Bu iddialar matbaa sayesinde hızla yayıldı. Yerel milliyetçilikle bağlantılarla derinleşti ve Roma'dan ayrılmayı siyasi çıkarlarına uygun gören Germen yöneticiler tarafından desteklendi. Böylece yerel bir protesto beklenmedik bir şekilde protestanlığa dönüştü. Protestanlık neredeyse anında çekişen mezheplere bölündü. Katolik luterci tartışmalara kısa süre sonra luterci kalvinist tartışmalar, ardından kalvinistler arası tartışmalar ve benzeri durumlar eklendi. Genellikle doktrinsel meselelerden ziyade siyasi ve hanedanlık manevralarıyla motive edilen sözde din savaşları, özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere'yi sonraki bir buçuk yüzyıl boyunca sarstı. Ladir'ın kendisi hümanist değildi, ancak Katoliklerin tercih ettiği alegorik okumalara karşı İncil'in kelime anlamıyla okunmasına verdiği önem gibi bazı düşünceleri, hümanistlerin metinlere verdiği önemle benzerlik gösterir. Ancak bu benzerlikler, klasik, pagan, edebiyat ve fikirlere duyduğu şüphe ve kişisel düşünceleriyle uyuşmayan kitapları, örneğin Yakub'un mektubu, İncil'den çıkarma isteğiyle gölgede kalır. Çok daha bilgili olan Philip Melanchthon, 1497 ila 1560, ise bambaşka bir hikayeydi. Melanchthon'un adı bile hümanizmine tanıklık eder. Orijinal barbar Almanca Schwartsert, kara toprak kelimesinden klasik Yunancaya çevrilmiştir. Bu, kendini klasikleştirmeyi öneren büyük amcası Joachim Reuchlin, Almanya'nın en önde gelen hümanistiydi. Luthercilerin üniversite skolastisizmini reddetmesinin ardından, bir hümanist olarak skolastisizmi de sevmeyen Melanchthon Alman üniversitelerinde özellikle Ladr'ın kendi Wittenberg Üniversitesi'nde Katoliklikten lüterciliğe geçiş sürecinde üniversite müfredatını ve pedagojisini yeniledi. Geliştirdiği yeni müfredat ona Preceptor Germania, Almanya öğretmeni unvanını kazandırdı. Yaklaşımı Aristoteles'i dışlamak değil, aksine gerçek bir hümanist tarzda Aristoteles'e yapılan ortaçağ eklemelerini ortadan kaldırmak ve Yunan filozofunun daha iyi baskılarını kullanmaktı. Yeni protestan üniversiteleri sıfırdan başlamak, yani yerleşik yöntemlerin yükünden kurtulmak gibi imrenilecek bir konumda buldular kendilerini ve böylece eski kurumlarda yer bulamamış yeni konuları ve yaklaşımları bünyelerine katabildiler. Katoliklik içinde de reform hareketleri sürüyordu. 15. yüzyılda kilise konseyleri bazı konuları ele aldı ancak çok başarılı olamadılar. Daha çarpıcı olanı ise yolsuzlukla mücadele etmek doktrinleri açıklığa kavuşturmak, uygulamaları standartlaştırmak ve disiplin denetimini merkezileştirmek amacıyla toplanan ekümenik bir konsey olan Trent Konseyi'ydi, 1545 ila 63. Vatikan 2'ye, 1962 ila 65 kadar en önemli çağ sonrası kilise konseyi olan Trent Konseyi, Katolik Reformu veya Karşı Reformu başlattı. Önlemleri arasında, birçok hümanistin savunduğu bir reform olan rahipler için daha iyi eğitim yer alıyordu, ancak aynı zamanda yayınlanmış eserler de dahil olmak üzere ortodoksluğun denetiminin artırılması da vardı. Trent Konseyi Reformları, yeni kurulan bir rahip topluluğu olan Cizvitler tarafından en hevesle benimsendi. Aziz İneşis Loyola tarafından kurulan ve 1540'ta papalığın onayını alan Cizvitler, Kendilerini özellikle eğitim ve bilime adadılar ve özellikle bilim, matematik ve teknolojiye önemli katkılarda bulundular. Cizvitlerin, Protestanların Katolikliğe dönüşü için vaaz vermelerinin yanı sıra, varlıklarının ilk yıllarında kurdukları yüzlerce okul ve kolejde daha geniş bir etki yaratmıştır. Cizvit pedagojisi, Aristotelesçi yöntemlerin önemini koruyan ancak bunu matematik 1700 yılına gelindiğinde Avrupa'daki tüm matematik profesörlüklerinin yarısından fazlası Cizvitler tarafından yürütülüyordu ve bilimlere yeni bir vurguyla birleştiren yenilikçi bir öğretim ve müfredat tarzına dayanıyordu. Cizvit okulları genellikle bilimsel devrimin yeni bilimsel fikirlerinden bazılarını ilk öğreten okullar olmuş ve bu fikirlerden sorumlu birçok düşünürü yetiştirmiştir. Cizvitler, yeni açılan ticaret yolları boyunca dünyanın dört bir yanına yayılarak Çin, Hindistan ve Amerika kıtalarında yüksek profilli bir varlık ve elbette okullar, kurmuş ve ilk küresel yazışma ağını oluşturmuştur. Bu ağ, biyolojik örneklerden astronomik gözlemlere, kültürel eserlerden yerli bilgi ve geleneklerine dair kapsamlı raporlara kadar her şeyi Roma'ya iletmiştir. Cizvitlerin bilim ve matematik çalışmalarındaki yaklaşımı, her şeyde Tanrı'yı bulmak mottolarını yansıtır. Cizvitler bu teşviki vurgulamış olsalar da, bu sadece onlara özgü değildi, neredeyse tüm bilimsel devrimin temelini oluşturuyordu. 1500'lerin yeni dünyası. 16. yüzyıl Avrupalıları yeni ve hızla değişen bir dünyada yaşıyorlardı. Günümüzün hızlı tempolu dünyasında olduğu gibi, birçok kişi bu durumu bir endişe kaynağı olarak görürken, diğerleri fırsatlar ve olanaklar dolu bir dünya olarak görüyordu. Avrupa'nın ufukları her anlamda genişlemişti. Avrupalılar kendi geçmişlerini yeniden keşfetmiş, daha geniş bir fiziksel ve insani dünya ile karşılaşmış ve eski fikirlerin yeni yaklaşımlarını ve taze yorumlarını yaratmışlardı. Gerçekten de dünyaları için en iyi imge hareketli ve zengin bir pazar yeri olurdu. Seslerin kakofonisi, çeşitli fikirleri, malları ve olanakları teşvik ediyordu. Kalabalıklar, çeşitli malları denemek, satın almak, reddetmek, örmek, eleştirmek veya sadece dokunmak için dirseklerini birbirine atıyordu. Neredeyse her şey alınıp satılıyordu. Bilimsel devrimi tamamen yeni bir şey olarak mı yoksa 14. yüzyılın kasvetli kesintisinden sonra geç orta çağın entelektüel hareketliliğinin yeniden canlanması olarak mı değerlendirirsek değerlendirelim, 16. ve 17. yüzyılların bilgili sakinlerinin zamanlarını değişim ve yenilik çağı olarak gördüklerine şüphe yok. Bunlar heyecan verici zamanlardı, gerçekten de yeni dünyaların zamanlarıydı. Bölüm 2. Bağlantılı Dünya Erken modern dönem düşünürleri dünyaya baktıklarında, kelimenin gerçek Yunanca anlamıyla, yani düzenli ve organize edilmiş bir bütün olarak bir kozmos gördüler fiziksel evrenin çeşitli bileşenlerinin birbirleriyle sıkıca iç içe geçtiğini ve insanlarla ve Tanrı ile yakından bağlantılı olduğunu gördüler. Dünyaları, karmaşık bir bağlantı ve karşılıklı bağımlılık ağıyla örülmüş, her köşesi amaç ve anlamla dolu bir dünyaydı. Bu nedenle, onlar için dünyayı incelemek, yalnızca içeriği hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmak ve kataloglamak değil, Aynı zamanda gizli tasarımını ve sessiz mesajlarını da açığa çıkarmak anlamına geliyordu. Bu bakış açısı, artan uzmanlaşmaları odaklarını dar çalışma konularına ve izole edilmiş nesnelere indirgeyen, yöntemleri sentezleme yerine parçalara ayırma yaklaşımlarını vurgulayan ve seçtikleri bakış açıları anlam ve amaç sorularını aktif olarak caydıran modern bilim insanlarının bakış açısıyla tezat oluşturmaktadır. Modern yaklaşımlar, fiziksel dünya hakkında muazzam miktarda bilgi ortaya çıkarmada başarılı olmuş, ancak aynı zamanda insanları evrenden yabancılaşmış ve yetim kalmış hissettirebilecek kopuk, parçalanmış bir dünyada üretmiştir. Erken modern dönem doğa filozoflarının neredeyse tamamı, dünyaya daha geniş ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaştılar ve motivasyonları, soruları ve uygulamaları bu bakış açısından kaynaklandı. Bu dünyayı araştırma yöntemlerini ve motivasyonlarını anlamak istiyorsak, onların dünya görüşünü anlamamız gerekiyor. Sıkıca bağlantılı ve amaçlı bir dünya kavramı birçok kaynaktan gelir, ancak her şeyden önce antik çağın iki vazgeçilmez devi Platon ve Aristoteles'ten ve Hristiyan teolojisinden kaynaklanır. Platonik kaynaklardan, özellikle de geç Platoncular veya Neoplatoncular olarak adlandırılan düşünürlerden Hristiyanlık çağının ilk yüzyıllarında helenleşmiş Mısır'da Platon'un fikirlerini aktif olarak geliştiren filozoflardan Sikeyla Naturay veya Doğa Merdiveni fikri gelir. Bu anlayışa göre, dünyadaki her şeyin sürekli bir hiyerarşit özel bir yeri vardır. En tepede, her şeyin varlığını ondan alan, tamamen aşkın, ebedi tanrı olan bir bulunur. 1. Her şeyi var eden yaratıcı gücü yayar. Bu güç kaynağından ne kadar uzaklaşırsa, yarattığı şeyler o kadar aşağı ve bire o kadar benzemez. En altta cansız, hareketsiz madde bulunur. Aradaki basamaklar yükselen sırayla bitkisel ve hayvansal yaşamla, ardından insanlarla ve daha sonra daim onlar ve küçük tanrılar gibi ruhani varlıklarla doludur. Bazı neoplatonistlerin amacı adeta merdiveni tırmanmak daha ruhani ve daha az maddi olmak, insan ruhunu en soylu yanımızı maddeye inişinden kaynaklanan körlükten kurtarmak ve bire doğru yolculukta ruhani varlıkların seviyelerinde yükselmekti. Bu geç antik dönem anlayışı, Hristiyan doktrinlerini hem etkiledi hem de onlardan etkilendi ve beşinci, yüzyıl Hristiyan Neoplatonisti sahte Dionysius Areopagid'in önerdiği gibi, pagan cinleri ve küçük tanrıları melekler sınıfıyla, biri de Hristiyan tanrısıyla değiştirerek Ortodoks Hristiyan inançlarına kolayca uyarlanabilirdi. Bu tür bir Hristiyanlaştırma sayesinde, temel aldığı eski Platonik metinler yüzyıllarca kaybolmuş olsa bile, Sikeyla Naturay fikri Latin Orta Çağı boyunca iyi bilinen bir fikir olarak kaldı. Bu Platonik metinler, Rönesans döneminde Hümanistler tarafından yeniden keşfedilen ve Marsilio Ficino tarafından çevrilen metinler arasındaydı. Ficino ayrıca, Musa ile çağdaş olduğu varsayılan eski bir Mısır bilgesi olan Hermes Trismegistusa, yani, üç kez büyük Hermes'e, atfedilen bir dizi metni de edinmiş, çevirmiş ve yayınlamıştır. Ficino'nun elde ettiği şey, yaklaşık M.Ö. 3. yüzyıldan M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan, çeşitli hermetik metinlerden, Hermes'e atfedilen yazılar, oluşan büyük bir kütlenin küçük bir seçkisiydi. Başlangıçta çok daha eski olduğuna inanılsa da, Ficino'nun hermetik metinleri muhtemelen milattan sonra 2. II. ve 3. yüzyıllara aittir. Önemi, insan varlığının gücünü, birbirine bağlı skala dünyasındaki yerini ve bu dünyada yükselme yeteneğini vurgulayan neoplatonik karakterinde yatmaktadır. Rönesans dönemindeki birçok okuyucu, her Hristiyanlığın öncüllerini bulduklarını düşündüler ve bu nedenle Hermes Trismegistus Pagan bir peygamber statüsünü kazandı, buna göre Siena katedralindeki peygamberler arasında tasvir edilmiş olarak bulunabilir. Sikeyla, her yaratığın bir yeri olduğu ve her yaratığın kendisinden hemen üstte ve altta olanlarla bağlantılı olduğu, böylece en alt seviyeden en üst seviyeye doğru, büyük varlık zinciri olarak adlandırılan şey boyunca, boşluksuz, kademeli ve sürekli bir yükselişin olduğu bir dünyayı öngörür. Plato'nun evrenin kökenini anlatan ve Latin orta Çağında bilinen tek eseri olan Taimius'la da yer alan ilgili bir kavram, makrokozmos ve mikrokozmostur. Bu iki Yunanca kelime sırasıyla, büyük düzenli dünya ve küçük düzenli dünya anlamına gelir. Makrokozmos, evrenin bedeni, yani yıldızlar ve gezegenlerden oluşan astronomik dünyadır, mikrokozmos ise insan bedenidir. Temel fikir, bu iki dünyanın benzer prensipler üzerine inşa edildiği ve bu nedenle birbirleriyle yakın bir ilişki içinde olduklarıdır. Hermetika'ya geç bir katkı olan, 8. yüzyılda yazılmış Arapça bir eser olan Zümrüt Tablet, bu görüşü erken modern Avrupa'da iyi bilinen özlü bir sloganla özetler, yukarıda ne varsa, aşağıda da o vardır. Platon için, insanın mikrokozmosunun gezegenlerin makrokozmosuyla bağlantısı pratik bir ahlaki anlama sahipti kendimizi düzenli ve rasyonel bir şekilde yönetmek için göklerin düzenli ve rasyonel işleyişine bakmalıyız. Erken modern Avrupalılar için, mikrokozmos makrokozmos bağlantısı her şeyden önce tıbbi bir anlama sahipti tıbbi astrolojinin temelini oluşturuyordu. Çeşitli gezegenlerin belirli insan organları üzerinde belirli etkileri vardır ve bu sayede vücut fonksiyonlarını etkileyebilirler. Birbirine bağlı ve amaçlı bir dünya görüşüne önemli katkıda bulunan ikinci bir unsur, Aristoteles'in bilgi edinme yöntemlerine dair fikirlerinden gelir. Aristoteles'e göre, bir şey hakkındaki doğru bilgi, nedensel bilgidir. Bu terim açıklama gerektirir. Aristoteles, bir şeyi bilmenin, onun dört, nedenini, veya varoluş nedenini belirlemeyi gerektirdiğini savundu. Bunlardan ilki, etkili neden, şeyi neyin veya kimin yarattığını açıklar. Maddi neden, şeyin neyden yapıldığını açıklar. Biçimsel neden, şeyi ne yapan fiziksel özelliklerin neler olduğunu, başka bir deyişle, niteliklerinin bir envanterini anlatır. Aristotelesçiler için en önemli neden ve modernlerin kavraması en zor olanı, nihai nedendir. Nihai neden, şeyin ne için olduğunu, yani varoluş amacının ne olduğunu söyler ve Aristoteles'e göre her şeyin bir amacı veya gayesi vardır. Bu, nedenler, Aşilin heykeli kullanılarak gösterilebilir. Heykelin etkili nedeni heykeltıraş, malzeme nedeni mermer, Biçimsel nedeni Aşil'in güzel bedeni ve nihai nedeni ise Aşil'in anısını kutlamaktır. Her bir nedenden birden fazla olabilir. Örneğin, heykelin nihai nedeni dekoratif olmak veya belki de bir çatı katı evinde askılık görevi görmek olabilir. Önemli nokta şu ki, Aristotelesçi bilgi biçimleri, özellikle de etkili ve nihai nedenlerle ilgili olanlar, nesneleri diğer nesnelerle olan ilişkileri bağlamında tanımlamaya yarıyordu. Bir şeyi bilmek, onu diğer şeylerle, özellikle de onu var eden ve ondan faydalanan şeylerle olan ilişkiler ağında konumlandırabilmek anlamına geliyordu. Avrupa'nın Hristiyan bağlamında, nihai neden, ilahi tasarım ve takdir fikriyle iyi bir uyum içindeydi. Doğadaki nihai nedenler, Tanrı'nın yaratılış planının bir parçasıydı ve birinci etkili neden tarafından yaratılan şeylerin içine yerleştirilmiş ve kodlanmıştı. Erken modern dönem yazarları, birbirine bağlı bir dünya anlayışlarını birçok farklı şekilde ifade ettiler. Kimya alanındaki çalışmalarıyla tanınan İngiliz doğa filozofu Robert Boyle 1627-91, kimya öğrencileri hala bir gazın hacminin üzerine uygulanan basınca ters orantılı olduğunu belirten Boyle yasasını öğrenmek zorundadır, dünyanın, iyi kurgulanmış bir roman, gibi olduğunu yazmıştır. Burada Boyle, kendi döneminin, ve çok sevdiği, devasa Fransız romanlarına gönderme yapmaktadır. Bu romanlar genellikle 2000 sayfadan fazla uzunluğa ulaşır ve karmaşık olay örgülerinin sürekli olarak şaşırtıcı şekillerde birleştiği ve ayrıldığı, kimin kime gizlice aşık olduğu ve kimin gerçekten kimin uzun zamandır kayıp kardeşi, çocuğu veya her neyse olduğu hakkında birçok ifşaat içeren, hafızayı zorlayan sayısız karakter içerir. Boyle için yaratıcı, nihai roman yazarıdır ve bilimsel araştırmacılar, onun yazdığı dünyadaki tüm ilişkileri ve kesişen olay örgülerini çözmeye çalışan okuyuculardır. Roma'da bir harikalar müzesi işleten ve doğa felsefesi üzerine cizvit yazışmalarının merkezi olan cizvit bilgin atağına Sius Kircher, 1601 ila 1680, Manyetizma üzerine ansiklopedik eserinin ön sayfasında, birbirine bağlı dünyayı zarif bir barok resimle tasvir etmiştir. Resimde, her biri bir bilgi dalının adını taşıyan bir dizi dairesel mühür gösterilmektedir, fizik, şiir, astronomi, tıp, müzik, optik, coğrafya ve benzeri, en üstte ise teoloji yer almaktadır. Mühürleri birbirine bağlayan tek bir zincir, tüm bilgi dallarının doğasında var olan birliği ifade etmektedir. Erken modern dönem insanları için, bilimleri, beşeri bilimleri ve teolojiyi birbirinden izole eden katı engeller yoktu, bunlar dünyayı keşfetmenin ve anlamanın iç içe geçmiş yollarını oluşturuyordu. Kiryer'in resminde, bu bilgi dalları, doğal dünyanın üç ana bölümünü temsil eden üç büyük mühüre zincirlenmiştir, yıldızsal dünya, aydan daha uzaktaki her şey, Ay-6 Dünya, Dünya ve Atmosferi, ve Mikrokozmos, İnsanlar. Dünyanın bu üç bölümü de birbirine zincirlenmiş olup, aralarında var olan kaçınılmaz karşılıklı bağımlılığı göstermektedir. Resmin merkezinde, üç dünyanın her biriyle eşit derecede doğrudan temas halinde, Mundus Archetypus yani her şeyi yaratan ve aynı zamanda evrendeki her şeyin modellerini veya arketiplerini içinde barındıran Tanrı'nın zihni yer almaktadır. Kircher, resmini latince şu motto ile tamamlıyor, her şey gizli düğümlerle birbirine bağlı olarak huzur içinde duruyor. Hem disiplinler arasında hem de evrenin çeşitli yönleri arasında var olan bu bağlantı duygusu, erken modern dönemde doğa dünyasını inceleyenlerin uyguladığı disiplin olan doğa felsefesini karakterize eder. Doğa felsefesi, bugün bilim olarak adlandırdığımız şeyle yakından ilişkilidir, ancak kapsamı ve amacı daha geniştir. Orta çağ veya bilimsel devrimin doğa filozofları, modern bilim insanlarının yaptığı gibi doğa dünyasını incelemiş, ancak bunu teoloji ve metafiziği de içeren daha geniş bir vizyon içinde yapmışlardır. Tanrı, insan ve doğa olmak üzere üç bileşen asla birbirinden izole edilmemiştir. Doğa felsefesi bakış açıları ancak 19. yüzyılda, ilk kez, bilim insanı, kelimesinin kullanıldığı çağ, daha uzmanlaşmış ve dar, bilimsel, bakış açılarına yerini bırakmıştır. Erken modern dönem doğa filozoflarının çalışmaları ve motivasyonları, doğa felsefesinin kendine özgü karakteri akılda tutulmadan doğru bir şekilde anlaşılamaz veya takdir edilemez. Onların soruları ve hedefleri, aynı doğal nesneler inceleniyor olsa bile, bizim sorularımız ve hedeflerimiz olmak zorunda değildi. Dolayısıyla, bilim tarihi, bilimsel ilkleri tarihsel bağlamlarından kopararak değil, ancak tarihsel karakterlerimizin gözleri ve zihinleriyle bakarak yazılabilir. Doğal, sihir, kozmik bakış açısı 16. ve 17. yüzyıllarda yaygın olarak paylaşıldı ve farklı düşünürler dünyadaki bağlantıların kendi çalışmaları için farklı derecelerde önem taşıdığını düşünseler bile, çeşitli uygulamaları ve projeleri destekledi. Bu dünya görüşüyle en yakından bağlantılı olan doğa felsefesinin yönü magia Bu latince terimi doğrudan İngilizceye, doğal sihir, olarak çevirmek yanıltıcıdır. Sihir, kelimesi doğal olarak modern okuyuculara şapkadan tavşan çıkaran kostümlü adamları, sivri şapkalı, yaşlı siyah cübbeli karakterleri kazanların başında mırıldanırken veya daha masum bir şekilde Harry Potter ve Hogwarts'ı düşündürür. Ancak erken modern dönemin Magia naturalisi çok farklı bir şeydi, bilim tarihinin önemli bir parçasını oluşturur. Magia, modernler için belki de en iyi şekilde, ustalık, olarak çevrilebilir. Magia uygulayıcısı olan Magus'un amacı, pratik amaçlar için manipüle etmek üzere dünyada yerleşik bağlantıları öğrenmek ve kontrol etmektir. Kirher'in ön sayfasına tekrar bakın. Sol üst köşede, Macia naturalis, aritmetik ve tıp arasında, bilgi dalları arasında listelenmiştir. Kircher bunu, gün boyunca gökyüzünde güneşi takip etmek için dönen bir ayçiçeği ile sembolize eder. Birçok bitki bu davranışı sergiler, buna heliotropizm denir. Çoğu bitki güneşe doğru dönmezken ayçiçeği neden her zaman güneşe doğru döner? Açıkça, güneş ile ayçiçeği arasında özel bir bağlantı olmalı. Ay çiçeğinin Güneş'i takip etme yeteneği, Magus'un tanımlamaya ve kontrol etmeye çalıştığı dünyadaki gizli bağlantıların ve güçlerin en önemli örneğini sağlamıştır. Ortaçağ Aristotelesçileri, bir şeyin özelliklerini iki gruba ayırmışlardır. Birincisi, duyu organlarına sahip herkesin algılayabileceği özellikler olan açık niteliklerdi. Sıcak, soğuk, ıslak ve kuru, başlıca niteliklerdi. Diğer nitelikler arasında pürüzsüz, pürüzlü, sarı, beyaz, acı, tuzlu, sesli, hoş kokulu ve benzeri şeyler yer alıyordu. Bunların hepsi duyuları harekete geçiren şeylerdi. Sonuçta Aristotelesçilik temelde dünya ile etkileşim kurmanın sağ bir yoluydu. Aristotelesçiler bir şeyin başka bir şey üzerindeki etkisini açıklamak için bu açık nitelikleri kullandılar. Örneğin Soğuk içecekler ateşi düşürür çünkü soğuk, sıcağı nötralize eder. Ancak bazı nesneler, açık niteliklerin açıklayamayacağı garip şekillerde etki ediyordu. Bu nesnelerin, duyularımızla algılayamadığımız gizli niteliklere, Qualitates Occulti, genellikle yanıltıcı bir şekilde, Okült nitelikler, olarak çevrilir, sahip olduğu düşünülüyordu. Bu nitelikler genellikle son derece özel şekillerde etki ederek, belirli şeylerle etki ettikleri nesneler arasında özel, görünmez bir bağlantı olduğunu düşündürüyordu. Ortaçağ doğa filozofları bu tür fenomenlerin listelerini derlediler. Klasik bir örnek mıknatıstır. Manyetik bir mineral olan mıknatıs taşının, lodston, özellikle demiri çekme gibi gizemli yeteneğini açıklayabilecek hiçbir şey hissedemiyoruz. Güneş ile ay çiçeği arasındaki görünür çekim, pusula iğnesinin kutup yıldızına doğru dönmesi, Afyon'un uyku verici etkisi, ayın gelgitler üzerindeki etkisi ve daha birçok şey içinde aynı durum geçerlidir. Macia Naturalis, şeylerin bu gizli özelliklerini ve etkilerini arama ve bunlardan yararlanma çabasıydı. Doğadaki bu bağlantıları, bu, gizli düğümleri, nasıl buluyorduk? Bir yol, dünyayı yakından gözlemlemekti. Herkes dikkatli gözlemin bilimsel araştırmanın çok önemli bir başlangıç noktası olduğu konusunda hemfikirdir, Macya Naturalis arayışı bu tür gözlemi teşvik etti. Eşit derecede önemli bir yöntem ise, doğayı daha önceki zamanlardan kalma çeşitli metinlerde kaydedilen, sıradan olandan tuhaf olana kadar uzanan anlatımlar ve gözlemlerden oluşan kayıtları incelemekti. Bu nedenle Magia'nın büyük bir kısmı, hümanist bir yaklaşımla metinlerin dikkatli bir şekilde okunmasına, daha önceki yazarların iddialarını derleyerek karmaşık ağlar oluşturulmasına dayanıyordu. Doğanın muazzam çeşitliliği göz önüne alındığında, hevesli bir magusun görevi akıl almaz derecede büyüktür her şeyin özelliklerini kataloglamaktan farksızdır. Bir kısa yol olabilir miydi? Bazı doğa filozofları, doğanın magusa yol göstermek için ipuçları içerdiğine, belki de yaratılışını anlamamızı ve ondan faydalanmamızı isteyen merhametli bir Tanrı tarafından oraya yerleştirilmiş ipuçları olduğuna inanıyordu. İmza doktrini, bazı doğal nesnelerin gizli niteliklerinin göstergeleriyle imzalandığını iddia eder. Genellikle bu, birbirine bağlı iki nesnenin bir şekilde benzer görünmesi veya bazı benzer özelliklere sahip olması anlamına gelir, örneğin, Ayçiçeği sadece Güneş'i takip etmekle kalmaz, Çiçeği de renk ve şekil olarak güneşe benzer. Bitkilerin çeşitli kısımları insan vücudunun çeşitli kısımlarına benzer, kabuğunun içinde duran bir ceviz, kafatasının içindeki beyne oldukça benzer. Bu, cevizlerin beyin için iyi bir ilaç olacağının bir işareti midir? Büyü uygulayıcısının emin olmak için bunları denemesi gerekir ancak gözlem ve işaretler fikri, doğal dünyayı araştırmak, açıklamak ve kullanmak için yararlı bir başlangıç noktası sağlamıştır. İşaretler doktrini, erken modern dönemde yaygın olan daha geniş bir analojik düşünme biçiminin yalnızca bir yönünü temsil eder. Modernler bu tür benzerlikleri yalnızca tesadüf veya kaza olarak ya da fiziksel olmaktan ziyade, şiirsel olarak görme eğilimindeyken, Birçok erken modern dönem insanı olaylara oldukça farklı bakıyordu dünyanın farklı bölümleri arasında analojik bağlantılar bekliyorlardı ve doğada bir analoji veya simetri keşfi, onlar için şeyler arasında gerçek bir bağlantı anlamına geliyordu. İnsan hayal gücünün ürünü olmaktan ziyade, doğal dünyadaki iki nesne arasındaki her analoji, yaratılış planında başka bir çizgi, evrene ilahi olarak yerleştirilmiş gizli bir bağlantının görünür bir işaretiydi. Bu nedenle, analojiden yola çıkan argümanlar, bugün onlara vermeye alışkın olduğumuzdan daha özel bir güç ve kanıtlayıcı etkiye sahipti. Bu bağlantının kesinliği, rastgele veya tesadüfi olmayan, aksine anlam ve amaçla dolu, insanlığın yararına ilahi bilgelik ve takdir tarafından çeşitli şekillerde yönlendirilen bir kozmosu olan sarsılmaz bir inanca dayanıyordu. Bu kesinlik ve beraberindeki analojik akıl yürütme kullanımı, yalnızca macia Naturalis ile ilgilenenlerin değil, dönemin neredeyse her ciddi düşünürünün ortak özelliğiydi. Erken modern dönem düşünürleri, Doğrudan gözlem, analoji, metinsel otoriteler ve imzalar kullanarak, bağlantılı olduğunu düşündükleri şeylerin büyük kümelerini derlediler. Örneğin, Güneş-Ayçiçeği bağlantısıyla başka neler ilişkilendirilebilir? Güneş, makrokozmostaki sıcaklık ve yaşam kaynağıdır, mikrokozmostaki karşılığı ise kalp olmalıdır. Kiryer'in ön sayfasına bir kez daha bakın mikrokozmosu temsil eden insan figüründe kalbin yerinde minik bir güneş var, güneş, Gök cisimlerinin en asilidir, parlak ve sarıdır ve bu nedenle mineral aleminde altına ve daha da ötesinde tüm sarı veya altın renkli şeylere benzerlik gösterir. Hayvanlar aleminde güneş, horozun ötmesine neden olur ve bu da ikisi arasında özel bir bağlantı olduğunu gösterir. Kahverengi rengi, kraliyet statüsü ve güneşe benzeyen başıyla, yelesi başını güneş ışınları gibi çerçeveler, aslanda güneş ile bağlantılı görünmektedir. Benzer şekilde, aslanın cesareti de kalple ilişkilidir. Güneş, ayçiçeği, kalp, altın, sarı, horoz ve aslanın ortak noktaları ve dolayısıyla gerçek ama gizli bağlantıları vardır. Doğal büyünün savunucuları için bu analojik bağlantılar, kullanıma sokulabilecek işlevsel bağlantılara dönüşür. En somut uygulama, kalp için bir ilaç yapmak için altın veya ayçiçeği kullanmayı içerir. Ancak göreceğimiz gibi, işler çok daha dramatik bir hal alabilir. Bu karşılıklı bağlantı ağlarında birbirine bağlı nesneleri aslında neyin birbirine bağladığı konusunda görüşler farklılık gösterse de, genellikle sempati yoluyla işlev gördükleri düşünülüyordu, bu da kelimenin tam anlamıyla birlikte acı çekmek veya birlikte etki almak anlamına gelir. Bir odanın iki tarafında iyi akort edilmiş iki lavta düşünün, Birinin telini çekin ve diğerinin karşılık gelen teli hemen titreşmeye ve kendi kendine vızıldamaya başlayacak, ilk lavtada çekilen notayı yankılayacaktır. Bugün hala bu olguya sempatik titreşim diyoruz. Erken modern dönem düşünürleri için bu olgu, birbirleriyle uyumlu olan şeyler arasında uzaktan etki eden görünmez bağlantıların işleyişini örnekliyordu. Bazıları, mekansal olarak ayrılmış nesneler arasında etkiyi iletmek için bir ortamın gerekli olduğunu savundu, Aristoteles, bir şeyin, etkileri taşıyacak bir aracı olmadan uzaktaki başka bir şeye etki edemeyeceğini savunmuştu. Örneğin, lavta telleri söz konusu olduğunda, aradaki havanın iki enstrüman arasında titreşimleri taşıdığını biliyoruz. Diğer sempatik eylemler için bu aracı, sözde spiritus mundi veya dünya ruhu olabilir, evrensel, her şeye nüfuz eden, cisimsiz veya yarı cisimsel bir madde olup, uzak nesneleri bile birbirleriyle sanal temas halinde tutabilir ve birinden diğerine etkiler iletebilir. Bu, ruh, bilinçli doğaüstü bir varlık değildi, aksine, mikrokozmik hayvan ruhlarının makrokozmik karşılığıdır, bedenimizdeki, Aklımız iki tonluk bir kamyonun bize doğru hızla geldiğini fark ettiğinde sinirler aracılığıyla ayaklarımıza, hareket et, komutunu ileten ince maddedir. Dünya ruhu aynı şekilde güneşten ay çiçeğine veya aydan deniz sularına, sinyaller, taşır. Bir kez daha, mikrokozmos ve makrokozmos birbirinin yansımasıdır, her ikisi de sinyal ileten ruhlar içerir. Bu arada, bu benzer doğanın, makrokozmosun kendisinin de bir tür ruha sahip olduğu anlamına gelmesi gerekir. Plato'nun time öne sürdüğü ve modernler için anlaşılması özellikle zor olan 1.1 sonraki bölüm bu noktaya geri dönecek. Mutfaktan çalışma odasına kadar pratik, ustalık, bağlantılı bir dünya bağlamında doğal büyü teorisi etkileyici, hatta zarif ve güzeldir, ancak macia Naturalis'in temel özelliği pratik uygulamadır. Erken modern dönem büyüsünün pratik kısımları sıradan olandan yüce olana kadar uzanır. Sıradan olanın genellikle teorik temellerle pek ilgisi yoktur. Giambattista Della Porta'nın 1535 ila 1615 Macia Naturalis adlı kitabı buna iyi bir örnektir. Della Porta, Napoli'de en eski Bilimsel Topluluğu Sırlar Akademisi kurması ve Galileo'nun da üyesi olduğu 17. yüzyılın başlarındaki Bilimsel Topluluk Akademia dei Linsi'nin üyesi olmasıyla ünlüdür. Della Porta'nın kitabının ilk bölümü, birbirine bağlı bir dünyanın ilkelerini özetleyerek, büyünün, doğanın tüm seyrinin incelenmesi ve doğa felsefesinin pratik kısmı olduğunu belirtir. Okuyucusuna, şeyleri araştırmada cömert olun, diye tavsiye eder, ve arayışta meşgul ve dikkatli olsa da, sabırlı da olmalıdır. Hiçbir zahmetten kaçınmamalıdır, çünkü doğanın sırları tembel ve miskin kişilere açıklanmaz. Della Porta'nın kitabının geri kalanında ortaya koyduğu doğanın pratik sırları arasında manyetizma ve optik hakkındaki gözlemler de yer alsa da, kitabın büyük bir kısmı yapay mücevher ve havai fişek yapımından, Hayvan ve bitki yetiştiriciliğine, parfüm yapımına, et kızartmaya ve meyve saklamaya dair ev işlerine dair ipuçlarına kadar her şey için tariflerden oluşan bir derlemedir ve bunların hiçbiri dünyanın teorik bir kavramına dayanmaz. Della Porta'nın kitabı bunun yerine, 16. ve 17. yüzyıllar boyunca giderek popülerleşen ve bazıları 19. yüzyıla kadar yeniden basılan, sırlar kitapları, geleneğine uymaktadır. Bu tür kitapların çoğu, evren hakkında büyük ve yüce fikirlerin bir açıklamasıyla başlar, ancak esas olarak ev yönetimi veya ev sanayileri için tariflerden oluşur ve dünyanın doğası hakkında çok az şey veya hiçbir şey içermez. Ölçeğin en yüce ucunda, dünyanın birbirine bağlılığını yaşam biçimlerinde ve ritüellerde pratik olarak ifade eden Marsilio Ficino, 1433 ila 99 yer almaktadır. Ficino sık sık melankolik mizacından şikayet ederdi, belki de günümüzde depresyon olarak adlandırdığımız şeyden muzdaripti. O dönemin yerleşik tıbbı, vücudun sağlığı sağlamak için dengede kalması gereken dört mizacından biri olan kara safranın fazlalığının depresyona neden olduğunu savunuyordu. Nitekim, kara safra için kullanılan Yunanca terim olan melaina chole, melankoli kelimesinin kökenidir. Aynı şekilde, hala sanguanik kolerik ve flagmatik olarak adlandırılan kişilikler, diğer üç vücut mizacından birinin, sırasıyla kan, sarı safra veya balgam, fazlalığından kaynaklanır. Ficino, bilimsel yaşam ile melankoli arasındaki bağlantıyı araştırdı ve entelektüel arkadaşlarına bu sorunu çözmelerine yardımcı olmak için yaşam tarzı değişiklikleri önerdi. Vücutta aşırı miktarda kara safra oluşumunu önlemek için bir diyet ve tıbbi takviyeler formüle etti ve, Gökyüzünden Yaşam Elde Etme Üzerine, adlı eserinde, bilginlerin bu mesleki tehlikesine karşı koymak için göksel etkilerden yararlanmayı önerdi. Hekimler, kara safranın soğuk ve kuru özelliklere sahip olduğunu düşünmüşlerdir. Satürn gezegeni de bu özelliklere sahiptir ve bu nedenle ikisi arasında bir bağ vardır. Dolayısıyla, kara safra ve satürn ile ilgili her şeyden kaçınılması gerektiği düşünülmüştür. Güneş'in, sıcak kuru, ve Jüpiter'in, sıcak ıslak, zıt özellikleri, kara safranın soğuk kuru özelliğini dengeler ve bu nedenle, analojik olarak Güneş ve Jüpiter ile ilgili her şey, bilimsel melankoliye karşı koymaya yardımcı olabilir. Bizim neşeli kelimemiz kelimenin tam anlamıyla Jüpiter ile ilgili anlamına gelir, bu da dilimizde bu mantığın ne kadar yerleşmiş ve kabul görmüş olduğunun bir göstergesidir. Dolayısıyla, güneş ile sempatik bağlardan yararlanmak için Floransalı hümanist sarı ve altın renkli kıyafetler giymeyi, odasını heliotropik çiçeklerle süslemeyi, bol güneş ışığı almayı, altın ve yakut takmayı, güneşle ilgili yiyecekler ve baharatlar, safran ve tarçın gibi yemeği, ahenkli ve görkemli müzikler dinlemeyi ve söylemeyi, mür ve tütsü yakmayı ve ölçülü şarap içmeyi önerdi. Ancak bazı okuyucular için Yunanca'dan çevirdiği eserlerini kullanan antik neopilasyonistler Plutinus ve Iamblius'un izinden giderek, gezegen güçlerini çekebilecek ve yakalayabilecek imgeler yapmayı önermesi biraz fazla ileri gitmiştir, bu, Katolik bir rahip için oldukça şüpheli bir şeydir. Aslında, Ficino'nun bu noktada doğal büyüden ruhani büyüye geçtiği söylenebilir, ancak bu yorumu kendisi de muhtemelen reddetmiştir. İlk ki doğadaki gizli sempatileri kullanırken, ikincisi ruhani varlıkların pagan Yunan felsefesinin daimonları ve tanrıları veya Hristiyan teolojisinin cinleri ve melekleri yardımını çağırıyordu. İlk büyü sakıncalı değildi, ikincisi ise makul bir şekilde teologların kınamasına yol açtı. Ficino'nun ortodoksluğu hakkında sorular soruldu, ancak görünüşe göre hiçbir işlem yapılmadı. Çünkü bu tür ritüeller tamamen fiziksel ve tıbbi olarak yorumlanabilir ve bu nedenle tamamen kabul edilebilirdi. Örneğin, bir asırdan fazla bir süre sonra, Dominikan rahibi Tom Maso Campanella ve Papa VIII. Urban, Ficino'nun reçetelerine benzeyen ışık, renk, koku ve seslerden oluşan bir ritüeli, Papanın ölümüne yol açacağı tahmin edilen bir güneş tutulması sırasında sağlıklı güneş etkilerinin geçici olarak kaybından kaynaklanabilecek olası olumsuz etkileri gidermek için kullandılar. Papa hayatta kaldı. Bu sihir amaçlanan işleyişinde doğal olsa da, bazı gözlemciler bu tür uygulamaları şüpheli buldu. Günümüzde, macia naturalis'in uygulamaları ve birbirine bağlı, sempati ve benzetmelerle dolu bir dünya fikri bazen irrasyonel veya batıl inanç olarak reddedilmektedir. Ancak bu sert yargı hatalıdır. Belli bir kendini beğenmişlikten ve tarihsel anlayıştan yoksunluktan kaynaklanmaktadır. Seleflerimizin yaptığı şey, Doğada çeşitli gizemli ve görünüşte benzer olayları gözlemlemek ve buradan daha evrensel bir ifadeye doğa yasasına ulaşmaktı, bu ifade, dünyadaki bağlantılar ve etkilerin iletimi hakkındaydı. Bu çıkarım, bizim sahip olmadığımız bir ilkeye yol açtı, yani, benzer veya analog nesnelerin birbirleri üzerinde sessizce etki uyguladığına. Bu varsayım yapıldıktan sonra, sistemin geri kalanı rasyonel olarak bunun üzerine kurulur. Dünyayı anlamaya çalışıyorlardı, olayları anlamlandırmaya ve doğanın güçlerinden yararlanmaya çalışıyorlardı. Gözlemlenen veya bildirilen örneklerden genel bir ilkeye tüme varımsal olarak, ardından da sonuçlarına ve uygulamalarına tüm dengelimsel olarak geçtiler. Daha yeni araştırmalardan edindiğimiz bilgiler ışığında, güneş ile ağaç çiçeği ay ile deniz veya mıknatıs ile demir arasındaki etkileşimin, gizli sempati düğümlerinden daha iyi açıklanabileceğini söylemeyi tercih edebiliriz. Ancak bu, onların yöntemlerinin veya sonuçlarının irrasyonel olduğunu veya onlardan kaynaklanan inanç ve uygulamaların, batıl inanç, olduğunu söylememize izin vermez. Eğer bu sıçramaya izin verilirse, Dünyanın anlaşılması sürecinde nihayetinde reddedilen her bilimsel teori şüphesiz bugün olguların doğru açıklamaları olduğuna inandığımız bazı şeyler de dahil olmak üzere o zamanın fikirleri, bakış açıları ve mevcut bilgiler göz önüne alındığında rasyonel olarak varılan hatalı kavramlar olmaktan ziyade, irrasyonel ve batıl inanç olarak değerlendirilmek zorunda kalacaktır. Bilimsel Araştırmaya Yönelik Dini Motivasyonlar Doğal büyü, birbirine bağlı bir dünya, makrokozmos ve mikrokozmos ve benzerlik gücü hakkındaki yaygın fikirlerin en güçlü ifadesidir. Aynı türden bağlantılar ve düşünce, doğal büyüyü hiç düşünmeyen doğa filozoflarının çalışmalarında da sıklıkla örtük olarak mevcuttu. Örneğin, dönemin her düşünürü, insanlar… Tanrı ve doğal dünya arasındaki yakın bağlantılardan ve dolayısıyla teolojik ve bilimsel gerçekler arasındaki karşılıklı bağlantılardan emindi. Bu özellik, bilim ve teoloji, din gibi karmaşık bir konuyu gündeme getiriyor. Erken modern doğa felsefesini anlamak için, birkaç yaygın modern varsayım ve ön yargıdan kurtulmak gerekir. Birincisi, Avrupa'daki hemen hemen herkes, kesinlikle bu kitapta bahsedilen her bilimsel düşünür, inançlı ve dindar bir Hristiyandı. Bilimsel çalışmanın, modern veya başka türlü, ateist veya kibarca, şüpheci olarak adlandırılan bir bakış açısı gerektirdiği fikri, bilimin kendisinin bir din olmasını isteyenler, genellikle kendilerini onun rahip hiyerarşisi olarak görenler, tarafından ortaya atılan 20. yüzyıl bir efsanesidir. İkinci olarak, erken modern dönem insanları için Hristiyanlığın doktrinleri görüş veya kişisel tercihler değildi. Doğal veya tarihsel gerçekler statüsündeydiler. Tıpkı günümüz bilim insanlarının yer çekiminin gerçekliğini, atomların varlığını veya bilimsel girişimin geçerliliğini sorgulamadan daha ince noktalar üzerinde tartışmaları gibi, Farklı mezhepler arasında teolojinin veya ritüel uygulamasının daha ileri noktaları üzerinde de elbette görüş ayrılıkları vardı. Teoloji asla, kişisel inanç, statüsüne indirgenmedi, tıpkı günümüz bilimi gibi, hem üzerinde uzlaşılmış gerçekler bütünü hem de varoluş hakkında sürekli bir gerçek arayışı oluşturuyordu. Sonuç olarak, teolojik ilkeler, erken modern dönem doğa filozoflarının çalıştığı veri kümesinin bir parçası olarak kabul edildi. Bu nedenle teolojik fikirler, bilimsel çalışma ve spekülasyonda dışsal, etkiler, olarak değil, doğa filozofunun incelediği dünyanın ciddi ve ayrılmaz parçaları olarak önemli bir rol oynadı. Günümüzde birçok insan, 19. yüzyılın sonlarında ortaya atılan ve, bilim insanları, ile, din adamları, arasında geçen destansı bir savaş efsanesine inanmaktadır. Her iki tarafın bazı üyelerinin bugün de eylemleriyle bu efsaneyi sürdürmesi talihsiz bir gerçek olsa da, bu, çatışma, modeli her modern bilim tarihçisi tarafından reddedilmiştir, tarihsel durumu yansıtmamaktadır. 16. ve 17. yüzyıllarda ve orta çağda, din adamlarının, baskısından kurtulmak için mücadele eden bir, bilim insanları, kampı yoktu, bu tür ayrı kamplar basitçe mevcut değildi. Baskı ve çatışmaya dair popüler öyküler en iyi ihtimalle aşırı basitleştirilmiş veya abartılmış, en kötü ihtimalle ise folklorik uydurmalardır. Galileo hakkındaki üçüncü bölüme bakınız, aksine, doğa araştırmacıları kendileri de dindar insanlardı ve birçok din adamı da kendileri doğa araştırmacısıydı. Teolojik ve bilimsel çalışma arasındaki bağlantı kısmen iki kitap fikrine dayanıyordu. Aziz Agustinus ve diğer erken dönem Hristiyan yazarları tarafından dile getirilen bu kavram, Tanrı'nın kendini insanlara iki farklı şekilde gösterdiğini belirtir, kutsal yazarları kutsal kitabı yazmaya ilham ederek ve dünyayı, yani doğa kitabını yaratarak. Çevremizdeki dünya, tıpkı İncil gibi, okunması amaçlanan ilahi bir mesajdır, algılayıcı-okuyucu, yaratılışı inceleyerek yaratıcı hakkında çok şey öğrenebilir. Ortodoks Hristiyanlıkta derinden yerleşmiş olan bu fikir, dünyanın incelenmesinin kendisinin dini bir eylem olabileceği anlamına gelir. Örneğin Robert Boyle, bilimsel araştırmalarını bir tür dini bağlılık ve bu nedenle özellikle pazar günleri yapılması uygun, olarak değerlendirmiş ve bu araştırmaların, doğa filozofunun Tanrı hakkındaki bilgisini ve farkındalığını, yaratılışını tefekkür yoluyla artırdığını düşünmüştür. Doğa filozofunu, görevi doğa kitabında yazılı mesajları açıklamak ve yorumlamak, tüm yaratılışın yaratıcısına yönelik sessiz örgüsünü bir araya getirmek ve seslendirmek olan bir, doğa rahibi, olarak tanımlamıştır. Özetle, erken modern dönem düşünürleri çeşitli şekillerde her şeyin, insanların, tanrının ve tüm bilgi dallarının, bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak birbirine bağlı olduğu, kozmik olarak birbirine bağlı bir dünya gördüler. Bazı açılardan, ekoloji ve çevre bilimlerinin son dönemdeki gelişimi, erken modern dönem doğa filozoflarının kendi dünyalarında tasavvur ettikleri görünmez karşılıklı bağımlılık ağlarının bazı çizgilerini yeniden kurmak olarak görülebilir. Ancak her ne olursa olsun, erken modern dönem düşünürleri, orta çağdaki ataları gibi, bağlantılar dünyasına ve gizem, hayret ve vaatlerle dolu, amaç ve anlam dolu bir dünyaya baktılar. Bölüm 3 Süperay Dünyası. Modern çağa kadar, gökyüzü kelimenin tam anlamıyla insanların günlük dünyasının yarısını oluşturuyordu. Gökyüzü ve hareketleri kaçınılmazdı. Modern bilimin bize göksel dünyanın işleyişi hakkında her zamankinden daha iyi açıklamalar sunması ironik ve trajik bir durumdur. Ancak modern teknoloji, çoğu insanın artık gece hareketlerini kendi gözleriyle görmesini, varlığını hissetmesini ve güzelliğine hayran kalmasını imkansız hale getirmiştir. Atalarımızın yaptığı gibi gece gökyüzünün etkisine tanık olmak için artık ışık ve endüstri kirliliğinden uzak, engellenmemiş bir görüşe ihtiyaç duyulmaktadır. Yazının icadından çok önce, eski uygarlıklar gökyüzünün hareketlerini biliyorlardı. Ancak bu hareketleri nasıl açıklayacaklarını bulmak, 18. yüzyıla kadar keskin zekaları meşgul etti. Gökyüzünün gizli yapılarının kademeli olarak ortaya çıkarılması, bilimsel devrimin önemli bir anlatısını temsil etmektedir. Dönemin en bilinen isimleri Kopernik, Kepler, Galileo, Newton bu öykünün başlıca oyuncularıdır. Nitekim, astronomideki gelişmeler uzun süre dönemin anlatısını oluşturdu ve, devrim unvanını almasının temellerinin büyük bir kısmını sağladı. 1500'lü yılların entelektüelleri için evren iki aleme ayrılmıştı, dünya ve aya kadar olan her şeyin bulunduğu ay altı dünyası ve ay ve ötesindeki her şeyin bulunduğu ay üstü dünyası. Bu ayrım, değişmeyen gökler ve sürekli değişen dünya arasındaki ikiliye dair yaygın gözleme dayanarak Aristoteles tarafından yapılmıştı. Ay-6 dünyasında, toprak, su, hava ve ateş olmak üzere dört element sürekli olarak birleşir, ayrışır ve yeniden birleşir, yeni şeyler ortaya çıkar ve eski şeyler kaybolur. Ay üstü dünyası ise tamamen farklı bir durumdu, değişmeyenlerin alemiydi. Aristoteles'ten yüzyıllar önce, gökbilimciler gezegenlerin ve yıldızların yörüngelerini mükemmel bir düzenlilikle takip ettiğini gözlemlemişlerdi. Bu değişimsizlik, Aristoteles'e ayüstü dünyasının tek bir homojen maddeden, beşinci bir elementten, daha sonraki yazarlar buna öz demişlerdir, oluştuğunu düşündürmüştü, bu element saf ve temel olduğu için ne değişebilir ne de ayrışabilirdi. Gözlemsel Arka Plan Yunanlılar, gök cisimlerinin hareketlerini fiziksel ve matematiksel olarak açıklama çabasına öncülük ettiler. Bu hareketler, günümüzdeki çoğu insanın fark ettiğinden daha karmaşık ve daha düzenlidir. Herkes, güneşin doğuş ve batışının günlük hareketine aşinadır. Her şey güneş, ay, gezegenler, yıldızlar günde bir kez doğar ve batar, gökyüzünde doğudan batıya doğru hareket eder. Diğer gök cisimlerinin hareketleri daha sabırlı bir gözlem gerektirir. Birbirlerine göre hareket etmedikleri için, Sabit yıldızlar olarak adlandırılan yıldızlar, gökyüzünde aynı konuma geri dönmek için yaklaşık 24 saat sürer. Bu, her yıldızın her gece biraz daha erken, yaklaşık 4 dakika doğduğu anlamına gelir. Bu nedenle, her gece aynı saatte gökyüzüne bakarsanız, takım yıldızların gece boyunca yavaşça hareket ettiğini, kuzey yarımkürdeyseniz küçük ayının, Ursa Minor, ucunda bulunan ve asla hareket etmeyen kutup yıldızı Polaris'in etrafında büyük yaylar çizdiğini göreceksiniz. Yıldızların aynı saatte gökyüzünde aynı yere geri dönmesi bir yıl sürer. Bu cisim, yıldızlarla bezeli büyük bir kabuk gibi görünüyor ve her 23 saat 56 dakikada bir dünyanın etrafında dönüyor. Güneş biraz daha yavaş hareket eder ve bir devir için tam 24 saat sürer, bu da her gün yıldızlara göre konumunun değiştiği, yıldızların arka planına göre yavaşça batıdan doğuya doğru hareket ettiği ve aynı yıldızlarla tekrar hizalanmasının bir yıl sürdüğü anlamına gelir. Ay da benzer bir hareket yapar, ancak çok daha belirgin bir şekilde. Her gece yaklaşık 50 dakika daha geç doğar. Bu nedenle ardışık gecelerde aynı saatte bakarsanız, her gece daha doğuda bulacaksınız. Deneyin. 29 gün sonra ay başladığı yere geri döner. Gezegenler de aynı şeyi yapar, ancak açıklama gerektiren garip bir bükülme ile. Çoğu zaman güneş ve ay gibi davranırlar, yıldızların arka planına karşı yavaşça batıdan doğuya doğru hareket ederler. Ancak aralıklarla yavaşlarlar, dururlar, dönerler ve ters yönde, şimdi doğudan batıya doğru hareket ederler. Buna retrograd hareket denir. Bir süre sonra tekrar dururlar, dönerler ve normal hareketlerine devam ederler. Antik Yunanlılar, sabit yıldız arka planına karşı hareket ediyormuş gibi görünen yedi gök cisminin tümüne gezegen anlamı, gezgin adını verdiler: Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Ancak gezegenler çok uzağa gitmezler; hareketleri gökyüzünde zodyak adı verilen dar bir bantla sınırlıdır. Zodyak her biri tek bir takım yıldız veya, burç, içeren 12 eşit uzunlukta bölüme ayrılmıştır, koç, boğa, ikizler ve benzeri. Böylece, gezegenler yıldızların arka planına karşı bireysel hareketlerini yaparken, zodyak boyunca bir takım yıldızdan ve bir burçtan diğerine hareket ediyormuş gibi görünürler. Bir kişinin, burcu, kişinin doğduğu gün güneşin, bulunduğu, zodyak burcudur. Ama astrolojiye birazdan daha detaylı değineceğiz. Tarihsel arka plan, Platon, gök cisimlerinin uyumlu matematiksel yasalara göre hareket ettiğine inanıyordu. Gizli bir dini topluluk olan Pisagorcuların fikirlerinden ilham almıştı, Pisagorcular, sayı, geometrik şekil, oran ve uyum gibi matematiksel kavramların hem evrenin hem de düzenli bir yaşamın temeli olduğunu öğretiyorlardı. Platon ve ondan ilham alanlar için, modern çağa kadar yaratıcı bir geometridir. Ancak gezegenlerin düzensiz hareketleri, düzenli bir matematiksel dünya fikriyle uyumsuz görünüyordu. Bu nedenle Platon, hareketlerinin yalnızca düzensiz göründüğünü ve gözlerimizden gizlenmiş ilahi bir düzenliliğin var olduğunu savundu. Daireyi en mükemmel ve düzenli şekil olarak kabul ettiği ve bir daire içindeki hareketin başlangıcı veya sonu olmadığını, dolayısıyla sonsuz olduğunu düşündüğü için, Öğrencilerine gezegenlerin görünen hareketlerini düzgün dairesel hareketlerin kombinasyonlarını kullanarak açıklamaları için meydan okudu. Bu meydan okuma, 2000 yıldan fazla bir süre boyunca astronomlara ilham verdi. Plato'nun öğrencisi Yudoxus, dünyanın merkezde olduğu, soğan katmanları gibi iç içe geçmiş kürelerden oluşan bir evren önerdi. Her küre düzgün bir şekilde dönüyordu. Ancak her gezegen, gözlemlenen harekete, yaklaşık olarak, eşit olan birkaç kürenin birleşik hareketini alıyordu. Yudoxus'un sistemi matematiksel bir modeldi. Gökyüzünün fiziksel olarak nasıl çalıştığı veya gerçekten orada küreler olup olmadığıyla ilgilenmiyordu. Amaç, gözlemleri matematiksel olarak açıklamaktı. Ancak Aristoteles, fiziksel bir model istiyordu. Yudoxus'un kürelerini, Gezegenleri kelimenin tam anlamıyla taşıyan gerçek, katı nesneler haline getirdi ve hareketin bir küreden diğerine nasıl aktarılabileceğini, göksel bir saat mekanizmasının dişlileri gibi açıkladı. Başarısı, uyumlu bir şekilde birlikte çalışan bir astronomi ve fizik inşa etmekti. Eşmerkezli küreler modelinin sorunu, gözlemleri doğru bir şekilde açıklayamamasıydı. Örneğin, gezegenlerin parlaklığı değişiyor. Sanki bazen daha yakın, bazen daha uzakta gibiler ve mevsimler eşit uzunlukta değil. Ayrıca, gezegenlerin dünya merkezli küreler tarafından taşınması da mümkün değil. Daha sonraki gökbilimciler bu sorunları ele aldılar ve bu çalışmalar Claudius Pytolemi'nin, yaklaşık M.Ö. 90-yaklaşık M.Ö. 168, sisteminde doruk noktasına ulaştı. Eşit olmayan mevsimler sorununu çözmek için pütolemi, eksantrik bir cisim kullandı, yani dünyayı merkezden uzaklaştırdı. Onun sisteminde, her kürenin kendi merkezi vardır ve bunların hiçbiri dünya ile çakışmaz. Gezegenlerin konumlarını daha iyi açıklamak ve parlaklıklarındaki değişim sorununu çözmek için batlamyus, episikleri kullandı. Her gezegen, dünyanın etrafındaki daha büyük bir küre, deferent, tarafından merkezlenen ve taşınan küçük bir dairesel yörüngede hareket eder. Epicycle ve Deferentin hareketleri birleşerek gezegene, gözlemlenen hareketleri son derece iyi açıklayan ve gezegenin bazen dünyaya daha yakın, dolayısıyla daha parlak olduğu döngüsel bir yol kazandırır. Batlamyus'un sistemi gezegenlerin konumları hakkında iyi tahminler veriyordu. Ancak fiziğe yatkın olanlardan çok matematiğe yatkın olanları tatmin ediyordu. Aristoteles'in fiziği, ağır cisimlerin evrenin merkezine doğru düştüğünü, bu nedenle küresel bir dünyanın o alanı kapladığını ve ağır cisimlerin düştüğünü savunuyordu. Ancak Batlamyus'un dünyası merkezden uzaktaydı, neden merkeze doğru hareket etmiyor? Ağır cisimler neden merkezden başka bir yere düşüyor? Matematiksel model ile fiziksel sistem arasındaki bu tutarsızlık, hem Aristoteles'in hem de Batlamyus'un eserleri Avrupa'da bilinmezken, Orta Çağ Arap yazarlarını rahatsız ediyordu. İBN El Haytın veya El Hazen, yaklaşık 965.040 bir uzlaşma benimsedi. Sistemi, fizikçileri memnun eden, dünya merkezli kürelerden oluşuyordu. Ancak bu küreler, dünya merkezli olmayan dairesel tünelleri içerecek kadar kalın ve sağlamdı, gezegenler bu tünellerden epistikleri ve deferentleri boyunca hareket ediyorlardı ve bu da gözlemleri açıklıyordu. Ortaçağ Avrupalı astronomlar bu fikirleri ve sorunları miras aldılar ve Arap meslektaşları gibi, gezegen konumlarını tahmin etmede en yüksek doğruluğu korumaya çalışarak veya daha nadir olarak fiziksel olarak tatmin edici bir sistem oluşturmaya çalışarak sistemi geliştirmeye ve güncellemeye devam ettiler. Erken Modern Astronomik Modeller Nikolas Kopernikus, 1473 ila 1543, hayatının büyük bölümünü Fravenburg'daki, bugünkü Frombork, Polonya, Katedral Kilisesi'nde Kanon, Kutsal Emirler'de idari bir görev, olarak geçirdi. Bolonya'da Kanon hukuku ve Padua'da tıp okudu ve 1503'te Ferrara'da hukuk doktorası aldı. Bolonya'dayken astronomi çalışmaya başladı ve yaklaşık 1514 yılında, Gezegen sisteminin merkezinde dünyanın değil, güneşin olduğu fikrinin taslağını yazdı. Güneş merkezli, heliosentrik sisteminde, dünya kendi ekseni etrafında günde bir kez döner ve bu da tüm evrenin dünya etrafında döndüğü tanıdık görünümünü oluşturur. Zodyak boyunca güneşin hareketi gibi görünen şey aslında dünyanın güneş etrafındaki hareketinden kaynaklanan bir yanılsama'dır. Mars, Jüpiter ve Satürn'ün gözlemlenen döngüsel hareketi ve geriye doğru hareketi kendi hareketlerinden değil, Dünya'nın Güneş etrafındaki yarışta bu gezegenlerden birini geçtiği her an bizim ve onların hareketlerinin birleşiminden kaynaklanır. Sadece Ay Dünya'nın etrafında döner. Kopernik'in çalışmaları el yazması olarak dolaşıma girdi ve bir astronom olarak ününü yeterince pekiştirdi. Öyle ki 1515'te bir kilise konsili Romalılardan beri kullanılan ve artık elden geçirilmesi gereken eski Julian takviminin nasıl reforme edeceğini düşünürken, Kopernik'in görüşünü sormak için ona yazdılar. Kopernik onlara, güneş yılının uzunluğunun önce daha doğru bir şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ancak Kopernik, sisteminin tam bir açıklamasını yayınlamak konusunda isteksizdi. 25 yıldan fazla bir süre boyunca onu geliştirmeye devam etti ve birkaç önde gelen din adamının ısrarı olmasaydı, asla yayınlanmayabilirdi. Örneğin, 1533'te Papa'nın kişisel sekreteri Joan Albrecht Bidmanstetter, Papa 7. Clement ve birkaç kardinalin beynisine sunulan Kopernik'in sistemi hakkında bir konferans verdi. Kepoa kardinali Nikolaus Skonberg, Koperniye şöyle yazdı. Dünyanın hareket ettiğini, Güneş'in dünyanın en alçak ve dolayısıyla en merkezi yerinde bulunduğunu öğrettiğinizi ve bu astronomi sisteminin tamamına dair açıklamalar hazırladığınızı öğrendim. Bu nedenle, keşfinizi bilim insanlarıyla paylaşmanızı şiddetle rica ediyorum. Ancak Kopernik itiraz etmeye devam etti, din adamı olarak görevleriyle meşgul oldu ve sisteminin yeniliği nedeniyle eleştirilmekten korktuğunu dile getirdi. 1538'de, Melanchton tarafından Wittenberg Üniversitesi'nden gönderilen George Joachim Reticus adlı genç bir astronomi profesörü, Kopernik ile çalışmak üzere geldi. Retikus, Kopernik'in fikirlerinin bir özetini derleyip yayınladı, tepkiler o kadar olumlu oldu ki, Kopernik sonunda tam el yazmasını yayınlamayı kabul etti ve basım sürecini yönetmesi için Retikusa verdi. Retikus işe koyuldu. Ancak daha sonra Leipzig'de bir işe girdi ve projeyi Andreas Osiander adlı bir lüterci papaza devretti. Osiander yayını tamamladı ve Göksel Kürelerin Devrimleri Üzerine adlı eser nihayet 1543'te yayımlandı. Bir kopyası Kopernik'in ölümünden hemen önce ona ulaştı. Kitabın yayınlanması, Kopernik'in korktuğu eleştiriyi tetiklemedi. Okundu, ancak çok az okuyucu ikna oldu. Yüzyılın geri kalanında muhtemelen bir düz ileden fazla ikna olmuş Kopernikçi kalmadı. Neden? Kopernik'in heliozentrik sistemi, jeosentrik sistemden daha iyi gözlemsel verilerle uyuşmuyordu ve fiziksel olarak da çok daha basit değildi. Aslında, Kopernik, sistemini gözlemlerle uyumlu hale getirmek için episikler ve merkezden uzak bir güneş kullanmak zorunda kaldı. Daha da önemlisi, hareket eden bir dünya, temel fizik, sağduyu ve muhtemelen kutsal kitap ile çelişiyordu. Dünya gibi ağır cisimler, doğal olarak evrenin merkezine, en alçak noktasına düşer bu, doğal yer, ilkesi, ağır cisimlerin neden düştüğünü açıklar. Peki, tüm dünya merkezden bu kadar uzakta nasıl asılı kalabilirdi? Sağduyu, hareket etmediğimizi gösteriyor. Günde bir kez dönmek için dünyanın çok hızlı dönmesi gerekirdi, ancak biz hareket hissi duymuyoruz ve ne uçan kuşlar ne de bulutlar, altlarında dönen bir dünya tarafından geride bırakılmıyor. Bazı ortaçağ düşünürleri, dönen bir dünya olasılığını tartışmışlardı. Nikol Oresme, yaklaşık 1325 ila 82, tüm hareketlerin göreceli olduğu ve bir referans noktası olmadan dünyanın kendi ekseni etrafında mı yoksa gökyüzünün kendi ekseni etrafında mı döndüğüne karar vermenin imkansız olduğu sonucuna vardı. Ancak, dünyanın sabit, gökyüzünün ise hareketli olması daha olası görünüyordu. Kutsal kitabı daha liderl bir şekilde okuyanlar, yorumlar büyük ölçüde farklılık gösterse de, Sabit bir dünya ve hareket eden bir güneşten bahseden pasajlar gösterebilirlerdi. Son olarak, eğer dünya güneş etrafında hareket ediyorsa, yıldızlar paralaks göstermelidir dünya yörüngesinin bir tarafından diğerine salınırken, yıldızların görünürdeki göreceli konumlarında küçük bir kayma. Ancak hiçbir paralaks tespit edilemedi, bu da ya dünyanın hareket etmediği ya da yıldızların akıl almaz derecede uzakta olduğu anlamına geliyordu. 13 yüzyılda yaşamış Novaralı Kameynus, Satürn’ün küresinin yaklaşık 73 milyon mil uzakta olduğunu tahmin etti en çok seyahat eden ortaçağ insanları için bile şaşırtıcı bir mesafe ve sabit yıldızlar hemen ötesinde yer alıyordu. Kopernik, Satürn’ün küresel yörüngesinin yaklaşık 40 milyon mil uzakta olduğunu tahmin etmişti, ancak yıldız paralaksının olmaması, daha sonraki hesaplamalara göre, yıldızların en az 150 milyar mil daha uzakta olması gerektiği anlamına geliyordu. Bu muazzam boşluk, Kopernik'in okuyucularına absürt görünüyordu. Aslında, en yakın yıldız, görünür paralaks eksikliğinden yapılan en mütevazı tahminden 170 kat daha uzaktadır. Yıldız paralaksı 1838 yılına kadar tespit edilmemiştir. Kopernik'i, gözlemsel kanıt olmasa bile, Güneş merkezciliğine ikna eden çeşitli faktörler vardı. Papa III. Poleitaf mektubunda Kopernik, eksantrikleri, epistikleri ve her gezegenin ayrı ayrı ele alınmasıyla Batlamyus sistemini bir, canavar, olarak nitelendirdi. Dünyanın, en iyi ve en sistematik sanatçı tarafından yaratıldığını, belirterek, uyumlu olması gerektiğini savundu. Bir Hümanist olarak Kopernik, Platon'un göksel hareketlerin düzenli doğasını gösterme konusundaki orijinal meydan okumasına geri dönmek için daha sonraki eklemeleri ortadan kaldırmayı hedefledi. Sisteminin yeniliği konusunda endişelenen Kopernik, Aristarkus, Samoslu Pisagor Cicero'nun bahsettiği Nicetas gibi eski örnekleri göstererek ve hatta bazı İncil pasajlarını güneş merkezciliği destekleyecek şekilde yeniden yorumlayarak yenilik görünümünü en aza indirmeye çalıştı. Ancak Kopernik'in sistemini doğru olduğuna inanmadan da takdir etmek mümkündü. Gezegenlerin konumlarını belirlemek için kullanılan tablolar güneş merkezli bir sistemde daha kolay hesaplanabiliyordu. Bu nedenle bazı astronomlar bunu, uygun bir kurgu, olarak benimseydi. Kopernik'in kendisi Güneş merkezli sistemi dünyanın gerçek bir açıklaması olarak sunmuştu, ancak Ozyender, Kopernik'in kitabına gizlice kendi, imzasız, ön sözünü ekleyerek onu baltaladı. Ozyender, gezegen hareketlerinin gerçek nedenlerinden tamamen habersiz olduğumuzu, ve şunları yazdı. Bu hipotezlerin doğru veya muhtemel olması gerekmez, tek bir şey yeterlidir, o da gözlemlerle örtüşen hesaplamalar vermeleridir. Hiç kimse astronomiden kesin bir şey beklememeli, çünkü astronomi böyle bir şey veremez, ayrıca, başka bir amaç için uydurulmuş bir şeyi doğruymuş gibi benimsememeli, aksi takdirde bu çalışmadan geldiğinden daha aptal bir şekilde ayrılabilir. Copernik daha önce felç geçirmemiş olsaydı, Osiander'in sözlerini görünce felç geçirebilirdi. Reticus çok öfkelendi ve kitabının kopyasındaki Osiander'in ön sözünü karaladı. Gerilim bir kez daha matematiksel modeller ve fiziksel sistemler arasında ortaya çıkıyor. Çoğu astronom öncelikle gezegenlerin ne zaman nerede olacağıyla ilgileniyordu. Güneş'in Dünya'nın etrafında mı yoksa Dünya'nın Güneş'in etrafında mı döndüğü önemli değildi ve birçoğu hangisinin doğru olduğunu kesin olarak söylemenin mümkün olup olmadığından şüphe duyuyordu. Bir astronomik teorinin gezegen konumlarını doğru bir şekilde elde etmek için tablolar ve hesaplamalar sağlaması yeterliydi. Çoğunluk için pratik sonuçlar teorinin önüne geçiyordu. Bu durumu anlamak için, Batlamyus zamanından önce astronomik çalışmaların arkasındaki en büyük itici gücün astroloji olduğunu, gezegen konumlarını dakikasına kadar, çoğu zaman geçmişte veya gelecekte uzun yıllar boyunca hesaplayabilmeyi gerektiren pratik bir girişim olduğunu fark etmeliyiz. Pratik astronomi veya astroloji. Astronomi, yıldızların yasaları, gök cisimlerinin konumlarını ölçtü ve hesapladı, Kozmolojik sistemler varsaydı, astroloji, yıldızların incelenmesi, jeoloji, biyoloji ve benzeri ile karşılaştırıldığında, gök cisimlerinin dünya üzerindeki etkilerini açıklamaya ve tahmin etmeye çalıştı. Genel olarak, bu iki çaba birincisi teorik, ikincisi pratik aynı kişiler tarafından sürdürüldü. Birçok erken modern dönem astronomu geçimini öncelikle astroloji yaparak sağlıyordu. Antik, ortaçağ veya erken modern dönem astrolojisini, gazete burç yorumlarının, anlamsızlığıyla karıştırmayın. Astroloji, gök cisimlerinin dünyaya belirli etkiler yaydığı fikrine dayanan ciddi ve sofistike bir uygulamaydı birbirine bağlı bir dünya anlayışının önemli bir parçası. Orta Çağ ve Erken Modern Dönem Astrolojisinin çoğu, büyülü, doğaüstü veya irrasyonel değildir, dünyanın nasıl bir araya geldiğinin bir parçası olan doğal mekanizmalara bağlıdır. Gezegenlerden bize ışık ulaşıyor. Öyleyse neden bu ışığa ek bir etki eşlik etmesin, tıpkı bir ateşin ışığının uzaktaki nesneleri ısıtması gibi? Dünya üzerindeki göksel etkileri gözlemlemek kolaydır, Ay'ın gelgitlerle bağlantısı veya Güneş'in zodyaktaki konumunun mevsimsel hava durumuyla ilişkisi. İnsan vücudu üzerindeki etkiler de açıktır, örneğin Ay döngüsünün adet döngüsüyle eş zamanlılığı. Göksel etkilerin gerçekliği sorgulanamayacak kadar açık görünüyordu, astroloji ile ilgili birçok tartışma, daha çok bu etkilerin kapsamı ve etkilerinin nasıl doğru bir şekilde tahmin edileceği ile ilgiliydi. Sürekli olarak birbirlerine göre konumlarını değiştiren, açılar, ve kendileri de sürekli olarak 12, evden, ufka göre konumlar, geçen 12 zodyak Burcu'ndan sürekli olarak geçen 7 gezegenin çaprazlama etkileri sistemi, inanılmaz derecede karmaşık bir sistem oluşturuyordu. Belirtilerin ve karşı belirtilerin, bilinenlerin ve bilinmeyenlerin karmaşıklığı, küresel iklim değişikliğindeki faktörleri belirleme veya gelecekteki ekonomik eğilimleri tahmin etme gibi modern görevlerle karşılaştırılabilir. İkinci girişime kıyasla, erken modern dönem astrologlarının başarı oranı muhtemelen daha yüksekti. Astroloji, birbiriyle örtüşen çeşitli dalları içeriyordu. Meteorolojik astroloji, gelecek yılın hava durumunu tahmin etmeyi amaçlıyordu. Birçok uygulayıcı çoğu zaman astroloji için gerekli hesaplamalara bir kanıt olarak sadece, matematikçi, olarak adlandırılırlardı takvimler, ay döngüleri, tutulma tarihleri, hava tahminleri, bugünkü çiftçiler almanağı gibi, ve önemli olayların veya eğilimlerin öngörülerini içeren almanaklar üreterek geçimlerini sağlıyorlardı. Matba, bu yayınları ucuz ve yaygın olarak dağıtılabilir hale getirdi. Hekimler, tedaviler için kritik zamanları ve hastalıkların seyrini ve olası nedenlerini önermek için tıbbi astrolojiyi kullandılar. Doğum astrolojisi, bir kişinin doğumunun tam zamanında ve yerindeki gezegen konumlarını kullanarak, yeni doğana hangi etkileri, iz bıraktığını belirlemeyi amaçlıyordu. Gezegen etkilerinin belirli kombinasyonu, Hümoral sistemde benzersiz bir, konsept, veya doğuştan gelen bir yapı oluşturarak, belirli eğilimlere ve özelliklere yol açıyordu. Bu eğilimler, belirli hastalıklara yatkınlık, öfke, tembellik, melankoli ve benzeri, daha sonraki gezegen hizalanmalarıyla geçici olarak güçlendirilebilirdi. Bu tür astrolojinin amacı, bir kişinin doğal yapısı hakkında bilgi edinmek, Belirli güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmak ve potansiyel olarak tehlikeli veya faydalı zamanlar hakkında önceden bilgi vermekti. Daha güçlü biçimlerde, bu uygulama, kabul edilemez derecede deterministik olarak eleştirilen, yani astrolojik etkilerin eylemlerimizi ve kaderimizi yönlendirdiği yönündeki yargısal astrolojiye dönüştü. Teologlar bu tür düşünceleri insan özgür iradesinin ihlali olarak kınadılar. Erken modern dönemdeki bilimsel fikir birliği, yıldızlar bizi yönlendirir ama zorlamaz ve sapiens dominatur astris, bilge insan yıldızlara hükmeder, şeklindeydi. Özetle, insanlar her zaman eylemlerini seçebilirler, ancak iradenin tamamen özgürce kullanılması dış etkenlere tabi olabilir, örneğin, Mars'ın belirli bir konumundan kaynaklanan humoral dengesizlik nedeniyle geçici öfkeye bağlı olarak akıl yürütme kapasitesinin azalması gibi. Aslında, insan davranışını açıklamaya yönelik karşılıklı girişimlerinde erken modern astroloji ile günümüzdeki doğamı, yetiştirme mi tartışmaları arasında bir paralellik kurulabilir. İronik bir şekilde, dikkat çekici fark, modernlerin özgür iradenin önceliğini unutmuş gibi görünmeleridir. Bazı adli astroloji, önemli girişimler için uygun tarihleri belirlemeye çalışmıştır. Matematikçi ve büyücü John Dee, 1527-1608-1. ila Elizabeth için en uygun taç giyme gününü seçmek için astrolojiyi kullanmıştır. İlk bilimsel topluluklardan biri olan Lindsay'nin kuruluşu ve Roma'daki yeni Aziz Petrus Bazilikası'nın temel taşının yerleştirilme tarihi içinde bir burç yorumu yapılmıştır. Bazı astrolojik tarihler, olumlu bir, etkiden, yararlanmak için değil, bir olaya anlam katmak için seçilmiştir, örneğin, Amerikalı bilim insanlarının Mars'a bir sondanın iniş tarihini ABD bağımsızlık günü ile aynı zamana denk gelecek şekilde seçmeleri gibi. Adli astrolojinin diğer biçimleri, savaşlar ve ölümler gibi gelecekteki olayları tahmin etmeye çalışmış ve böylece erken modern astrolojinin işleyiş biçimi olarak kabul edilen doğal nedensellikten uzaklaşmıştır. Bu sorunun üstesinden gelmenin bir yolu, belirli göksel olayları, özellikle de kuyruklu yıldızları, neden olarak değil, alamet olarak, ilahi olarak gönderilmiş gelecek şeylerin işaretleri olarak değerlendirmektir. Göksel işaretlere olan ilgi, özellikle Kuzey Avrupa'da, yani Protestan Avrupa'da daha belirgindi, bunda kısmen Philip Melanchthon'un Sacrobosco'nun Küre adlı temel astronomi ders kitabının Protestan baskıları için yazdığı ön sözünde etkisi vardı. Melanchthon bu ön sözde, Tanrı'nın gökyüzündeki işaretlerini okumak için astrolojinin önemini vurgulamıştı. Özetle, çeşitli astroloji türleri daha iyi bir yaşam için yararlı bir bilgi kaynağıydı, erken modern düşüncedeki yaygınlığı, ay ötesi dünyanın insanların günlük dünyasının gerçekten yarısını oluşturduğunu vurgulamaktadır. Göksel Değişimler ve ilahi Uyumlar Göksel bir alametle ilgili astrolojik endişeler, Danimarkalı astronom ve soylu T.Y.C.H. Oberhe'nin, 1546 ila 1601 ortaya çıkışına yol açtı. Kasım 1572'de, Cassiopeia takım yıldızında olmaması gereken parlak bir cisim gördü. T.Y.C.H. o şaşkına döndü bu cisim ne olabilirdi ve ne anlama geliyordu? 1573 Astrolojik almanakında. TYCH o cismi açıklamaya çalıştı ve bunun gelecek olan çalkantılı değişikliklerin ilahi bir alameti olduğu sonucuna vardı. TYCH o bu parlak ışık noktasını izledi, ancak bir kuyruklu yıldız gibi hareket etmiyordu. O ve Avrupa'daki diğerleri, uzaklığını belirlemek için günlük paralaksını ölçmeye çalıştılar, ancak hiçbir şey bulamadılar. Bu da aydan çok daha uzakta olduğu anlamına geliyordu süper ay dünyasında, değişimden arınmış olduğu düşünülen alemde, oysa bu yeni bir yıldızdı. Taykon'un gördüğü şey bir süpernova'ydı, bu felaket patlamasının genişleyen kalıntıları 1952'de bulundu. Nova terimi, Taykon'un bu nesne için kullandığı latince kelimeden gelir, Stella Nova, yani, yeni yıldız. Kısa bir süre sonra, 1577'de parlak bir kuyruklu yıldız belirdi. Aristoteles, kuyruklu yıldızların, meteorlar gibi, üst atmosferdeki yanıcı buharların tutuşması sonucu oluşan ay altı olayları olduğunu öğretmişti. Düzensiz, değişen nesneler olarak, değişmeyen ayüstü dünyasında yerleri olamazdı. Astroloji açısından T.Y.C.H.O. 1577 kuyruklu yıldızının yeni yıldızın verdiği uyarıyı sürdürdüğü sonucuna vardı, ancak bu sefer bir günlük paralaks tespit etti. Başkaları tarafından da doğrulanan ölçümü, kuyruklu yıldızın ayın çok ötesinde, Venüs küresinde olduğunu gösterdi. T.Y.C.H.O. 1585'te başka bir parlak kuyruklu yıldız belirdiğinde de aynı şeyi gözlemledi. Bu kuyruklu yıldızlar, değişmez, gökyüzündeki değişimin daha fazla kanıtını sağladı ve konumları, gezegen kürelerinden geçtiklerini, yani gezegenleri hareket ettiren katı kürelerin olmadığını gösteriyordu. Peki o zaman gezegenleri düzenli yörüngelerinde tutan neydi? Gezegenlerin katı kürelerden bu şaşırtıcı şekilde kurtulması, gök cisimlerinin yörüngelerinin birbirini kesebileceği anlamına geliyordu, bu da Tayko'nun, Gözlemlerini Batlamyus ve Kopernik'in en iyi yönleriyle birleştirip, her ikisinin de sakıncalı kısımlarından kaçınan yeni bir gök sistemi geliştirmesine olanak sağladı. Tycho'nun Jeoheliosentrix sisteminde, sağduyu ve Kutsal Kitap'ın dikte ettiği gibi, Dünya merkezde sabit kalırken, onun etrafında yörüngede dönüyordu. Ancak gezegenlerin hepsi Güneş'in etrafında dönüyor, Güneş de gezegenleriyle birlikte Dünya'nın etrafında hareket ediyordu. TYCHO, Danimarka Boğazı'ndaki Vın Adası'nda inşa ettiği Uraniborg Kalesi gözlem evinde gökyüzünün şimdiye kadar yapılmış en doğru ölçümlerini yapmaya devam ederken, Kopernikçi görüşe sahip Joen Kepler, 1571 ila de kağıt üzerinde kendi şaşırtıcı keşiflerini yapıyordu. 1590'larda, Graz'daki bir lisede öğretmenlik yaparken Kepler, Modern bilim insanlarının sormayı bile düşünmeyeceği bir soru üzerinde kafa yoruyordu. Kopernik'in sisteminde, artık dünyanın etrafında yedi değil, güneşin etrafında sadece altı gezegen dönüyordu. Yedi gezegen, haftanın yedi günü, bilinen yedi metal, müzik skalasının yedi tonu ve dünyadaki diğer tüm önemli yedilerle güzel bir şekilde eşleşiyordu. 7 gezegen, birbirine bağlı bir dünya için uygun, hoş bir uyum içindeydi, 6 gezegen ise değildi. Öyleyse neden sadece 6 gezegen vardı ve Tanrı onları neden bu mesafelere yerleştirmişti? Erken modern dünyada, anlam ve amaç dolu bir dünyada, her şeyin okunması gereken bir mesajı vardır. 19 Temmuz 1595'te ders verirken Kepler, bir dairenin içine düzgün bir çokgen, üçgen, kare, Beşgen ve benzeri, çizildiğinde ve daha sonra bu çokgenin içine bir daire çizildiğinde, göreceli büyüklükleri çokgen seçimine bağlı olan iki daire elde edildiğini aniden fark etti. Heyecanla, farklı çokgenlerin belirlediği oranları hesaplamaya başladı ve bunların herhangi birinin gezegenlerin güneşe olan uzaklık oranlarıyla eşleşip eşleşmediğini görmek istedi. Eşleşmediler, yılmadan, daireler ve çokgenler yerine küreler ve çok yüzlüler denedi. Bu durumda küreleri ve çok yüzlüleri doğru sırayla iç içe yerleştirerek Kepler, Kopernik teorisi tarafından tahmin edilen gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarıyla eşleşen büyüklükte küreler elde etti. Dahası, ara parça olarak kullanılabilecek yalnızca 5 düzgün çok yüzlü, yani tüm yüzleri özdeş olan katı cisimler, Platonik katı cisimler olarak adlandırılan 5 cisim, tetrahedron, küp Oktahedron, dodekahedron ve Aykosahedron, olduğundan, 6 ve yalnızca 6 küre olabilir ve dolayısıyla tam olarak 6 gezegen vardır. Kepler için bu, müthiş bir keşifti. Gezegenlerin sayısı ve mesafelerinin nedenini bulmuş ve gökyüzünün geometrik yapısını ortaya çıkarmıştı, bu yapının zarif güzelliği, Kopernik sisteminin şimdiye kadarki en iyi kanıtı olarak hizmet ediyordu. Bu çarpıcı ilişki rastgele olamazdı, Kepler. Tanrı'nın gökyüzünü inşa ettiği matematiksel planı ortaya çıkarmıştı. Kepler, erken modern dönem için normal olan insan araştırmasının birliğini örneklemektedir. Teolojik ve bilimsel araştırma ayrı değildir, fiziksel dünyayı incelemek, Tanrı'nın yaratılışını incelemek demektir, Tanrı'yı incelemek ise dünyayı öğrenmek demektir. Nitekim Kepler, Kopernikçiliğe kısmen, Güneş merkezli evrenin kutsal üçlemeye fiziksel bir benzetme sağlaması nedeniyle ikna olmuştur, Tanrı Baba, merkezdeki Güneş ile, Tanrı Oğul, Güneş ışınlarını alan ve yansıtan sabit yıldızlar küresi ile ve Tanrı Kutsal Ruh, teolojik olarak Baba ve Oğul arasındaki sevgi, ikisi arasındaki ışık dolu boşluk ile sembolize edilmiştir. İki kitap fikrinden yola çıkan Kepler ve Çağdaşları, Tanrı'nın insanın keşfetmesi için yaratılışın dokusuna mesajlar yerleştirdiğinden emindiler. Böylece Teolojik Motivasyonlar Doğa kitabındaki bu mesajları okuma arzusu tüm erken modern dönem boyunca bilimsel araştırmanın en büyük itici gücünü oluşturmuştur. Kepler, Keşfini Kozmografik Gizem, 1596, adlı eserinde duyurdu ve bir kopyasını T.Y.C.H.O. Brahe'ye gönderdi. T.Y.C.H.O., Kepleri işbirliğine davet etti. Kepler başlangıçta reddetti. Ancak TYCHO İmparator Rudolf II'nin Prag'daki sarayına imparatorluk danışmanı olarak taşındıktan sonra Kepler 1600 yılında ona katıldı. Danimarkalı soylu ertesi yıl öldüğünde İmparator Kepler'i imparatorluk matematikçisi yaptı. Tycho Kepler'i Mars'ın hareketlerini incelemekle görevlendirmişti ve Tycho'nun gözlemlediği konumlara uyan bir yol bulmak için uzun bir mücadeleden sonra Kepler şaşırtıcı bir sonuca vardı. Gezegenin konumlarının bir daire değil, bir elips üzerinde hareket etmesiyle en iyi şekilde açıklanabileceğini buldu. Böylece Kepler, isteksizce de olsa dairelere odaklanan 2000 yıllık astronomik geleneği kırdı. Ancak Kepler'in sözleriyle t o kristal küreleri parçaladığına, göre, gezegenleri elips şeklindeki yollarda hareket ettiren neydi? Kepler, güneşte gezegenleri hareket ettiren bir, hareket eden ruh, anima motrix, olduğunu öne sürdü. Güneşin ışığı gibi, bu kuvvet de mesafeyle azalıyordu, dolayısıyla bir gezegen güneşten ne kadar uzaktaysa, o kadar yavaş hareket ediyordu. William Gilbert'ın, 1544 ila 1603. Dünyanın dev bir mıknatıs olduğu iddiasından yola çıkan Kepler, gezegenleri bazı noktalarda çeken ve diğer noktalarda iten, manyetizmaya benzer ikinci bir güneş kuvveti öne sürdü. Anima Motrix ve manyetik gücün birleşimi, gezegenlerin yönetici kürelere ihtiyaç duymadan elipsler halinde hareket etmesini sağladı, güneşe yaklaştıklarında daha hızlı, uzaklaştıklarında ise daha yavaş hareket ediyorlardı. Kepler, düzgün dairesel hareketi terk ederken, onun yerine başka bir düzgünlüğü keşfetmekten de memnuniyet duydu, eşit alan yasası, yani güneşten bir gezegene uzanan bir çizginin, gezegen hareket ederken eşit zaman aralıklarında eşit alanlar taraması. Benzer şekilde, Aristoteles'in kozmosunu yıkmaya yardım ederken bile Kepler, Kopernik astronomisinin özeti adlı eserini Aristoteles'in gökyüzü üzerine adlı eserine bir, ek, olarak nitelendirmiştir. Hem süreklilik hem de değişim, hem yenilik hem de gelenek, erken modern doğa felsefesini karakterize eder. Teleskoplar ve dünyanın hareketi, TYCHO, çıplak gözle gözlem yapan en büyük kişiydi, aynı zamanda sonuncularından biriydi. Kepler hesaplamalar yaparken, Galileo Galilei, 1564 ila 1642, uzak cisimleri daha yakın gösteren bir Hollanda cihazından haberdar oldu, kendisi için geliştirilmiş bir cihaz yaptı ve 1609'da onu gökyüzüne çevirdi. Göz merceğini, daha sonra teleskop olarak adlandırıldı, yönlendirdiği hemen her yerde yeni keşifler yaptı. Ayın yüzeyinin dağlar, vadiler ve okyanuslarla kaplı olduğunu buldu başka bir deyişle, Tıpkı Dünya gibi görünüyordu ve bu nedenle Aristotelesçi özden değil, aynı dört elementten oluşmuştu. Jüpiter'in etrafında dönen, küçük bir gezegen sistemi gibi dört uydu buldu ve Toskana Büyükbükü Cosimo 2'de, Medici'nin adını vererek onlara Medici yıldızları adını vererek bir hamisi ve terfi kazandı. Satürn'ün, kendisine bir araya getirilmiş üç küre gibi görünen garip bir şekle sahip olduğunu buldu. Venüs gezegeninin ay gibi evreler gösterdiğini keşfetti. Bu son keşif, Venüs'ün her zaman Güneş ile Dünya arasında yer alacağı ve bu nedenle Hilal'den daha büyük olamayacağı Batlamyus sistemine karşı ilk sağlam kanıttı. Galileo'nun hem Hilal hem de Dolunay Venüs gözlemi, Venüs'ün bazen Güneş ile aramızda, bazen de Güneş'in uzak tarafında, kısacası Güneş'in etrafında yörünge çizdiğini kanıtladı. Bundan böyle, gökbilimciler TYCHO veya Kopernik sistemlerinin versiyonları arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardı. TYCHO ile Kopernik'i ayıran tek nokta olan Dünya'nın hareketliliği sorunu böylece en önemli mesele haline geldi. Galileo, ilk teleskopik keşiflerini yıldızlı haberci, 1610, adıyla basıma sokarak, teleskoplarla birlikte Avrupa'daki astronomlara ve yöneticilere gönderdi. Birçoğu, düşük büyütme oranları, yetersiz optikler ve zor kullanılan teleskoplar nedeniyle Galileo'nun tanımladığı şeyleri görmekte zorluk çekti. Önemli bir destek, Galileo'nun gözlemlerini doğrulayan ve devam ettiren, 1611'de onuruna bir ziyafet veren Roma'daki cizvit astronomlarından geldi. Avrupa'nın en saygın matematikçilerinden biri ve Papa 13. Gregory tarafından 1582'de yürürlüğe konulan, ve bugün hala kullanılan, yeni Gregorian takvimini tasarlayan kişi olan Calicio Romano'nun kıdemli üyesi Christoph Clavius, 1538-1612, ila Galileo'nun keşiflerinin gökyüzünün yapısının yeniden düşünülmesini gerektirdiğini yazdı. Clavius ve diğer birçok kişi yer merkezciliği savunurken, bazı genç cizvit astronomları muhtemelen güneş merkezciliğe yönelmişti. Ancak bu mükemmel ilişkiler, Galileo'nun, sıklıkla hakaret içeren, iki cizvit gökbilimciyle yaşadığı anlaşmazlıklara dayanamadı, Christoph Scheiner ile güneş lekelerinin keşfinin önceliği ve doğası konusunda, Orazio Grassi ile ise kuyruklu yıldızlar konusunda, Grassi, Tycho'nun kuyruklu yıldızların gök cisimleri olduğu yönündeki ölçümlerini desteklerken, Galileo bunların ayaltı optik yanılsamaları olduğunu ısrarla savunuyordu. Adalet Tanrıçası Astri, Kopernik ve Riksiolini'nin Taikonun sisteminin hafif bir modifikasyonu, sistemlerini tartarken, Batlamyus artık terk ettiği sisteminin yanında uzanmaktadır. Yukarıda, melekler gezegenleri taşıyarak son keşifleri göstermektedir: Merkür ve Venüs'ün evreleri, ayın pürüzlü yüzeyi, Jüpiter'in uyduları ve Satürnün sapları. İlahi el dünyayı kutsar, üç uzatılmış parmağı, sayı, ağırlık. Ölçü, bilgelik 11:20 ile işaretlenmiş olup yaratılışın matematiksel düzenini ifade eder. Bilim tarihinin hiçbir bölümü, Galileo ve kilise olayından daha fazla efsaneleştirilmeye ve yanlış anlaşılmaya maruz kalmamıştır. Olaylar, tarihçilerin hala çözmeye çalıştığı kadar karmaşık bir entelektüel, siyasi ve kişisel sorunlar yumağının sonucuydu. Bu basit bir bilim mi din mi meselesi değildi. Galileo'nun hem kilise hiyerarşisi içinde hem de dışında destekçileri ve karşıtları vardı. Olaylar, kırgınlık duyguları, siyasi entrikalar, kutsal kitabı yorumlamaya kimin yetkili olduğu, yanlış zamanda yanlış yerde olmak ve kilise grupları arasında sıkışıp kalmakla bağlantılıdır. Son tetikleyici, Galileo'nun 1632'de putoğlu ve Kopernik sistemlerini karşılaştıran ve açıkça ikincisini doğru, Dünyayı da hareketli olarak seçen iki başlıca dünya sistemi üzerine Diyalog adlı eserinin yayınlanmasıydı. Galileo'nun başlıca kanıtı, dünyanın hareketinin gelgitlere neden olduğu fikriydi, bu konuda, dünyanın hareketi konusunda haklı olmasına rağmen, ünlü bir şekilde yanılmıştı. Kilisenin hangi sistemin doğru olduğu konusunda doğrudan bir çıkarı yoktu, ne jeosantrizm ne de aristotelesçilik hiçbir zaman kilise dogması olmamıştır. Ancak kilisenin İncil yorumunda bir payı vardı ve hareket eden bir dünyanın yorumlama açısından sonuçları olmakla kalmayıp Galileo da 1610'ların başlarında fikirlerini desteklemek için bu konuya oldukça pervasızca el atmıştı. Kutsal kitapla olan bu gevşeklik, protestanların geleneksel yorumları kendi kişisel yorumları lehine reddetme konusunda aynı dönemde aldıkları özgürlüğe benziyordu. Sonuç olarak 1616'da Galileo'ya kanıtlanabilir bir delil olana kadar heliozantrizmi ve dünyanın hareketini varsayımsal olarak ve kelimenin tam anlamıyla doğru kabul etmemesi söylendi ve o da bunu kabul etti. 1624'te Galileo, arkadaşı Maffeo Barberini'den, şimdi Papa VIII. Urban, diyalogu yazma izni aldı, ancak Galileo'nun, doğal bir olayın, gelgitler gibi, birden fazla olası nedeni olabileceği, Bunlardan bazılarının bilinmeyebileceği ve bu nedenle ona mutlak kesinlikle tek bir neden atfedilemeyeceği yönündeki papanın metodolojik argümanını da dahil etmesi şartıyla. Galileo itaat etti, ancak bu argümanı kitabın son sayfasına, baştan sona aptal rolü oynayan karakterin ağzından aktardı. Galileo ayrıca 1616 tarihli anlaşması hakkında Urban'a bilgi vermeyi de ihmal etti. Kitap, Vatikan'ın lisans ve sansür yetkililerinin onayıyla, yayınlandığında ve bu gerçekler ortaya çıktığında, Urban aldatıldığını ve aşağılandığını hissederek öfkelendi. Daha da kötüsü, bu önemsiz rahatsızlık, Urban'ın devam eden 30 yıl savaşları ile ilgili diplomatik müzakereler, artan eleştiriler, onu görevden alma girişimleri ve yaklaşan ölüm söylentileriyle boğuştuğu bir dönemde gerçekleşti. Engizisyon, Galileo için onu hafif bir ceza ile eve gönderecek bir anlaşma yaptı, ancak öfkeli papa bunu kabul etmeyi reddetti Galileo'yu örnek göstermekte ısrar etti. Galileo'ya dünyanın hareketini reddetmesi emredildi, o da bunu yaptı ve kitabı yasaklandı. Önemli bir nokta olarak, Urban'ın yeğeni de dahil olmak üzere birçok kardinal, Galileo aleyhindeki hükmü imzalamayı reddetti. Galileo, halk efsaneleri bir yana, Hiçbir zaman sapkın olarak kınanmadı, hapse atılmadı veya zincirlenmedi. Galileo, Toskana tepelerindeki villasında ev hapsine alındı. Orada çalışmaya ve öğrenci yetiştirmeye devam etti ve belki de en önemli kitabı olan iki yeni bilimi yazdı. Cezalandırılmasının etkisini değerlendirmek zordur. Bir yandan, bazı doğa filozoflarının Kopernikçi inançlarını ifade etmekten çekinmelerine neden oldu. Örneğin, Galileo'nun mahkumiyet haberi, Rene Descartes'ın, 1596 ila 1650, Güneş Merkezciliği benimseyen yeni tamamlanmış bir kitabını bastırmasına yol açtı. Cizvitler gibi Katolik din adamları artık Kopernikçiliği açıkça destekleyemez hale geldiler ve bu nedenle, bazen göz kırparak ve gülümseyerek de olsa, TYC-10X sistemini veya onun varyasyonlarını benimsediler. Öte yandan, astronomide dahil olmak üzere bilimsel araştırmalar, bazen hassas konuların etrafından dolaşarak da olsa, İtalya ve diğer Katolik ülkelerde devam etti. Önceki iki neslin kavramsal çalkantılarının ardından, 17. yüzyılın ortaları, astronomide teorik gelişmelerden çok gözlemsel ve teknik gelişmelere tanık oldu. Fransız rahip Pierre Gassendi, 1592 ila 1655-1631'de Merkür'ün Güneş diskinin önünden geçişini gözlemleyen ilk kişi oldu. Bu olay, 1630'da ölen Kepler tarafından tahmin edilmişti. Geliştirilmiş teleskoplar yeni keşiflere ve daha iyi ölçümlere yol açtı, ancak küresel ve kromatik sapmalardan kaynaklanan bozulmaları önleme ihtiyacı, teleskopların daha uzun ve daha hantal, Bazen 60 fit'ten fazla uzunlukta yapılması gerektiği anlamına geliyordu. Bununla birlikte Satürn'ün tuhaf şekli bir halka sistemi olarak çözümlendi ve en büyük uydusu 1656'da Christian Huygens, 1629 ila 1695 tarafından keşfedildi. Paris'te çalışan ve Romalı optikçi Giuseppe Campenelli'nin yaptığı üstün teleskopların yardımıyla Giovanni Domenico Cassini 1625 ila 1712 dört tane daha ekledi ve bunlara 14. Lui'nin adını vererek Ludovicien yıldızları adını koydu. Cisvit Giovanni Battista Riccioli, 1598 ila 1671, yeni bir yıldız kataloğu oluşturdu ve meslektaşı Francesco Maria Grimaldi, 1618 ila 1663 ile birlikte, günümüzde hala kullanılan birçok özelliğin adını sağlayan ayrıntılı bir ay haritası hazırladı, Bunlardan biri de en belirgin kraterlerden birine Kopernik'in adını vermesiydi. Dans'ta, hem teleskopla hem de çıplak gözle dikkatli ölçümler yapan muhtemelen son kişi olan Joan Hevelius, 1611 ila 87, bir ay haritası hazırlamanın yanı sıra kuyruklu yıldızları gözlemledi ve Avrupa çapında kuyruklu yıldızların hareketinin doğrusal mı yoksa güneş etrafında bir yörüngeye doğru kavisli mi olduğu konusundaki tartışmalara katıldı. Gezegenlerin katı küreler olmadan sabit yörüngelerde nasıl hareket ettiği sorunu, spekülasyonları cezbetmeye devam etti. Descartes, 17. yüzyılın en önemli dünya sistemlerinden biri haline gelen kapsamlı bir dünya sistemi önerdi. Tüm uzayın görünmez derecede küçük madde parçacıklarıyla dolu olduğunu öngördü. Bu parçacıklar her zaman dairesel akımlar veya girdaplar halinde hareket ediyordu. Güneş sistemimiz, gezegenleri bir girdabın saman parçalarını sürüklemesi gibi sürükleyen bu parçacıkların devasa bir girdabıydı. Bu girdap modeli, gezegenlerin neden aynı yönde ve neredeyse aynı düzlemde hareket ettiğini düzgün bir şekilde açıklıyordu. Dünyanın kendisi, ayı yörüngesinde hareket ettiren daha küçük bir girdabın merkezinde yer alıyordu ve dünyanın etrafındaki madde girdabı, nesneleri dünyanın merkezine doğru iten bir rüzgar sağlıyordu ve böylece yer çekimi olgusunu üretiyordu. Descartes'ın girdap teorisi, gök cisimlerinin hareketlerine anlaşılabilir bir açıklama getirmiş ve popüler kaynaklarda ve ders kitaplarında yaygın olarak kullanılmış olsa da, Gökbilimciler için pratik bir değer taşıyacak kadar kesin olmaktan uzak kalmıştır. Genç Isaac Newton, 1643 ila 1727, Kartezyen girdap teorisini benimsemişti. 1660'ların başlarında Cambridge'de öğrenciyken, çoğu üniversitede standart lisans ders kitabı olarak kalan Aristotelesçi eserleri inceledi. Ancak kısa süre sonra Descartes gibi modern düşünürlerin fikirlerini ders dışı olarak okumaya başladı. Hem gezegen hareketleri hem de yer çekimi için Descartes'ın ilkelerinin değiştirilmiş bir versiyonunu benimsedi. Ancak 1680'lerin başlarında Newton farklı düşünmeye başlamıştı. Kartezyen girdapları bir kenara bıraktı ve güneş ile gezegenler arasında var olan çekici bir kuvvet açısından düşünmeye başladı. Bu fikir için elinde çeşitli kaynaklar vardı. En önemlisi, tanıdık manyetizma olgusu ve Kepler'in öne sürdüğü güneş ile gezegenler arasındaki manyetizma benzeri kuvvetti. Kepler'e göre, anima matrix ve bu manyetizmanın birleşimi gezegenlerin eliptik yörüngelerini oluşturuyordu. Newton'a göre, kararlı eliptik yörüngeleri oluşturan şey, eylemsizlik, gezegenin yörüngesine teğet düz bir çizgide hareket etme eğilimi, ile güneşe doğru olan çekim kuvveti, yer çekimi dediğimiz şey, arasındaki dengeydi. Londra Kraliyet Cemiyeti'nin birçok üyesi, gezegen hareketini açıklamak için benzer çizgilerde çalışmıştı, bunların en önemlisi, 1679 ila 80 yıllarında fikirlerini Newton'a yazan Robert Hooke, 1635 ila 1703 idi. Huck'un daha sonra Newton'un fikrini kendisine yeterince atıfta bulunmadan aldığı yönündeki şikayeti, nevrotik derecede aşırı duyarlı Newton'u yazılarından Huck'a yapılan tüm atıfları silmeye ve hayatının geri kalanında ona düşmanca davranmaya yöneltti. Newton'un Matematiksel Doğa Felsefesi İlkeleri, 1687 adlı eserinde yayınlanan Büyük Başarısı, Kepler'in Tycho'nun gözlemlerinden ampirik olarak türettiği gezegen hareket yasalarını tamamen matematiksel olarak yeniden türetmek ve yerçekimini gerçekten evrensel hale getirmekti yani, tüm madde parçacıkları arasında karşılıklı olarak var olan bir yerçekimi. Kepler şüphesiz memnun olurdu, işte Tanrı'nın dünyayı yarattığı uyumlu matematiksel planın daha fazla kanıtı. Newton'un evrensel çekim yasası, yeryüzü ve gök fiziği arasındaki eski ayrımın son izlerini de ortadan kaldırdı. Aynı yasa gezegenlerin dönüşünü ve bir elmanın düşüşünü yönetiyordu. Herkes memnun değildi. Newton, çekim kuvvetleri fikrini yeniden canlandırarak, yaklaşık 70 yıldır popüler olmayan bir fikri yeniden gündeme getiriyor gibiydi. Tüm cisimler arasında işleyen, mekanizması veya tanımlanabilir nedeni olmayan görünmez, Maddesiz bir kuvvet, yalnızca maddi kartezyen girdaplardan daha az anlaşılabilir olmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok kişiye Aristotelesçilerin, gizli niteliklerine veya doğal büyünün sempatilerine bir dönüş gibi görünüyordu. Gerçekten de, 17. yüzyılın ikinci yarısında doğa felsefesinin en ileri noktası, Görünmez parçacıkların mekanik bir değişimi yoluyla çekim ve sempati gibi görünen şeyleri açıklamaya çalışıyordu. Şimdi Newton zamanı geri çeviriyor gibiydi. Newton ile kalkülüsün icadı konusunda öncelik tartışması yaşayan Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 ila 1716 Newton'un gizli çekici özelliğinin gerçek felsefenin ilkelerini alt üst ettiğini ve onu cehaletin eski sığınaklarına geri gönderdiğini iddia etti. Newton'un savunucuları yerçekimi çekiminin maddenin temel bir özelliği olduğunu savunurken, Newton'un kendisi yerçekiminin nedenini bulmak istiyordu. Ancak bu cevabı arama yöntemi, Newton'un 17. yüzyılda tesadüfen doğmuş bir modern bilim insanı olmadığını bize hatırlatıyor. Newton, belki de alışılmadık bir tevazu ile, kendisini yalnızca evrensel yerçekimi yasasının yeniden keşfedicisi olarak görüyordu, bu yasa eski çağlarda da biliniyordu. Çünkü Newton, birçok Rönesans hümanisti arasında popüler olan, çağlar önce ilahi olarak vahyedilmiş ve zamanla bozulmuş bir orijinal bilgelik fikri olan Priska Sapienta'ya inanıyordu. Yunan mitlerini, İncil pasajlarını ve her yorumlayarak, kendi ters kare yer çekimi yasası da dahil olmak üzere, dünyanın gizli yapısı hakkındaki fikirleri gizlediklerini göstermeye çalıştı. Newton, yerçekiminin Tanrı'nın dünyadaki doğrudan ve sürekli eyleminden kaynaklandığını düşünmüş ve antiklerinde böyle düşündüğüne inanmış gibi görünüyor. Tanrı'nın geometrik planını ortaya çıkardığını hisseden Kepler gibi, Newton da kendisini eski bilgiyi sadece bilimsel bilgiyi değil restore etmek için seçilmiş olarak görüyordu. Yıllarca teolojik ve tarihsel çalışmalar yaptı, Hristiyanlığın, diğer tüm bilgiler gibi, zamanla bozulduğuna inanıyordu ve örneğin Mesih'in ilahlığını içermeyen sözde orijinal teolojisini restore etmeye çalıştı. Aynı şekilde, kısmen dünyanın sonu hakkındaki İncil kehanetlerini yorumlamak için güvenilir hesaplama tarihleri elde etmek amacıyla eski kronoloji üzerinde de çalıştı. Burada bir kez daha, modern bilime göre doğal felsefenin daha geniş, daha kapsayıcı görüşüne geri dönüyoruz. Newton, doğa felsefesinin görevini, Tanrı'yı yaratıcı ve her zaman mevcut olan etken olarak da içeren, evrenin eksiksiz sisteminin bilgisini yeniden tesis etmek, olarak görüyordu. Bölüm 4. Ay-6 Dünyası Erken modern dönem doğa filozoflarının çoğu gökyüzüne bakarken, daha da fazlası yeryüzündeki şeylere yeniden baktı. Ay-6 Dünyası, dünya ve dört elementi toprak, su, hava ve ateş ve değişimin, oluşumun ve yok oluşun, durmaksızın dönüşümlerin dinamik bir dünyasıydı. Ağır elementler, toprak ve su, ve ağır cisimler doğal olarak evrenin en alçak noktasına merkezine doğru düşerdi, burada dünya hareketsiz kalırdı. Hafif elementler, hava ve ateş, ise dört elementin en üst sınırı olan ay küresine doğru yukarı hareket ederdi. Böylece her element ağırlığına veya hafifliğine dayalı bir doğal hareket yoluyla şeylerin düzeninde doğal yerini bulurdu. Bu Aristotelesçi sistem, kayaların ve yağmurun neden aşağı doğru düştüğünü, dumanın neden yükseldiğini ve mum alevinin neden her zaman yukarı doğru yöneldiğini açıklıyordu. Ay üstü dünyasında ise tam tersine, gök cisimleri ne ağır ne de hafif olan, ne yukarı ne de aşağı hareket eden ancak dünya etrafında sonsuz dairesel bir hareketle dönen özden oluşuyordu. Erken modern dönem insanları, dünyayı, elementleri ve değişim ve hareket süreçlerini yeniden incelediler ve olayları anlamlandırmak için çeşitli sistemler geliştirdiler. Bazıları açıkça Aristotelesçi dünya görüşünün yerini almayı amaçlarken, diğerleri sadece onu iyileştirmeye çalıştı ve neredeyse hiçbiri Aristoteles'in etkisinden tamamen arınmış değildi. A6 dünyayı gözlemleme, deney yapma ve yeniden kavramsallaştırmanın sonucu, modern bilimsel bakış açısına yol açan tek bir dünya görüşünün kademeli olarak formüle edilmesi değil, 17. yüzyıl boyunca tanınma ve üstünlük için mücadele eden rakip dünya sistemlerinin yaratılması oldu. Dünya, erken modern dönem doğa filozofları, dünyanın, evrenin geri kalanı gibi, yalnızca birkaç bin yaşında olduğunu düşünüyorlardı. Mevcut en eski metin olan İncil'in sağladığı kronoloji, insanlığın soyunu yaklaşık altı bin yıl öncesine kadar götürüyordu. Yaratılış biri, 6-24 saatlik günü içeren gerçek bir kronoloji olarak yorumlayanların sayısı az olsa da, Aziz Agustinus 5. yüzyılda bu tür bir literalizmi reddetmişti, hiç kimse dünyanın insan öncesi tarihinin çok daha geriye uzandığını ciddi olarak düşünmüyordu. En büyük tahminler yaklaşık 10.000 yıllık bir yaratılışı öneriyordu. Bu görüş bir dogma meselesi değildi, aksini düşündürecek hiçbir kanıt yoktu. Jeolojik tarih fikri, Latinceleştirilmiş adı Nicolas Steno ile daha iyi bilinen Niels Stensen'in 1638 ila 86 çalışmalarında ortaya çıktı. Danimarka doğumlu Steno öncelikle anatomiyle ilgilendi ve diseksiyon becerisiyle ünlendi. Bu becerisi sayesinde Günümüzde Stensen kanalı olarak bilinen Tükürük kanalı gibi önemli keşifler yaptı. Döneminin diğer birçok doğa filozofu gibi, Avrupa'daki öğrenim merkezlerini gezdi, diğer doğa filozoflarıyla tanıştı ve yeni bilgiler alışverişinde bulundu. 1660'larda Medici himayesinde Floransa'ya yerleşti ve Toskana tepelerinde görülebilen kaya katmanlarıyla, günümüzde tabaka olarak adlandırdığımız, ve bunların içinde bulunan deniz kabuklarıyla ilgilenmeye başladı. Bu katmanların bir zamanlar tortulaşma yoluyla yavaş yavaş biriken yumuşak çamur olması gerektiği ve bu nedenle alt tabakaların üst tabakalardan daha eski olması gerektiği sonucuna vardı. Tabakaların yatay olmadığı her yerde, taşa dönüştükten sonra bir tür yükselme ile bozulmuş olmaları gerektiğini savundu. Bu sonuçlar sitenonun dünyanın yaşı hakkındaki tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden olmadığı sonuçta çamur nispeten hızlı bir şekilde tuğlaya dönüşebilir ancak dünya yüzeyinin dramatik değişikliklere maruz kaldığını ve kayaların bu değişikliklerin kaydını koruduğunu gösterdi. Yüzyılın sonlarına doğru, özellikle İngiltere'de, Sitenon'un çalışmalarından yola çıkarak, dünyanın mevcut görünümünü açıklamak için, dünya tarihleri, derleyen birçok yazar ortaya çıktı. Bunların çoğu, küresel felaketleri nedensel etkenler olarak öne sürdü ve İncil'deki ve diğer tarihsel anlatıları doğal felsefi fikirler ve gözlemlerle harmanladı. Thomas Burnet'in Kutsal Dünya Tarihi, 1680'ler, felaket niteliğindeki İncil olaylarıyla noktalanan 6 jeolojik çağı öne sürdü. Newton'un çalışma arkadaşları olan Edmund Halley ve William Whiston, 1667-1752, ila 1752, dünyaya çarpan kuyruklu yıldızların, dünya ekseninin eğimi ve Nuh tufanı gibi olaylara neden olarak, dünya tarihinin başlıca şekillendiricileri olduğunu öne sürdüler. Cizvit Bilgin Atanasius Kircher, dünya yüzeyindeki değişiklikleri bizzat inceledi. 1638'de Sicilya'dayken Kircher, şiddetli bir depreme ve Etna yanardağının patlamasına tanık oldu. Volkanizm daha önce büyük ölçüde incelenmemiş bir konuydu, çünkü Avrupa ana karasındaki tek aktif yanardağ olan Bezüv yanardağı, 1631'deki ani ve ölümcül patlamasından önce 300 yıldan fazla bir süre uykuda kalmıştı. Kirchir, devam eden patlamayı gözlemlemek için seyahat etti ve daha yakından bakmak için aktif kraterin içine indi. Volkanik faaliyetin hem eski dağları nasıl yok ettiğini hem de yenilerini nasıl inşa ettiğini, manzarayı nasıl dramatik bir şekilde değiştirdiğini gözlemledi. Volkanik ısıyı, yer altındaki kükürt, bitüm ve nitratın, baruta yakın bir karışım, tutuşmasına bağladı. Dağın içinde üretilemeyecek kadar çok miktarda ateş ve erimiş kaya yayıldığını fark eden Kircher, volkanların dünyanın derinliklerindeki muazzam ateşler için birer havalandırma deliği olması gerektiği sonucuna vardı. Bu nedenle, dünyanın sadece tufandan sonra kil ve çamurdan sıkıştırılarak, bir peynir parçasından pek farklı olmayan bir şey olamayacağı, aksine karmaşık ve dinamik bir iç yapıya sahip olduğu sonucuna vardı. Dünyanın iç kısmının geçitler ve odacıklarla dolu olduğunu öngördü. Bazıları, ateşli bir merkezi çekirdekten volkanik bacalara ateş taşıyordu, Kircher bu çekirdeği asla kelimenin tam anlamıyla cehennem ile özdeşleştirmedi, diğerleri ise genellikle bir denizden diğerine suyun geçişine izin veriyordu. Bu geçitlerden geçen büyük miktardaki su, okyanus akıntıları ve türbülans oluşturuyordu. Birçok kaynaktan, özellikle Cizvit misyonerlerinden gelen raporlardan veri toplayan Kircher, okyanus akıntılarını, volkanları ve denizaltı geçitlerinin olası yerlerini gösteren dünya haritaları da dahil olmak üzere birçok şey içeren ansiklopedik eseri Yeraltı Dünyası'nı, 1665, derledi. Kircher'in dünyanın en dramatik olaylarına dair gözlemlerinin aksine, William Gilbert, 1544 ila 1603, gezegenimizin başka bir görünmez özelliğini ortaya çıkarmak için evinde sessiz deneyler yaptı. Birinci, Elizabeth'in doktoru olan Gilbert, her zaman kafa karıştıran bir nesne olan mıknatısı inceledi. Mıknatıs üzerine, 1600, adlı kitabında mıknatısların özelliklerini inceler, onlarla yapılan deneyleri anlatır ve manyetik çekimi, ovulmuş kehribarın saman çekme yeteneğinden ayırır. Bu ikinci olgu için, kehribar için kullanılan Yunanca elektron kelimesinden türetilen elektriksel kelimesini icat etti. Deneylerinin bazıları, 1260'larda Pierre de Maricourt tarafından yapılanlardan esinlenmişti, ancak Gilbert çalışmalarını yeni bir hedefe yönlendirdi. Pierre, küresel mıknatıslar veya manyetit mineralinin doğal olarak manyetik olan parçaları olan mıknatıs taşları kullanmış ve mıknatısların kuzey ve güney olarak adlandırdığı kutupları olduğunu keşfetmişti. Gilbert de küresel mıknatıslar kullanarak, üzerlerine yerleştirilen demir iğnelerin, dünya üzerindeki pusula iğnelerinin davranışını tam olarak taklit ettiğini gözlemledi. Böylece dünyanın devasa bir mıknatıs olduğu sonucuna vardı. Tıpkı bir mıknatıs taşı gibi, pusula iğnesini çeken manyetik kutupları da vardır. Daha önce pusulaların yeryüzündeki bir kutba değil, göksel kuzey kutbuna doğru işaret ettiği düşünülüyordu. Kısacası, Gilbert küresel mıknatıs taşını dünyanın bir modeli olarak kullandı, analoji yoluyla akıl yürüterek, mıknatıs taşıyla yaptığı deneyler sırasında gördüklerini tüm dünyaya genelleştirdi. Gilbert'ın amacı, doğal yer ve doğal hareket kavramını tamamen altüst eden Kopernikçiliği desteklemekti. Dünyayı hareket halinde, kendi ekseni etrafında baş döndürücü bir şekilde döndürerek ve evrenin merkezinin çok yukarısında yörüngede hareket ettirerek, fizik için ciddi sorunlar ortaya çıkardı. Ağır cisimler neden merkezde olmayan bir dünyaya düşerdi? Dünyanın dönmesine ne sebep oluyordu? Kopernikçiliğin destekçileri bu kaosu yeniden düzenleyebilecek yeni bir fizik bulmak zorundaydı. Gilbert, dünyanın manyetik kutupları olduğunu savunduktan sonra, bu kutupların gerçek bir fiziksel eksen tanımladığını vurguladı ve doğadaki her şeyin bir amacı olduğu ilkesini kullanarak bu eksenin amacının dünyanın dönüşünü sağlamak olduğunu savundu. Dahası, dünyanın manyetik özelliği, tıpkı mıknatısların demir nesneleri hareket ettirmesi gibi ona içsel bir hareket gücü kazandırır. Gilbert'ın dediği gibi, dünyanın manyetik, ruhu, sadece pusulaların kuzeye dönmesine değil, gezegenin kendi ekseni etrafında dönmesine de neden olur. Bu temele dayanarak Gilbert, manyetik erdemlerin evrene nüfuz ettiği ve onu yönettiği bir, manyetik felsefe, formüle etti. Benzerin benzeri çektiği ilkesinden doğal büyünün, sempatisinden yola çıkan manyetik felsefe, Dünya parçalarının doğal olarak dünyaya, ay parçalarının ise doğal olarak aya çekildiğini öne sürerek, doğal yerin bozulmasını çözmeye çalıştı. Böylece, dünyanın kozmostaki yerinden bağımsız olarak, dünyevi nesneler dünyaya doğru düşecekti. Gilbert'ın evreninde, manyetik kuvvetler hem ay altı hem de a üstü dünyalarda düzeni sağlıyor ve onun vizyonu Kepler, Newton ve diğerlerini derinden etkiledi. Dünyadaki Hareket Manyetik felsefe cisimlerin neden düştüğünü açıklamaya çalışırken, Galileo ise düşüş şekillerini matematiksel olarak tanımlamaya çalıştı. Yeryüzü hareketini incelemek için eğimli düzlemler, sarkaçlar ve diğer cihazlar geliştirdi. Ev hapsindeyken yazdığı iki yeni bilim, 1638-1590'larda başladığı hareket araştırmasının doruk noktasıydı. Aristoteles'in iddiasının aksine, tüm cisimlerin ağırlıklarından bağımsız olarak aynı hızda düştüğünü keşfetti. Zarif bir mantıkla, eğimli bir düzlemde aşağı yuvarlanan bir topun hızlandığını ve eğimli bir düzlemde yukarı yuvarlanan bir topun yavaşladığını, dolayısıyla düz bir yüzeyde ne yukarı ne de aşağı yuvarlanan bir topun sabit bir hızda kalacağını savundu. Dünyada bu, düz, yüzey aslında kürenin kavisli yüzeyi olacağından, Mükemmel cilalı yüzeyinde yuvarlanan bir top sonsuza dek etrafında dönecektir. Galileo bu düşünce deneyini kullanarak hem eylemsizlik ilkesini, hareket eden cisimlerin dış bir etken tarafından etkilenmedikçe hareket etmeye devam etmesi ortaya koydu hem de gök cisimlerinin sonsuz dairesel hareketini yeryüzüne indirgeyerek ay altı ve ay üstü alemler arasındaki ayrımı daha da ortadan kaldırdı. Metodolojik olarak, Galileo'nun göz ardı ettiği şeyler, dikkat ettiği şeyler kadar önemlidir. Hareketi tanımlarken, hareket eden şeyle bir top, bir Earth veya bir inek asla ilgilenmedi. Kısacası, Aristoteles fiziğinin vurguladığı cisimlerin niteliklerini göz ardı etti. Galileo bunun yerine, niceliklerini, matematiksel olarak soyutlanabilir özelliklerini tercih etti. Bir nesnenin şekil, Renk ve bileşim özelliklerini ortadan kaldırarak, Galileo onun davranışına ilişkin idealize edilmiş matematiksel tanımlamalar verdi. Soğuk kahverengi bir meşe topu, sıcak beyaz bir teneke küpten farklı düşmez, Galileo her iki nesneyi de matematiksel olarak ele alınabilen soyut, bağlamdan kopuk varlıklara indirger. Oxford hesaplayıcıları olarak bilinen bir grup, 1300'lerde harekete matematiği uygulamaya başlamıştı, aslında, Galileo, iki yeni bilimdeki kinematik açıklamasına onların ortaya koyduğu bir teoremle başlar. Ancak Galileo, matematiksel soyutlamayı deneysel gözlemle sıkı bir şekilde ilişkilendirerek çok daha ileri gitti. Sayısız deney yaparken, hava direncini ve sürtünmeyi, yalnızca düşüncede deneyimlenebilen ideal matematiksel davranıştan kusurlar olarak ayırdı. Dünyanın yaratıldığı ebedi matematiksel kalıpları yalnızca kusurlu bir şekilde takip ettiği fikrine sahip Platon, Galileo'nun bakış açısında Aristoteles itiraz etse bile, hem fikir olabileceği bir şeyler bulmuş olabilir. Hristiyanlığın Doğa Kitabı imgesini çağrıştıran Galileo ünlü bir şekilde şöyle yazmıştır: Bu büyük kitap, yani evren, matematik dilinde yazılmıştır ve karakterleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik şekillerdir. Bunlar olmadan tek bir kelimesini bile anlamak insanlık açısından imkansızdır. Galileo'nun savunduğu, fiziksel dünyayı matematiksel soyutlamalara ve nihayetinde formüllere ve algoritmalara indirgeme tekniği, yeni bir fiziğin ortaya çıkmasında kilit rol oynamış ve bilimsel devrimin ayırt edici bir özelliği olarak durmaktadır. Önemli olan, Galileo'nun hareketin nedenini sorgulamadan matematiksel olarak tanımlamakla yetinmesidir. Galileo'nun çalışmalarının bu özelliği, gerçek bilginin nedenlerin bilgisi olduğu Aristotelesçi bilimden temelden ayrılır. Galileo'nun yaklaşımı, bir nesnenin nedeninden çok ne yaptığını tanımlamak ve kullanmakla ilgilenen bir mühendisinkine benzer. Burada Galileo, mühendisliğin ve bilgili mühendisin büyük önem kazandığı Kuzey İtalya bağlamından yararlanır. İki yeni bilim, pratik mühendisliğin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Muhatapları Venedik tersanelerindeki inşaat çalışmaları arasında buluşur ve kiriş ve çekme dayanımı, ölçek büyütme ve küçültme gibi mühendisler ve mimarlar için kritik öneme sahip konuları tartışırlar. Padua'da genç bir profesörken, Galileo mütevazı üniversite maaşını mekanik ve tahkimat üzerine özel ders vererek tamamlıyordu. Mermilerin parabolik bir yol izlediğini gösteren ve genellikle hareket fiziğine bir katkı olarak hatırladığımız daha sonraki çalışması, Nicolo Tartaglia'nın, 1499 ila 1557, daha önceki çalışmalarını devam ettirmiştir. Tartaglia, 1537'de kendi Yeni Bilim adlı eserini yazarak, Özellikle İtalya'nın sürekli savaş halindeki devletleri için acil pratik öneme sahip olan top mermilerinin hareketine matematiğin uygulanmasını ele almıştır. Bilimin gelişimini çok soyut ve entelektüel hale getirmek ve çoğu zaman acil ve çok pratik kaygılar tarafından yönlendirildiğini unutmak kolaydır. Su ve Hava Mühendislik amaçlı su çalışmaları, Galileo'nun takipçileri tarafından bir dizi önemli keşfe yol açtı. Pisa'daki matematik kürsüsünün halefi ve öğrencisi olan Benedikt'in rahibi Benedetto Kestelli, 1577-1643, İtalya'nın kanallar, çeşmeler, sulama, su kemerleri ve kanalizasyonları içeren büyük su işleri projeleriyle dolu olduğu bir dönemde önemli pratik sorular olan hidrolik ve akışkan dinamiğine kendini adadı. Suyu dikey olarak daha büyük mesafelere, örneğin, derin kuyulardan veya madenlerden, taşıma ihtiyacı, sifonların suyu yaklaşık 10,5 metreden daha yüksek bir yüksekliğe çekemediğinin keşfedilmesine yol açtı. 1640'ların başlarında, Roma Üniversitesi'nde Kestelli'nin meslektaşı olan Gasparo Berti, yaklaşık 1600 ila 1643, bu problemi incelemek için bir deney yaptı. Ata Anasius Kirchir de dahil olmak üzere çalışma arkadaşlarıyla birlikte, her iki ucundan da kapatılabilen 11 metre uzunluğunda bir boruyu, alt ucu bir su havzasına gelecek şekilde dikey olarak monte etti. Alt vanayı kapattı ve boruyu tamamen suyla doldurdu. Ardından borunun üst kısmını kapattı ve alt kısmını açtı. Su akmaya başladı, ancak boruda kalan su sütununun yüksekliği 11,3 metreye düştüğünde aniden durdu. Suyu 11,3 metrede daha yüksek veya daha alçak bir seviyede asılı tutan neydi? Kestelli'nin öğrencisi Evangelista Torricelli, 1608 ila 47, daha sonra Ferdinando de Medici'nin sarayında matematikçi ve filozof olarak Galileo'nun yerini alacak olan kişi, Berti'nin borusuna benzer, ancak kullanımı daha kolay basit bir alet icat etti. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir cam tüp aldı, bir ucunu kapattı ve cıva ile doldurdu. Açık uç bir cıva havzasına ters çevrildiğinde, tüpteki cıva dışarı akmaya başladı. Ancak tüpte kalan cıva sütunu yaklaşık 30 inç yüksekliğe ulaştığında durdu, bu, Bertin'in borusunda suyun durduğu yüksekliğin yaklaşık 14'te biriydi. Önemli olan, cıvanın sudan yaklaşık 14 kat daha yoğun olmasıdır. Yani bir tüpte asılı kalan herhangi bir sıvının yüksekliği, sıvının yoğunluğunun doğrudan bir fonksiyonudur. Torricelli, su üzerine yapılan önceki çalışmalarda ortaya konan akışkan dengeleri fikirlerinden yola çıkarak, tüpte kalan sıvının ağırlığının, havzadaki sıvıya baskı yapan dış havanın ağırlığıyla dengelendiğini söyleyerek bu sonuçları açıkladı. Havanın ağırlığı olduğu fikri, Aristoteles'in havanın ağırlığı olmadığı sistemine ters düşüyordu. Torricelli, sadece geniş bir temel hava okyanusunun dibinde, su altında yaşadığımızı öne sürmekle kalmadı, aynı zamanda aletinin bu havanın ağırlığındaki değişiklikleri ölçebileceğini ve izleyebileceğini de iddia etti, bu da cihazına yeni bir isim kazandırdı, barometre, kelimenin tam anlamıyla ağırlık ölçer. 17. yüzyılın en ünlü deneylerinden bazıları, Torricelli tüpünün ortaya çıkardığı fikirleri araştırmak için tasarlanmıştı. Sıvıların tüpte asılı kalmasını sağlayan şeyin atmosferin ağırlığı olduğunu kanıtlamak için zarif bir deney, matematikçi ve ilahiyatçı Blaise Pascal, 1623-62 tarafından önerildi ve 1647'de kayınbiraderi Florin Perrier tarafından gerçekleştirildi. Pascal'ın talimatlarını izleyen Perrier, Fransa'nın merkezindeki evlerinin yakınındaki Puy'de dôme Dağı'nın eteğindeki bir manastır bahçesinde, Torricelli tüpleri hazırladı. Daha sonra bir tüpü dağın 914 metre yukarısına taşıdı ve cıva seviyesinin 7,5 santimetre daha aşağıda olduğunu buldu. Dağdan aşağı indiğinde, cıva orijinal yüksekliğine geri döndü. Daha yüksek rakımlarda, yukarıdan aşağıya doğru baskı yapan, hava okyanusunun daha az olması nedeniyle, cıvanın üzerine binen havanın ağırlığı azaldı ve bu nedenle tüpteki daha az cıvayı dengeleyebildi. Birçok seyircinin önünde gerçekleştirilen muhteşem bir deney, doğa filozofu, Magdeburg Belediye Başkanı, gösteri adamı ve harika cihazlar yapımcısı Otto von Göricke, 1602 ila 86, tarafından yaratılan ünlü, Magdeburg Küresi, deneyiydi. Von Göricke, birbirine düzgünce oturan kenarlara sahip iki yarım küre şeklinde bakır kabuk yaptı. Bunları bir araya getirerek bir küre oluşturdu, bir yarısına yerleştirilmiş bir vanayı açtı ve kendi icadı olan, su pompasına benzeyen bir cihaz kullanarak kürenin içindeki havayı dışarı pompaladı. Vanayı kapattı ve havanın ağırlığı nedeniyle iki yarım kürenin at takımları tarafından bile ayrılamayacağını gösterdi. Vanayı açtığında ise hava içeri doldu ve von görüke bileğini hafifçe sallayarak iki yarım küreyi kolayca ayırdı. Peki, Cıvan'ın üzerindeki veya Von Görike küresinin içindeki boşlukta ne vardı? Birçok deneyici bunun kelimenin tam anlamıyla boş, bir vakum olduğuna inanıyordu. 17. yüzyılda oldukça tartışmalı bir konu. Aristotelesçiler ve bazıları, doğa vakumdan nefret eder sloganıyla özetledikleri gibi, vakumun imkansız olduğunu savundular. Dünyayı tamamen maddeyle dolu, bir plenum olarak gördüler ve bazı doğal olaylar onları destekler gibi görünüyordu. Boşluğun hava veya cıvadan çekilen daha ince bir hava maddesi içerdiğini savundular. Deneyler bu noktayı çözmeye çalıştı. Ancak vakumcular ve plenumcular arasındaki anlaşmazlığı tamamen çözemedi. Ses boşluktan iletilmiyordu, bu da sesi taşımak için gerekli olan havanın ortadan kaldırıldığını gösteriyordu. Yine de ışık geçiyordu Işık da ses gibi iletilmek için bir ortama ihtiyaç duymuyor muydu? Bilim tarihinin dönüm noktası deneyleri olarak rutin olarak görülenler, nadiren çağdaşları için, geriye dönüp bakıldığında modernler için göründüğü kadar ikna edici olmuştur. Deney yapmak ve özellikle sonuçları yorumlamak, her zaman olduğu gibi, her zamanda zorlu ve tartışmalı bir iştir. Robert Boyle, 1627 ila 91 kısa süre sonra havayı inceleyenlerin arasına katıldı. Britanya'nın en zengin adamının en küçük oğlu olarak Boyle, hayatının büyük bir bölümünü Londra'nın Polmall semtindeki kız kardeşinin evinde deneyler yaparak geçirmek için hem zamana hem de kaynaklara sahipti. Yetişkin hayatının büyük bir bölümünü burada geçirdi. Kendisi ve birkaç çağdaşı, havanın sıkıştırılabilirliğini, özellikle de bir hava örneğine uygulanan basınç ne kadar yüksekse hacminin o kadar küçük olduğunu fark etti, bu ilişki daha sonra, Boyle yasası, olarak adlandırıldı ve hala kimya öğrencilerine bu şekilde öğretiliyor. 1658'de, Von Göriken'in hava pompasını duyan Boyle ve Zeki Robert Hooke, büyük bir cam küreyi boşaltabilen geliştirilmiş bir versiyon inşa ettiler, bu da çeşitli nesnelerin kapatılıp havanın dışarı pompalanması sırasında gözlemlenmesine olanak sağladı. Boyle, hava pompasına bir barometre, muhtemelen Torricelli tüpü için bu ismi kendisi uydurdu, yerleştirdi ve hava çekildikçe cıva seviyesinin düştüğünü gözlemledi. Pompa içinde baş döndürücü bir dizi deney yaptı, barutu tutuşturmaktan, tabanca ateşlemeye veya saatin tıkırtısını duymaya çalışmaktan, çeşitli canlıların kediler, Fareler, kuşlar, kurbağalar, arılar, tırtıllar ve neredeyse her şey havasız ne kadar süre hayatta kalabileceğini ölçmeye kadar. Ayrıca hava pompasında mum yakmayı da denedi ve ateşin mevcut hava miktarına bağlı olduğunu gözlemledi. Ateş, kimyagerlerin aleti. Erken modern dönemden çok önce, ateşin maddi bir unsur olarak statüsü tartışmalıydı. Bu tartışmaların ortasında, bir grup düzenli olarak ateşi, maddeyi ve dönüşümlerini incelemek ve kontrol etmek için temel araç olarak kullandı, simyacılar. Bilimsel devrim, simyanın altın çağıydı. Bugün, simya, genellikle altın yapmaya yönelik tek yönlü ve nafile, bir arayış, az çok büyülü ve dolayısıyla kimyadan farklı bir şey olarak algılanmaktadır. Ancak erken modern dönemde, simya ve kimya, aynı uğraşlar dizisini ifade ediyordu. Bazı tarihçiler bugün, bu farklılaşmamış uğraşların tümünü birlikte ifade etmek için eski yazım şekliyle, kimya, terimini kullanmaktadır. Altın yapımı veya krizopoya, kimyanın önemli bir parçasıydı. Ancak, modern anlamda, büyülü, hiçbir şey içermiyordu, sadece bizimkinden farklı teorilere dayanan bir uygulamaydı. Simyacıların, günlük faaliyetlerini kaydeden ve genellikle deneysel uygulamaların, metin yorumlamasının, gözlemin ve teori formülasyonunun dikkatli metodolojilerini ortaya koyan defterler. Altın arayışının yanı sıra, kimya aynı zamanda maddenin daha geniş kapsamlı incelenmesini ve ilaçlar, boyalar, pigmentler, cam, tuzlar, parfümler ve yağlar gibi ticari ürünlerin üretimini de içeriyordu. Maddi üretim ve doğal felsefi spekülasyonun birleşimi, dördüncü, yüzyıldaki Helenistik Mısır'daki kökenlerinden günümüz kimyasına kadar bu konunun merkezi bir özelliğini oluşturmaktadır. Kurşunu altına dönüştürme yöntemini aramak sadece bir hayal ürünü değildi. Bu, metallerin yer altında cıva ve kükürt adı verilen iki bileşenin birleşmesiyle oluşan bileşik maddeler olduğu teorisine dayanıyordu. İkisi doğru oranlarda ve saflıkta birleştiğinde altın oluşur. Yeterli kükürt yoksa gümüş oluşur. Çok fazla kükürt, kuru, yanıcı bir madde, demir veya bakır üretir, bu metallerin yanıcılığı, sertliği ve erime zorluğu, fazla kükürtün varlığını gösterir. Fazla cıva, akışkan bir madde, ise kalay veya kurşun verir, bunlar yumuşak, kolayca eriyen metallerdir. Dolayısıyla dönüşüm, teorik olarak, bu iki bileşeni altında bulunan orana ayarlamaktan ibaretti. Gümüş cevherlerinin bir miktar altın, kurşun cevherlerinin ise bir miktar gümüş içerdiği gözlemi, yer altında doğal olarak dönüşümün gerçekleştiğini, kötü bileşiklenmiş metallerin saflaştırıldığını veya daha kararlı, daha iyi işlenmiş metallere olgunlaştırıldığını düşündürmüştür. Zorluk, bu dönüşümü yapay olarak ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmekti. Krizopoyenler böylece, dönüşümü gerçekleştirecek bir madde olan Filozof Taşı adını verdikleri şeyi hazırlamaya çalıştılar. Laboratuvarda hazırlandıktan sonra, taşın küçük bir miktarı eritilmiş baz metal ile karıştırıldığında birkaç dakika içinde altına dönüşeceği varsayılıyordu. Birçok metin bu süreçte başarı iddiasında bulundu ve dönüşüm arayanlar bunu tekrarlamaya çalıştılar. Zorluk, bu tür yazıların kasıtlı gizliliğinde yatıyordu içerikler, süreç ve hatta teori, genellikle tuhaf nitelikteki kodlar, takma adlar, metaforlar ve resimsel amblemlerin altında gizlenmişti. Simya'nın gizliliği kısmen, ticari sır olarak tescilli hakların korunmasının gerekli olduğu zanaat uygulamalarından kaynaklanıyordu. Ortaçağ yasaları, para biriminin değerini düşürme korkusuyla dönüşümü yasaklayarak gizliliği teşvik ediyordu. Ancak yazarlar, bilgilerinin yalnızca yanlış ellerde tehlikeli olmakla kalmayıp, aynı zamanda layık olmayanlara açıklanmaması gereken ayrıcalıklı bir bilgi olduğunu iddia ederek de gizliliği haklı çıkarıyorlardı. İngilizlerin eczacı anlamında kimyager kelimesini kullanmaya devam etmesinin kökeni, Çoğu kimyagerin çalışmalarının en azından bir kısmını ilaç yapımına adadığı erken modern döneme dayanmaktadır. Kimyanın tıbba uygulanması, şaraptan damıtılmış alkolü tıbbi özler hazırlamak için savunan Provençal Fransisken rahip Jean of Rupescissa 1310 yaklaşık 1362 ile başladı. Tıbbi maddeler hazırlamak için kimyanın kullanımı sonraki yüzyıl boyunca genişledi ve en güçlü savunucusunu Paracelsus 1493 ila 1541, olarak bilinen efsanevi figür Teofrastus von Hohenheim'de buldu. Parasılsus, Yunan, Roma ve Arap yazarlarına dayanan geleneksel tıbbı eleştirdi ve doğrudan gözlemden Cermen halk inanışlarına kadar çeşitli kaynaklara dayalı kendi sistemini geliştirdi. Kimyayı, hemen hemen her maddeyi güçlü bir ilaca dönüştürmenin bir yolu olarak savundu ve krizopoyaya, krizopoyaz, pek ilgi göstermedi. Onun temel fikri, zararlı özelliklerin, tıpkı günah ve ölümün, Tanrı'nın yaratımı olarak özünde iyi olan bir dünyayı kirletmesi gibi, aksi halde sağlıklı olan maddelerdeki safsızlıklardan kaynaklandığıydı. Damıtma, fermantasyon ve diğer laboratuvar işlemlerini kullanarak, kimya iyiyi kötüden, ilacı zehirden ayırmanın yöntemlerini sağladı. Parasılsus ayrıca tüm maddelerin üç temel bileşenden civa, kükürt ve tuz oluştuğunu öğretti, bu, ilahi üçlemeyi ve insanın üçlü doğasını beden, ruh ve zihin yansıtan, Tria prima adı verilen dünyevi bir üçlüydü. Spagriya adını verdiği bir işlem, bir maddeyi Tria primasına ayırmayı, her birini arındırmayı ve ardından bunları, geliştirilmiş tıbbi güce ve toksik olmayan, orijinal maddenin yüceltilmiş bir formuna yeniden birleştirmeyi amaçlıyordu. Ancak Parasılsus daha da ileri gitti, kimya sadece ilaç yapmanın bir aracı değil, evreni anlamanın anahtarıydı. Parasılsus'un 16. yüzyılın sonlarındaki takipçileri, söylentilere göre sarhoşken dikte ettiği, çoğu zaman kaotik olan yazılarını sistemleştirdikçe, neredeyse her şeyi temelde kimyasal olarak tasavvur eden bir kimyasal dünya görüşü formüle ettiler. Yağmurun deniz, hava ve karayoluyla döngüsü büyük bir damıtmaydı. Yer altındaki minerallerin oluşumu, bitkilerin büyümesi, yaşam formlarının oluşumu ve sindirim, beslenme, solunum ve boşaltım gibi bedensel işlevlerin hepsi doğası gereği kimyasal olarak görülüyordu. Tanrı'nın kendisi Platoncuların geometrisi değil, üstad kimyacı oldu. Tanrı'nın, kaotik bir ortamdan düzenli bir dünya yaratması, kimyagerin sıradan maddeleri kimyasal ürünlere dönüştürmesi, arındırması ve işlemesiyle, dünyanın nihai yargısını ise kimyagerin değerli metallerden safsızlıkları gidermek için ateş kullanmasıyla eşdeğerdi. Bu dünya görüşü, insanın nihai kaderini bile kimyasal olarak görüyordu. Ölüm üzerine, insan ruhu ve canı bedenden ayrılır. Maddi beden mezarda çürür, ta ki genel dirilişte yenilenip dönüştürülene kadar, bu sırada arındırılmış ruh ve can, Tanrı kimyager tarafından yeniden aşılanarak yüceltilmiş ve ebedi bir insan varlığı oluşturur, tıpkı spagira ya da primanın bir maddeden ayrılması, arındırılması ve yeniden sentezlenmiş ve yüceltilmiş bir ürüne yeniden birleştirilmesi gibi. Parasılsuzçuluk birçok taraftar çekti. TYCHO, 1572'de ilk novasını gördüğünde, parasılsuz ilaçlarını hazırladığı bir laboratuvardan yeni çıkmıştı. Daha sonra, Dünyasal Astronomi olarak adlandırdığı şeyi, yani kimyayı, yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır, incelemek için gözlemevi şatosuna bir laboratuvar inşa etti. Parasılsus'un üslubunun, genellikle klasik öğrenime, üniversitelere ve lisanslı hekimlere karşı yaptığı çıkışlarda ifade edilen, kurulu düzene karşıt doğası nedeniyle, fikirleri hararetli tartışmalara yol açtı ve genellikle en büyük takipçi kitlesini yerleşik çevrelerin dışındakiler arasında buldu. Gerçekten de, kimya bir bütün olarak varlığının çoğunu geleneksel öğrenim salonlarının dışında geçirdi ve rahatsız edici bir statüden muzdarip oldu. Fizik ve astronomi orta çağdan itibaren üniversite eğitiminin zorunlu parçalarını oluştururken, kimya 18. yüzyıla kadar akademik bir temele sahip olamadı. Bunun bir nedeni, klasik kökenlere sahip olmamasıydı, ne Aristoteles ne de başka herhangi bir antik otorite, astronomi, fizik, tıp ve yaşam bilimlerinin aksine, kimya hakkında yazmamıştır. Ticaret ve el sanatları üretimiyle olan yakın bağlantısı, pratikliği ve çoğu zaman dağınık, zahmetli, kokulu yapısı onu saygın konular arasında değerlendirilmekten daha da uzaklaştırmıştır. Bununla birlikte, kimyanın pratik deneylere verdiği önem, aynı zamanda büyük bir malzeme envanteri, bunların özelliklerine dair bilgi ve bunlarla çalışma becerisi biriktirmesi anlamına da geliyordu. Bu bilginin ticari önemi 17. yüzyıl boyunca önemli ölçüde arttı ve birçok kimyager girişimci bir yol izledi bazen verimi artırmak veya dönüşüm aramak için prensler veya diğer hamiler ve madencilik işletmeleri tarafından görevlendirildi, Bazen de piyasaya yeni ürünler sunmak için bağımsız olarak çalıştı. Ne yazık ki, kimyanın değerli taşları ve metalleri taklit etme yeteneği ve krizopoyanın altın yapma iddiası, dolandırıcılık fırsatları yarattı ve kimyanın ahlaksız uygulamalarla yaygın bir şekilde ilişkilendirilmesine yol açtı. Geç orta çağda Dante, kimyagerleri, doğanın maymunları, Sahtekarlar ve taklitçilerle birlikte cehennemin 8. katına yerleştirmişti ve daha sonra, Ben Johnson gibi 17. yüzyıl oyun yazarları, simyacı, 1610 adlı eserinde sahte kimyager ve açgözlü müşterileri figürünü komik bir etki yaratmak için kullandılar. 17. yüzyılda kimya eğitiminin çoğu tıp bağlamında gerçekleşti. Almanya'da Johann Hartmann, 1568 ila 1631, 1609'da kimya tırıya, kimyasal tıp alanında ilk profesör oldu. Ataması, Moritz von Hessen Kassel tarafından yeni kurulan ve dolayısıyla daha yenilikçi olabilen, Calvinist bir kurum olan Marburg Üniversitesi'nde yapıldı. Moritz'in sarayı, krizopoyenleri, parasılsuzçuları ve diğer kimyacıları destekliyordu. Fransa'da düzenli kimya eğitimi, tıbbi bitkileri yetiştirmek ve incelemek amacıyla kurulan bir botanik bahçesi olan Paris'teki Jardin du Roi'de başladı. Jardin'deki bir dizi öğretim görevlisi, halka açık laboratuvar gösterilerine dayalı nasıl yapılır dersleri verdi. Genellikle eczacı olan özel öğretim görevlileri de kimya dersleri verdi. Örneğin, Paris'teki evinden ders veren Nicholas Lemmer'i. Onun kurs de CHY mi? 1675 adlı ders kitabı çok satanlar arasına girdi. Nitekim, Fransa ve Almanya'da yayınlanan onlarca kimya ders kitabı, kimyanın üniversite müfredatındaki yokluğunu telafi eden bir didaktik gelenek oluşturmuştur. Kimyanın pratik yönü, doğal felsefe teorilerine önemli katkılarda bulunmadığı anlamına gelmez, tam tersine. 17. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri olan atomculuğun yeniden ortaya çıkışı, kısmen kimyasal fikirler ve gözlemler üzerine kurulmuştur. Zaten 13. yüzyılın sonlarında, geber olarak bilinen latin simyacı, kimyasal özellikleri açıklamak için yarı parçacıklı madde teorisini kullanmıştır. Örneğin, altının yoğunluğunu ve korozyona karşı direncini, en küçük parçalarının aralarında boşluk kalmayacak şekilde sıkıca paketlenmiş olması teorisiyle açıklamıştır. Demir daha gevşek paketlenmişti, bu da metalin ağırlığını azaltan ve ateşin ve aşındırıcıların metale girip onu pasa dönüştürmesine olanak sağlayan boşluklar bırakıyordu. Daha sonraki kimyacılar, kararlı, küçük parçacıklar fikrini geliştirmeye ve gözlemlerini açıklamak için kullanmaya devam ettiler. Ana akım Aristotelesçiler, maddelerin bir araya geldiklerinde kimliklerini kaybettiklerini iddia ettikleri için bu tür kavramları sıklıkla reddettiler. Ancak kimyagerler, dönüşüm dizisinin sonunda başlangıç maddelerini sıklıkla geri kazanabileceklerini biliyorlardı. Örneğin, kimyagerler asitle işlem görmüş gümüşün, filtre kağıdından serbestçe geçen berrak, homojen bir sıvıya kaybolduğunu biliyorlardı. Tuzla işlem gördüğünde, bu sıvı ağır beyaz bir toz çökeltiyor ve bu toz kömürle karıştırılıp kızıl ısıya kadar ısıtıldığında, gümüşü orijinal ağırlığıyla geri veriyordu. Bu iyi bilinen deney, gümüşün görünüşe rağmen ve kağıttaki gözeneklerden geçebilecek kadar görünmez derecede küçük parçacıklara ayrılmış olmasına rağmen, kimliğini koruduğunu gösteriyordu. Kimyasal işlemler, bu tür atomlar için en iyi kanıtı sağlıyordu. Atomculuk ve mekanizma Maddenin parçacık temelli kavramsallaştırılmasına dayanan kimyasal gelenek, antik atomculuğun yeniden canlanmasıyla etkileşime girdi. Antik Yunan atomculuğu, M.Ö. 5. yüzyılda Leucypus ve Demokritus ile başladı. Onlar, boşlukta hareket eden bölünmez atomlardan oluşan bir maddi dünya tasavvur ettiler, bu atomların bir araya gelmesi ve ayrılması, sürekli değişen kombinasyonlar halinde, gördüğümüz tüm değişimlere yol açtı. Bu kavramlar büyük ölçüde antik çağda ortadan kalktı. Aristoteles onları uzun uzun çürüttü ve Epikuros, Milattan önce 341 ila 270 atomculuğu ahlak felsefesinin temeli haline getirse de Epikurosçuluk ateizm ve hedonizme ilimleri nedeniyle gözden düştüğünde Epikuros bu sonuçların hiçbirini amaçlamamıştı. Atomculukta onunla birlikte yok oldu. Epikürcülüğün canlanması ancak Lucretius'un Epikürcülüğün Roma'daki popülerleştirilmiş bir versiyonu olan Şeylerin Doğası Üzerine adlı şiirinin 1417'de yeniden keşfedilmesinden sonra gerçekleşti. Ancak Lucretius'un atomculuk ve ateizm arasındaki bağlantıya yaptığı vurgu, kitabını başlangıçta kabul edilemez kıldı. İronik bir şekilde, Epikürcü atomculuğun yeniden itibar kazanması, Rahip Pierre Gassend'i, 1592 ila 1655 sayesinde oldu. Gaz sendi, atomların ebedi olduğunu, sadece Tanrı ebedidir, ve kendi kendine hareket ettiklerini, Tanrı onları hareket ettirmiştir, reddetti, insan ruhunun maddesizliğini ve ölümsüzlüğünü savundu ve ardından görünmez parçacıkları ve hareketlerini temel açıklayıcı ilki olarak kullanan kapsamlı bir dünya sistemi kurdu. Onun sistemi ve benzerleri mekanik felsefe olarak adlandırıldı. Mekanik felsefe, tüm duysal niteliklerin ve olayların, görünmez derecede küçük madde parçalarının, atom, korpuskül veya sadece parçacık olarak adlandırılan, büyüklüğü, şekli ve hareketinden kaynaklandığını savunur. Katı mekanik filozoflar, her şeyin yapıldığı tek bir madde türü olduğunu ve yalnızca bu tek elementin minik parçacıklarının farklı şekil, boyut ve hareketlerinin, algıladığımız madde ve özelliklerin çeşitliliğini sağladığını savundular. Nitelikleri göz ardı edip niceliklere önem veren Galileo, sıcak ve soğuk, renkler, kokular ve tatlar gibi çoğu niteliğin aslında var olmadığını, yalnızca minik parçacıkların duyu organlarımızı nasıl etkilediğinin sonucu olduğunu savundu. Galileo ve daha sonraki mekanik filozoflar için, Tek gerçek nitelikler birincil nitelikler parçacıkların büyüklüğü, şekli ve hareketliliğiydi. Diğer tüm nitelikler ikincildi, yalnızca algılayanda var oluyordu, algılananda değil. Mekanikçi için sirke, yalnızca keskin ve sivri parçacıklarının dili batırması nedeniyle ekşi görünür. Dil dışında ekşiliğin hiçbir anlamı yoktur. Gülün kırmızı görünmesinin tek nedeni, parçacıklarının yansıyan ışığı değiştirme biçimi ve bu değiştirilmiş ışığın gözlerimiz üzerindeki etkisidir. Gülün hoş kokusu, çiçeğin yaydığı ve havada burnumuza ulaşan, koku alma organına çarparak hareketler üreten ve bu hareketler beyne iletildiğinde koku duyusuna dönüştürülen parçacıkların bir karışımından kaynaklanır. Bu bakış açısı, duysal niteliklerin nesnelerde gerçek bir varlığa sahip olduğunu ve nesnenin doğasını ve etkilerini açıklamada çok önemli bir rol oynadığını savunan Aristotelesçi dünya görüşüne temelden karşıdır. Bu sistem iki anlamda mekanikti. Birincisi, etkiler yalnızca mekanik temasla oluşuyordu tıpkı taşa çekiç vurmak veya bilardo toplarının çarpışması gibi. Uzaktan etki veya empati gücüne yer yoktu. İkincisi, dünya ve içindeki nesneler hatta Descartes'ın geniş çapta etkili mekanik felsefesindeki bitkiler ve hayvanlar bile makineler olarak kavramsallaştırılmıştı. Mekanik filozoflar dünyayı karmaşık bir saat mekanizmasına benzetiyorlardı o dönemin devasa mekanik saatlerinde gizli dişliler, ağırlıklar, kasnaklar ve kaldıraçlar görünür kolları döndürüyor, çanları çaldırıyor, figürleri dans ettirip eğildiriyor ve mekanik horozları öttürüyordu, Hepsi mükemmel bir düzen ve düzenlilik içinde. Dünyanın makinesi, Maçayla Mundi, terimi Lucretius'a kadar uzanır ve orta çağda evrenin karmaşık düzenliliğini ifade etmek için kullanılmıştır, ancak bu yazarlar için Maçayla daha çok çerçeve veya kumaş gibi bir anlama geliyordu ve yaratılışın çeşitli parçalarının birbirine bağımlılığını ifade ediyordu. Mekanik felsefeciler ise bu imgeye bir otomat, yani yapay ama canlı bir varlığın hareketlerini mekanik olarak taklit eden bir şey anlamı kazandırdılar. Mekanik bakış açıları, o dönemin artan teknolojik yeteneklerini yansıttı ve dünyanın kavramsallaştırılmasını canlı biyolojik modellerden cansız makinelere doğru kaydırdı. Bu bakış açısı, Tanrı'nın kendisinin bile yeniden kavramsallaştırılmasına yol açtı. Bir geometrist, kimyager veya mimar yerine, Tanrı giderek bir mekanikçi veya saatçi olarak, yani dünyayı tasarlayan ve bir araya getiren bir teknisyen olarak görülmeye başlandı. Özellikle 17. yüzyılın sonlarında İngiltere'de yerleşen bu imge, günümüzdeki akıllı tasarım tartışmalarının nihai temelini oluşturmaktadır. Erken modern dönemde, teoloji ve doğa felsefesi birbirine sorunsuz bir şekilde karışırken, bilimsel ve dini kavramlar el ele büyüdü ve gelişti, her biri diğerini etkiledi ve ona yanıt verdi. Mekanik filozoflar ilkelerini tüm doğal olaylara uygulamaya çalışırken, özellikle Aristotelesçileri hayal kırıklığına uğratan ve doğal büyünün temelini oluşturan, gizli nitelikleri, sempatiyi ve uzaktan etkiyi açıklamak zorlu bir görevdi. Mekanistlerin tercih ettiği çözüm, Görünmez maddesel akıntılara bir cisimden diğerine etki taşıyan parçacık, buharlarına başvurmaktı. Örneğin, ateş bir cismi uzaktan ısıtabilir çünkü alevden hızla hareket eden ateş parçacıkları çıkar ve cisme çarpar. Diğer açıklamalar daha yaratıcı çözümler gerektiriyordu. Descartes, mıknatısların sürekli bir vida şeklinde parçacık akışı yaydığını öne sürerek manyetik çekimi açıkladı. Demirde vida şeklinde gözenekler bulunduğunu varsaydı, bu nedenle, mıknatıs tarafından yayılan parçacıklar demirin gözeneklerine girer ve içlerinde döner, böylece demiri mıknatısa daha yakın, vidalar. Hatta kanlı bir manzaradan uzaklaşma refleksi bile, gözleri yaralayan keskin parçacıkların akışı temelinde açıklandı. Robert Boyle, mekanik felsefeye sadece adını vermekle kalmadı, aynı zamanda onu özellikle kimya ile birleştirerek, Kimyanın dünyanın işleyişini ortaya koyma konusundaki özel yeteneğini fark etti. Boyle, 17. yüzyıl kimyasının dört ana alanını da takip etti, krizopoya, krizopoyetik altın üretimi, tıp, ticaret ve doğa felsefesi. Felsefe taşının yapım sırrını büyük bir hevesle aradı ve yardım sunabilecek gizli üstadlarla iletişime geçmeye çalıştı. Taşın kullanımına tanık olduğunu ve kurşundan ürettiği altını test ettiğini iddia etti ve 1689'da transmutasyonu yasaklayan bir İngiliz yasasının yürürlükten kaldırılmasından sorumlu oldu. Özellikle yoksulların yardımına yönelik değerli olan daha ucuz kimyasal ilaçlar topladı, tıbbi bakım ve ilaçlar o zamanlarda bugün olduğu gibi aşırı pahalıydı. Ayrıca kimyanın ticaret, iş ve imalatın iyileştirilmesi gibi faydalı amaçlara yönelik uygulanmasını savundu. Belki de en ünlü yönüyle, kimyayı dünyayı incelemenin en iyi yolu olarak savundu ve kimyanın statüsünü yükseltmeye çalıştı. Boyle, arkadaşlarının boş ve aldatıcı bir çalışma olarak gördüğü kimyaya kendini adadığını, çünkü mekanik filozofların öne sürdüğü parçacık sistemleri için en iyi kanıtı sağladığını açıkladı. Örneğin, güherçilenin hem sabit bir tuz hem de uçucu bir asidik sıvı üretebileceğini ve ikisinin birleştirilmesinin güherçileyi nasıl yeniden oluşturabileceğini deneysel olarak gösterdi. Vardığı sonuç, bileşik maddelerin parçalara ayrılıp, tıpkı bir makinenin parçaları gibi, orijinal maddeyi yeniden oluşturmak için tekrar bir araya getirilebileceğiydi. Boğ, parasılsızçuluğun çoğunu reddetmiş olsa da, bu tür yeniden bütünleşmeler, kendi tabiriyle, spagiraya'ya çarpıcı bir benzerlik gösterir ve aslında Boyle, fikirlerini hem krizopoya hem de kimyatri geleneğinin uzun süredir devam eden bir geleneği üzerine inşa etmiştir. Mekanik felsefe 17. yüzyılın sonuna doğru etkisini yitirdi. Boyle'un kendisi de, aşırıya kaçmasının determini ZM, materyalizm ve ateizme yol açabileceğini fark edince bu felsefeye olan hevesini kaybetti. Eğer dünya sadece çarpışan parçacıklardan oluşan bir dizi olsaydı, özgür irade veya ilahi takdir için yer kalmazdı. Eğer tanrı bir saatçi ise, dünyayı çalıştırıp sonra terk mi etti, yoksa usta bir mekanikçiden daha az yetenekliymiş gibi düzenli olarak yeniden mi ayarlamalıydı? Kimyacılar katı bir mekanik felsefeden etkilenmediler, her gün gördükleri çok çeşitli özellikler, farklı şekillerdeki parçacıklara sahip tek bir madde türü gibi basit kavramlarla açıklanamaz görünüyordu. Yaşam süreçleri de basit mekaniğin belirli bir noktanın ötesinde açıklayamayacağı kadar karmaşıktı. Son olarak, Newton'un çekim kuvvetleri, bir tür uzaktan etki, mekanik bir açıklamaya indirgenemezdi. Newtonculuğun zaferi aslında katı mekanizmaların yenilgisi anlamına geliyordu. Evrimleşen Aristotelesçilik bu bölüm boyunca Aristoteles ve Aristotelesçilik birçok eleştiriye maruz kaldı. Nitekim, bilimsel devrimin bir yorumu, her şeyin ölü bir skolastik Aristotelesçiliğin reddiyle ilgili olduğu yönündedir. Ancak bu görüş, skolastikçiliğin esnekliğini ve sürekli evrimini göz ardı etmektedir. 17. yüzyılın çeşitli, yeni, felsefelerinin savunucuları Aristotelesçiliği sert bir üslupla karikatürize edip eleştirirken, Diğer doğa filozofları bu, Aristotelesçi, çerçeve içinde kaldılar ve sistemi güncellemeye ve verimli bir şekilde çalışmaya devam ettiler. Ne geç orta çağda ne de erken modern dönemde, Aristotelesçi, veya, skolastik, olmak, Aristoteles'in kendisinin yaptığı her iddiaya inatla bağlı kalmak anlamına gelmiyordu. Aristoteles'in en büyük öğrencisi Theophrastus bile, Hocasıyla birkaç noktada aynı fikirde olmayarak Aristotelesçi geleneği sürdürdü. Orta çağda doğa filozofları evrensel olarak Aristoteles'e atıfta bulunmuşlardır, ancak çoğu zaman bu, kendi araştırmaları için bir başlangıç noktası olmuştur ve bu araştırmalar sıklıkla Aristoteles'in vardığı sonuçlara aykırı düşmüştür. Rönesansa gelindiğinde ise birçok farklı ve hatta çelişkili Aristotelesçi görüş ortaya çıkmıştır. Deneysel ve matematiksel yaklaşımlar, Aristoteles'in kendi çalışmalarının temel unsurları değildi, ancak 17. yüzyıl Aristotelesçileri için giderek daha önemli hale geldi. Cizvitler, Aristotelesçi bir doğa felsefesini sürdürmeye yönelik açık bir bağlılığın en net örneğini sunar, ancak Vixioli ve Grimaldi gibi birçok kişi, Galilei kinematiği ile ilgili kapsamlı deneyler yaptı ve Aristoteles'e açıkça aykırı fikirler ve bulgular benimsedi. Benzer şekilde, Nicolo Cabeo, 1586 ila 1650, Gilbert'ın manyetik deneylerinin Kopernik yanlısı yorumunu reddetti, ancak Cabeo'nun mıknatısla yaptığı deneyler de aynı derecede kapsamlıydı. Yüzyılın sonuna doğru, Cizvitler, Gassendi ve Descartes tarafından ortaya konan parçacık ve mekanik görüşlerin çoğunu, ancak, Aristotelesçi, bir çerçeve içinde benimsedi. Savunucuları için skolastisizm, doğayı incelemede ilerlemenin yararlı ve esnek bir yöntemi olarak kaldı, mutlaka bir sonuçlar bütünü olarak değil. 17. yüzyılın birçok yeniliğine karşı muhafazakar bir duruş sergileseler de, bilimsel devrime aktif olarak katıldılar ve katkıda bulundular. Bilimsel devrimde kesin olan şey, Aristotelesçiliğin, geç ortaçağda karşılaşmadığı ciddi ve radikal olarak farklı rakipler edinmesidir. Erken modern dönem boyunca, manyetik, kimyasal, matematiksel, doğal büyülü, mekanik ve diğerleri gibi yeni dünya görüşleri, meydan okuyucular ve makul alternatifler olarak ortaya çıkarken, skolastisizm yeni materyal ve fikirleri, Aristotelesçi, bir çerçeveye dahil etmeye çalıştı. Çeşitli dünya sistemlerinin savunucuları arasındaki devam eden tartışmalar, yalnızca zengin bir polemik gösterisine değil, Aynı zamanda yeni ve tercihen kapsamlı bir doğa felsefesi kurma konusundaki acil zorluğa yönelik geniş bir yelpazede eklektik yanıtlara da yol açtı. Modern bakış açımızdan, erken modern dönemde gelişen temel sorular ve yöntemlere ilişkin görüş ve yaklaşımların geniş çeşitliliğini veya giderek artan sayıda doğa filozofunun dünyalarını keşfetme ve her şeyi anlamlandırmaya çalışmak için bazıları küçük, Bazıları büyük sistemler geliştirme verimliliğini ve coşkusunu hayal etmek zordur. Bu, 16. ve 17. yüzyıllar döneminin aslında, devrimci olmasının önemli yollarından biridir. Bölüm 5. Mikrokosmos ve Yaşayan Dünya Ayın ötesindeki dünya ve ayın altındaki dünyaya ek olarak, erken modern dönem düşünürlerinin dikkatini çeken üçüncü bir dünya daha vardı, insan vücudunun mikrokosmosu veya küçük dünyası. Erken modern dönem hekimleri, anatomistler, kimyagerler, mekanistler ve diğerleri, içinde yaşadığımız bu canlı dünyaya odaklandılar. Gizli yapılarını araştırdılar, işlevlerini anlamaya çalıştılar ve sağlığını korumanın yeni yollarını bulmayı umdular. İnsan vücudunu karakterize eden yaşam, onu doğal olarak dünyadaki yaşamın geri kalanıyla flora ve faunasıyla birbirine bağlar. Bu canlıların kataloğu, Sadece keşif yolculukları sayesinde değil, aynı zamanda sıradan nesnelerde hayal edilemeyecek karmaşıklıkta dünyaları ve bir damla suyun içinde yeni yaşam dünyalarını ortaya çıkaran mikroskobun icadı sayesinde de bilimsel devrim sırasında patlama yaşadı. İlaç, hekimin ilk önceliği insan vücuduydu ve tıp, yüksek ortaçağ ve erken modern dönem boyunca hem sosyal hem de entelektüel açıdan yüksek bir öneme sahipti. Hukuk ve teoloji ile birlikte tıp, üniversitenin üç yüksek fakültesinden birini oluşturuyordu. 1500'lerde öğretilen tıp bilgisi, eski Yunan ve Roma öğretilerinin temelinde, ortaçağ Arap ve Latin deneyimi ve yeniliklerinin birikimiydi. Galen, Hipokrat ve İbn Salina veya Avicena, yaklaşık 980.037, başlıca otoriteleriydi ve humoral teori temellerini oluşturuyordu. Hümoral teori, vücut sağlığının sadece çeşitli organların düzgün işleyişine değil, aynı zamanda vücutta bulunan dört hüm veya sıvı arasında, kan, balgam, sarı safra ve kara safra, bir dengeye, yani mizaca da bağlı olduğunu savunuyordu. Bu dört hümör, Aristoteles'in dört elementiyle eşleşiyor ve temel niteliklerinin eşleşmelerini paylaşıyordu. Hekimin rolü, belirli diyetler, günlük rejimler ve ilaçlar reçete ederek doğanın hümoral dengeyi yeniden kurmasına yardımcı olmaktı. Bu ağırlıklı olarak galenik tıp, ters tedaviler, prensibiyle çalışıyordu. Yani, bir hastanın, hala galenik olarak adlandırdığımız, aşırı balgamdan, soğuk ve ıslak hümör, kaynaklanan, soğuk algınlığı, varsa, dengeyi yeniden sağlamaya yardımcı olmak için sıcak ve kuru yiyecekler ve ilaçlar verilmelidir. Ateş için ise soğuk ve ıslak ilaçlar, soğuk banyolar veya belki de fazla kanı ve onun sıcak özelliğini çekmek için kan alma işlemi gereklidir. Ay ötesi dünya ile insan vücudu arasında var olduğuna inanılan birçok ilişki, erken modern dünyanın bağlantılılığını güzel bir şekilde göstermektedir. Makrokozmos'un mikrokozmos üzerindeki etkisi, bu etkileşimin ayrıntıları sürekli tartışılsa bile, büyük ölçüde sorgulanmamıştır. Bu nedenle astroloji hem teşhis hem de tedavide önemli bir rol oynamıştır, muhtemelen astrolojinin başlıca uygulama alanı kehanet değil, tıp olmuştur. Her vücut organı bir burç işaretiyle eşleşmiş ve özellikle nitelikleri bakımından kendisine benzeyen gezegenin etkilerine karşı hassas olmuştur. Örneğin, soğuk ve nemli bir organ olan beyin, soğuk ve nemli bir gezegen olan aydan en çok etkilenir. Bu nedenle, beyin rahatsızlığı olan birine bugün bile ay hastası, Latince'de ay anlamına gelen luna kelimesinden veya daha yaygın olarak aylı denir. Bu nedenle, bir hastalığın başlangıcındaki gezegen konumlarını bilmek, hekimin mevcut çevresel etkileri anlamasına veya vücudun potansiyel olarak etkilenen kısımlarını belirlemesine yardımcı olarak teşhis yardımcı olabilir. Dahası, her insanın doğumda o zamanki hakim gezegen etkileriyle belirlenen benzersiz bir mizah oranına, ten rengi olarak adlandırılır, sahip olduğu kabul edilirdi, bu, her hastanın kendi özel ten rengine geri döndürülmesi gerektiği anlamına gelir. Erken modern tıpta tek beden herkese uymuyordu. Tıbbi tedaviler her hastaya özel olarak uyarlanmalıydı, aynı hap herkeste kullanılamazdı ve tedaviye paralel olarak belirli bir diyet ve rejim izlenmeliydi. Bu nedenle bir hekim, hastanın ten rengi hakkında bilgi edinmek için doğum haritasını inceleyebilirdi. Hipokrat'ın kritik günler fikrine göre, yani bir hastalığın ilerleyişi sırasında hastanın iyileşmesi için başarıyla aşılması gereken kriz noktaları olduğu düşüncesine göre, Astrolojik hesaplamalar tıbbi tedavilerin zamanlamasına da yardımcı olabilirdi. Teşhis ayrıca idrar muayenesine de dayanıyordu taşınabilir referans çizelgeleri, hastaların idrarının rengi, kokusu, kıvamı ve hatta tadı ile bu göstergelerin çeşitli rahatsızlıklarla ilişkisine dair tablolar sağlıyordu. Nabzın hızı, ritmi ve gücü içinde aynı şey geçerliydi. Tıbbi tedavi yöntemleri, en azından lisanslı hekimler arasında, bilimsel devrim sırasında dramatik bir şekilde değişmedi. Yeni fikirler ve keşiflere yanıt olarak yavaş bir evrime rağmen, Galen ve Hipokrat tıbbının özü 18. yüzyıla kadar devam etti, astrolojik teşhisler 17. yüzyılda azalmaya başlasa da. Bu süreklilik, hem tıp fakültesi müfredatının istikrarını hem de muhafazakarlığı teşvik eden tıp loncası veya lisanslama yapısını yansıtmaktadır. Bu nedenle yenilikler genellikle lisanslı hekimlerin dışından geliyordu. Bununla birlikte, hekimlerin sıkı bir şekilde lisanslanması yalnızca şehir merkezlerinde mümkündü. Çoğu yerde, az veya hiç resmi tıp eğitimi almamış çeşitli şifacılar insanların sağlığıyla ilgileniyor ve lisanslı hekimlerden çok daha fazlaydı. Neredeyse her ev sahibi, aile ve komşuları için ev ilaçlarının bir listesini tutuyordu. Eczacılar, hem basit hem de hazırlanmış ilaçları kolayca erişilebilir hale getirerek, neredeyse herkesin egzotik ve bazen tehlikeli ilaçları bile hazırlayabilmesini sağlıyordu. Ameliyatlar, hekimlerden daha düşük statüye ve daha az resmi eğitime sahip bir grup olan berber cerrahlar tarafından gerçekleştiriliyordu. Çeşitli ilaçlar ve tedaviler sunan ruhsatsız hekimler olan, ampirik hekimler, Londra, Paris ve diğer büyük merkezlerden yasaklanmalarına yönelik sık sık yapılan girişimlere rağmen, en iyi işlerini şehirlerde buluyorlardı. Modern tıp uygulamalarının tam aksine, bazı tedaviler sözleşmeli olarak yapılıyordu yani hekimin ücreti başarısına bağlıydı. Paracelsiyani ZM ve 17. yüzyılda Helmontiani ZM gibi radikal yeni tıbbi yaklaşımlar, genellikle tıp kurumuna doğrudan meydan okuyarak, ruhsatsız uygulayıcılar tarafından daha hevesle benimsendi. Bununla birlikte, tıbbın yeni kimyasal yaklaşımları, 1518'de kurulan Londra Kraliyet Hekimler Koleji gibi profesyonel kurumların uygulamalarına ve resmi farmakopilere yavaş ama istikrarlı bir şekilde girdi. Fransa'da, Paris'teki muhafazakar Galenci Tıp Fakültesi ve Montpellier'deki Paraselsian yanlısı fakülte, kimyasal ilaçların riskleri ve faydaları konusunda 10 yıllarca süren bir mücadele verdi. Bu çatışma aynı zamanda, kraliyet ailesine mensup, merkeziyetçi ve ağırlıklı olarak Katolik Parisliler ile Taşralı, çoğunlukla Protestan Montpellierliler arasındaki fay hatlarını da yansıtıyordu. Zehirli bir mineral olan Antimon'un tıbbi kullanımı üzerine yaptıkları en hararetli tartışma, ancak 1658'de 14. Louis'nin bir askeri sefer sırasında hastalanması ve kraliyet hekimlerinin geleneksel tedavilerine yanıt vermemesi üzerine, Yerel bir hekim tarafından verilen şarap içindeki antimonun neden olduğu kusma ile iyileşmesiyle sona erdi. Bundan sonra Paris Tıp Fakültesinin, bu parasılsuz kusturucu şarabın kullanımını yasallaştırmak için oy kullanmaktan başka çaresi kalmadı. Anatomi Anatomi, erken modern dönemde önemli bir gelişme gösterdi. Galen, antik çağda anatominin önemini vurgulamış olsa da, Romalılar ölü bedenlerin diseksiyon yoluyla tahrip edilmesini sosyal ve ahlaki açıdan kabul edilemez bulmuşlardır. Bu nedenle galen maymunları ve köpekleri diseksiyon yoluyla incelemiş ve bulgularını analoji yoluyla insanlara aktarmıştır. Yine de, gladyatörlerin hekimi olarak görev yaptığı süre boyunca zaman zaman açıkta insan iç organlarını gördüğünden şüphe yok. Antik çağda insan diseksiyonu sadece Mısır'da yapılıyordu. Muhtemelen çünkü mumyalama uygulaması nedeniyle vücudu açıp organlarını çıkarmak orada zaten yaygın bir uygulamaydı. Ancak geç orta çağda, Padua ve Bolonya gibi İtalyan tıp okullarında insan diseksiyonu standart hale geldi. Yaklaşık 1300 yılına gelindiğinde, tıp öğrencilerinin eğitimlerinin bir parçası olarak insan diseksiyonunu gözlemlemeleri zorunlu hale geldi. Katolik kilisesinin insan diseksiyonunu yasakladığına dair 19. yüzyıl efsanesinin hiçbir dayanağı yoktur. İnsan diseksiyonu çoğunlukla ceset kıtlığı nedeniyle engellenmiştir. Saygın kişiler kendi bedenlerinin veya akrabalarının bedenlerinin bir kalabalık önünde sergilenmesine ve parçalanmasına izin vermeyeceklerinden, otopsiler genellikle idam edilmiş suçluların, çoğunlukla yabancıların, cesetlerinin bulunmasına bağlıydı. 16. yüzyılın başlarında, özellikle İtalya'da insan anatomisine olan ilgi büyük ölçüde arttı ve bu ilgi, Andreas Vesalius'un, 1514 ile 64, 1543 yılında, Kopernik'in Devrimler Üzerine adlı eseriyle aynı yıl yayımlanan anıtsal eseri, insan vücudunun yapısı üzerine ile doruk noktasına ulaştı. Flanders'ta doğan Vesalius, Padua'da eğitim gördü ve tıp doktoru unvanını aldıktan bir gün sonra orada cerrahi öğretmeni oldu. İnfazları uygun bir şekilde zamanlayan bir yargıcın yardımıyla, soğutma veya koruyucu madde olmadığı için cesetlerin hemen diseksiyonu gerekiyordu ve Salyus birçok dikkatli diseksiyon gerçekleştirdi. Galen ve diğer yazarların hatalarını not etti ve insan vücudunun bölümlerini artık sadece işlevsel olarak değil, yapısal olarak da yeni şekillerde gruplandırdı. Tishayn'ın atölyesindeki sanatçıların becerilerinden yararlanan Vesalius, ayrıntılı anatomik çizimlerin üretimini denetledi ve bunlar, her bir illüstrasyonu ve anatomik özelliği büyük bir ayrıntıyla açıklayan metnin yer aldığı kitabının ana özelliğini oluşturdu. Böylesine zengin resimli bir kitabı basmak, matbaa olmadan imkansız olurdu. Yine de, bu gösterişli kitap pahalıydı ve bu ve Salyus'u öğrenciler için daha ucuz bir versiyon üretmeye teşvik etti, böylece fikirleri, keşifleri ve düzenleme ilkeleri geniş kitlelere ulaştı. Anatomiye olan ilginin artması, önce Padua'da, 1594, ardından Leiden'de, 1596, Bologna'da, 1637, ve başka yerlerde anatomi tiyatrolarının inşasına yol açtı. Tıp öğrencilerine eğitim vermek amacıyla inşa edilmiş olsalar da, özellikle Kuzey Avrupa'dakiler, geniş halktan da ilgili, veya moda düşkünü, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Diseksiyonlar yalnızca insan cesetleri veya tıp okullarıyla sınırlı değildi. 17. yüzyılda bilimsel toplulukların yükselişiyle birlikte, hayvan diseksiyonları faaliyetlerinin önemli bir parçası haline geldi. 1670'ler ve 1680'lerde, Genç Paris Kraliyet Bilimler Akademisi, 14. Louis'nin hayvanat bahçesinde ölen egzotik hayvanların cesetlerini aldı, bunlar arasında deve kuşu, aslan, bukalemun, ceylan, kunduz ve deve de vardı. Bunlardan sonuncusunu incelerken, Akademi Başkanı Claude Pero, 1613 ila 88, Neşter'le kendini yaraladı ve Resulting enfeksiyondan öldü. 1650'ler ve 1660'larda Oxford'da ve daha sonra Londra'daki Kraliyet Cemiyetinde, birçok araştırmacı sadece ölü değil, özellikle köpekler olmak üzere canlı hayvanları da inceledi, bu deneyler modern okuyucunun kaldıramayacağı kadar korkunçtu, Boylun kendisi bile bunlardan rahatsızı olmuştu. Bu deneyler, sinirlerin, tendonların, akciğerlerin, damarların ve atardamarların gerçek işleyişini öğrenmeyi amaçlıyordu. Genellikle, vücuttaki hareketlerini ve fizyolojik etkilerini gözlemlemek için çeşitli sıvıların enjekte edilmesini ve bazen bir türden diğerine kan naklini, hatta sağlıklı koyunlardan doğrudan kan nakli yapılarak hasta insanları iyileştirme girişimlerini de içeriyorlardı. Kan ve vücut sıvılarının hareketine olan bu ilgi, kısmen William Harvey'in, 1578 ila 1657-1628'de yayınlanan kan dolaşımı hakkındaki argümanlarından kaynaklanmıştır. Galene göre, venöz ve arteriyel sistemler ayrı birimlerdir. Karaciğer sürekli olarak koyu renkli ve kan üretir ve bu kan damarlar aracılığıyla vücuda besin olarak dağıtılır. Bu kanın bir kısmı kalbe çekilir ve burada sağ ve sol ventrikülleri ayıran dokudaki veya septumdaki gözeneklerden geçer. Orada, akciğerlerden pulmoner artır yoluyla çekilen hava, onu parlak arteriyel kana dönüştürür ve bu kan daha sonra arteriyel sistem aracılığıyla vücudu besler. Hiçbir kan kalbe geri dönmez. Ancak 16. Yüzyıl anatomistleri, galenin sisteminde sorunlar buldular. Septumdaki gözeneklerin varlığını sorguladılar ve pulmoner arterin hava değil, kanla dolu olduğunu buldular. Bu gözlem, daha küçük dolaşım, önerisine yol açtı, ve kan kalpten akciğerlere geçer, sonra vücuda akmadan önce kalbe geri döner. Harvey, Padua Üniversitesi'nde dönemin en büyük anatomistleriyle, özellikle de damarlarda bulduğu, Verfleri tanımlayan Girolamo Fabrizio da Couépendent, 1537 ile 1619 ile çalıştı. Harvey daha sonra bu keşfin kendisini kanın daha geniş bir dolaşımını düşünmeye sevk ettiğini belirtti. Harvey, kalbin pompaladığı kan hacminin bir şekilde yeniden dolaşıma sokulmadığı takdirde vücudun kan stoğunu birkaç dakika içinde tüketeceğini fark etti. Kan akışını seçici olarak durdurmak için bağlar kullanarak, Deneysel olarak, daha büyük dolaşımı, yani kalbin kanı birbirine bağlı atardamar ve toplardamar sistemleri aracılığıyla dairesel olarak pompaladığını ortaya koydu. Harvey, kanın dairesel hareketini tatmin edici buldu, çünkü bu, mikrokozmosun, Aristoteles'in en mükemmel olarak kabul ettiği doğal dairesel hareketiyle makrokozmik gökleri taklit ettiği anlamına geliyordu. Gerçekten de Harvey Aristotelesçi yaklaşımları ve yöntemleri sürdürdü ve kısmen Aristoteles'in onlara verdiği merkezi rol nedeniyle kalbe ve kana odaklandı. Bu da Aristoteles'in bilimsel devrimdeki sürekli öneminin bir başka örneğidir. Bununla birlikte Harvey atardamarları toplar damarlara bağlayan küçük kılcal damarları tespit edemedi. Bu yapılar Harvey'in ölümünden sadece 4 yıl sonra Kurbağaların şeffaf akciğer dokularında akciğer toplar damarını akciğer atardamarına bağlayan minik damarlardan kanın hareketini gözlemleyen Marcelo Malpighi, 1628 ila 94 tarafından ilk kez görüldü. Malpighi, benzer damarların vücut boyunca atardamarları toplar damarlara bağladığını varsaydı. Bu gözlemi yapmak için Malpighi, nispeten yeni bir icat olan mikroskobu kullandı. Mikroskopi, mekanizma ve üretim 17. yüzyılın başlarında mikroskobun kökenleri belirsizdir, ancak kız kardeşi teleskop gibi, yeni bir dünyayı ortaya çıkardı ve yeni fikirler doğurdu. Galileo, küçük nesneleri büyütmek için teleskobuna benzer bir cihaz kullandı, ancak mikroskop kullanılarak yapılan ilk çizimler, 1625 yılında Francesco Stelouche ve Federico Jesse tarafından yapılan ve arıyı amblem olarak kullanan Barberini ailesinin üyesi Papa VIII. Urban'a ithaf edilen arı çalışmalarında ortaya çıktı. 1660'larda Robert Hooke, bit gibi küçük böceklerden, dom kristallerine ve mantarın ince yapısına kadar her şeyi incelemek için geliştirilmiş bir mikroskop yaptı, mantarı, manastır yaşam alanlarına benzemelerinden dolayı, hücreler olarak adlandırdığı odacıklara bölünmüş olarak buldu. Delf'te bir kumaşçı ve haritacı olan Anthony van Leeuwenhoek, 1632 ila 1723, en basit ve en güçlü büyüteçleri icat etti. Tek mercek olarak minik küresel bir cam boncuk kullanarak 500'den fazla mikroskop inşa etti ve diğer tüm yazarlardan daha fazla mikroskobik gözlem yayınladı. İnsan ve hayvan menisinde, solucanlar, kanda kan hücreleri ve bunların genç bir yılan balığının kuyruğundaki kılcal damarlardan geçişi, Diş pilağında bakteriler ve gölet suyunda ve bitkisel madde infüzyonlarında sürü halinde bulunan, hayvancıklar, gibi inanılmaz çeşitlilikte nesneleri mikroskoplarına tabi tuttu. Spermatozoa keşfi, hayvan ve bitki üremesinin doğası üzerine canlı bir tartışmaya yol açtı. Liu kendisi, her spermatozoanın içinde veya bazı çağdaşlarına göre her yumurtanın içinde yeni bir yavrunun minik bir versiyonunun bulunduğu fikri olan ön oluşumculuğu destekledi. Karşıt görüş olan epigenesis ise embriyonik yapının sıfırdan ve gebelik sırasında ardışık aşamalarda üretildiğini savunuyordu. Ön oluşumculuk, özellikle mekanik filozoflara hitap ediyordu çünkü üremeyi basit bir mekanik büyüme meselesine indirgiyordu minik bir organizma, yeni maddeyi özümseyerek büyüyordu. Bu nedenle epigenetikçilerin amorf maddeyi meni ve, veya adet kanı veya yumurta sıvısını organize ve farklılaşmış bir embriyoya dönüştürmek için gerekli gördüğü maddi olmayan hayati güçleri terk etti. Epigenetikçi Harvey, tavuk yumurtalarını gelişimlerinin çeşitli aşamalarında açarak, önce kanın oluştuğunu gözlemledi ve bunu, yaşamın ve yavruların oluşumuna rehberlik eden hayati bir ruhun merkezi olduğuna dair kanıt olarak kabul etti. Ancak ön oluşumculuk, yeni organizmanın minik formunun aslında nerede ve ne zaman başladığı sorusunu gündeme getirdi. Birkaç kişi, gelecek tüm nesillerin, Tanrı tarafından yaratılan bir türün ilk neslinin içinde, birbiri içinde yer aldığını öne sürdü. Mikroskobun canlı bedenlerdeki görünüşte mekanik yapıları ortaya çıkarması, özellikle mekanistleri heyecanlandırdı ve buna bağlı olarak 17. yüzyılın sonlarındaki mikroskop uzmanlarının çoğu mekanistti. Harvey'in kan dolaşımı teorisini kısmen kalbi bir pompa mekanik bir cihaz olarak nitelendirdiği için benimsediler, Harvey'in kendisi bir mekanist olmaktan çok uzaktı ve karmaşık canlı sistemleri mekanik prensiplere indirgemeye çalıştılar. Örneğin Floransa'da Giovanni Alfonso Borelli, 1608 ila 79, hayvan hareketini basit makineler açısından analiz etti, kemikleri, tendonları ve kasları kaldıraçlar, destek noktaları ve halatlar, Vücut sıvılarını ve damarları ise hidrolik ve tesisat olarak kavramsallaştırdı ve böylece biyomekanik olarak adlandırılan alanı başlattı. Londra'da Nehemiah Guru, 1641 ila 1712, bitkilerin gizli anatomik yapılarını araştırarak bitki fizyolojisinin kurulmasına yardımcı oldu. Hatta bazı mekanistler, Geliştirilmiş mikroskopların atomların, şekillerinin ve hareketlerinin doğrudan gözlemlenmesine olanak sağlayacağını ve böylece mekanik felsefesinin temel açıklayıcı ilkelerinin doğrudan gözlemlenebileceğini umuyorlardı. Mikroskopik gözlemler diğer tüm gözlemler gibi çelişkili yorumlara açıktı. Spermatozoa'ların keşfi ön oluşumculuğu destekleyecek şekilde yorumlanabilirken, sayısız canlı yaratığın durgun suda kendiliğinden ortaya çıkması canlı yaratıkların cansız maddeden ortaya çıkabileceği şeklindeki yerleşik kendiliğinden oluşum kavramlarını güçlü bir şekilde destekledi, bu da, canlı yapıların başlangıçta şekilsiz maddeden ortaya çıktığı şeklindeki epijenik fikri destekledi. Yüzyıllar öncesinde, çoğu doğa filozofu, basit yaşam formlarının belirli koşullar altında kendiliğinden ortaya çıktığını varsaymıştı çürüyen bir boğa leşe arıları, çamur solucanları, çürüyen et kurtçukları üretmişti. 1660'larda Medici Sarayı'nda gerçekleştirilen bir dizi ünlü deneyde, Francesco Redi, 1626 97 et örneklerini çürümeye bıraktı, bazıları ağ veya bezle örtülü, diğerleri açık havada. Açık havada bırakılanlarda kurtçuklar oluşurken, sineklerin erişimi engellendiğinde hiçbir kurtçuk ortaya çıkmadı. Çoğu geriye dönük olarak, kesin, olarak görülen deney örneğinde olduğu gibi, Reddy'nin deneyleri de kendiliğinden oluşum inancını hemen ortadan kaldırmadı. Çünkü sonuçlara dair başka açıklamalar da sunulabiliyordu, ve sunuldu, ve Reddy'nin kendisi de bazı böceklerin örneğin meşe mağazısı arısı gibi doğrudan bitki maddesinden üretilebileceğini kabul etti. Modern bilim insanları kendiliğinden oluşum inancına genellikle alaycı bir şekilde yaklaşsalar da, Tanrı'nın mucizevi müdahalesiyle ilk yaşam formunun özel bir yaratımına inanmayan herhangi bir modern bilim insanının, sonuç olarak cansız maddeden yaşamın kendiliğinden oluşumuna inanması gerektiğini belirtmekte fayda var. Ne mikroskop ne de canlı sistemlere dair mekanik bakış açısı beklentileri karşılamadı. Mevcut malzeme ve optik sistemler göz önüne alındığında, büyütme ve çözünürlük sınırlarına kısa sürede ulaşıldı. Mikroskobik inceleme, canlı sistemlerde o kadar büyük bir karmaşıklık ortaya koymuştu ki, mekanik açıklamalar, oluşumlarını veya işleyişlerini açıklamak için giderek yetersiz görünmeye başladı. Ancak mekanik yaklaşımlar en büyük popüleritesini korurken bile, daha vitalist modeller de gelişti. Aslında, 17. yüzyılda cansız ve canlı arasındaki ayrım hiç de net değildi ve birçok düşünür mekanik ve vitalist sistemleri melezleştirdi. Örneğin, az sayıda mekanikçi, canlı sistemlerde canlandırıcı bir ruhun varlığını inkar edecek kadar katıydı. Böyle bir ruh, Hristiyan teolojisindeki maddesiz, ölümsüz insan ruhu gibi olmak zorunda değildi, aksine çeşitli varlıklarda çeşitli biçimlerde veya seviyelerde var olduğu düşünülüyordu, modern okuyucular için belki de, yaşamsal ruh, terimi kavramı daha iyi ifade eder. Bu kavramlar, üç ruh seviyesi öneren Aristoteles'e kadar uzanmaktadır, bitkilerde büyümeyi ve besinlerin özümlenmesini denetlemekten sorumlu bitkisel bir ruh, hayvanlarda, duyuları ve hareketi yöneten ek bir duysal ruh, insanlarda ise, bitkisel ve duysal ruha ek olarak, düşünceyi ve aklı yöneten akılcı bir ruh bulunur. Birçok kişi için, mekanik prensipler belirli bedensel işlevleri ve yapıları açıklayabilse de, organizmanın bir bütün olarak organizasyonu ve sürdürülmesi bilinç ve farkındalıktan bahsetmeye bile gerek yok ruhun işlevleriydi. Helmontçuluk, belki de 17. yüzyılda ortaya çıkan en kapsamlı yeni tıp sistemi, Flaman Soylusu, hekim, kimyager ve doğa filozofu John Baptista Van Helmont'un 1579-1644 ila sistemiydi. Van Helmond, kimya, tıp, teoloji, deney ve pratik deneyimi tutarlı ve son derece etkili bir sistemde birleştirdi. Otobiyografik ifadeleri, geleneksel öğrenimden duyduğu memnuniyetsizliği ve bilimsel devrim dönemi düşünürlerine özgü yeni bilgi arayışını dile getirir. Luayn Üniversitesi'ne gittiğini, ancak hiçbir şey öğrenmediğini hissettiği için diplomasını reddettiğini anlatır. Daha sonra cizvitlerle çalıştı ve kendini daha iyi hissetmedi. Ardından tıp doktoru oldu, ancak tıbbın temellerini çürük bulduğu için parasılsızçuluğa yöneldi, ancak bunun da çoğunu reddetti. Böylece Van Helmont, kendisini ateşle filozof olarak adlandırarak, geleneksel öğrenimden değil, kimyasal fırınlardaki deneylerden gelen bir eğitimle yeniden başlamaya çalıştı. Gerçekten de Van Helmont olağanüstü bir gözlemciydi ve yüzyıllar sonrasına kadar fark edilmeyen birçok hastalığın kökenini, belirtilerini ve ilerleyişini tanımladı. Van Helmont Aristoteles'in dört temel unsurunu ve parasususun tria primasını reddederek bunun yerine suyun her şeyin tek temel unsuru olduğunu iddia etti. Bu fikir bilinen en eski Yunan filozofu Thales'e dayanmakla kalmayıp, daha da önemlisi Van Helmont için. Tanrı'nın ruhunun dünyayı sular üzerinde kuluçkaya yatarak yarattığı yaratılış 1 bölü 2'ye de dayanıyordu. Belçikalı filozof, bu fikri deneysel olarak doğrulamaya çalıştı, en ünlüsü, 200 kilo toprağa 5 kiloluk bir söğüt fidanı dikip 5 yıl boyunca sulayarak yaptığı deneydi. Bu sürenin sonunda ağaç 164 kilo ağırlığındaydı, ancak toprak neredeyse hiç ağırlık kaybetmemişti, bu nedenle Van Helmont, ağacın tüm bileşiminin yalnızca sudan oluştuğu sonucuna vardı. Van Helmont'a göre, yaratılışta dünyaya ekilen semina, tohumlar, suyu tüm maddelere dönüştürme gücüne sahiptir. Bu tohumlar, fasulye gibi fiziksel tohumlar değil, görünmez hayati ilke gibi yumurta sarısının sıvısını civciv haline getiren maddesel olmayan düzenleyici ilkelerdir. Ateş ve çürüme, tohumları ve düzenleyici güçlerini yok ederek maddeleri, Van Helmont'un, gaz, kaos kelimesinden ve maddenin üçüncü hali için kullandığımız kelimenin doğrudan kaynağı, olarak adlandırdığı hava benzeri maddelere dönüştürür. Böylece yanan kömür ve fermente bira boğucu bir gaz sylvestris açığa çıkarır ve yanan kükürt pis kokulu bir gaz sulfuris açığa çıkarır. Atmosferin soğuk bölgelerinde, bu gaz tekrar ilkel suya dönüşerek yağmur olarak düşer ve böylece Van Helmont'un doğa ekonomisinde suyun ardışık dönüşümlerinin döngüsünü tamamlar. Parasıl susa benzer, ancak ondan daha sofistike olan Van Helmont, bedensel süreçlerin temelde kimyasal olduğunu savundu. Sindirimden sorumlu mide suyunun asitliğini fark etti ve 17. yüzyılın en ağrılı hastalıklarından biri olan böbrek ve mesane taşlarının nedenini ve tedavisini bulmak için vücut sıvıları, özellikle de idrar üzerinde analizler yaptı. Ancak kimyasal süreçler tek başına yaşam süreçlerini açıklamak için yeterli değildi, bunlar, bedene yerleşmiş ve Arkeus adı verilen yarı ruhsal bir varlık tarafından yönlendirilmelidir. Van Helmont'a göre, Arkeus bedensel işlevleri düzenler ve yönetir. Hastalık, görevlerini yerine getiremeyen zayıflamış bir Arkeustan kaynaklanır, bu nedenle tıbbi tedavi Arkeus'u güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Buna göre, Van Helmont, Galenik ten rengi, dört mizah ve iyileştirme yöntemleri kavramlarını reddetti. Veba gibi hastalıkların, mizah dengesizliğinden değil, Vücudu istila eden ve dönüştüren dışsal hastalık tohumlarından kaynaklandığını söyledi. Güçlü bir Archeus bu tohumları dağıtabilir, ancak zayıf olanın yardıma ihtiyacı vardır. Hem Galen tıbbında hem de Helmont tıbbında hekimin rolünün her zaman doğal süreçlere yardımcı olmak olduğunu, asla onları saptırmak veya vücut üzerinde kontrol kurmak olmadığını unutmayın. Van Helmont, ayrıca hastanın zihinsel ve duygusal durumunun rolünü vurguladı ve hayal gücünün vücutta fiziksel değişikliklere neden olabileceğini iddia etti. Helmontçu fikirler birçok hekimi, fizyologu ve kimyageri derinden etkiledi. Canlı sistemlere ilişkin mekanist ve vitalist anlayışlar uzlaşmaz değil, aksine bir sürekliliğin iki ucuydu, birçok hekim ve doğa filozofu ara pozisyonları benimsedi. Çağdaşı Van Helmont gibi gaz de, maddeyi yeni biçimlere dönüştürebilen güçlü ilkeler olarak tohumları öne sürdü. Ancak Van Helmont'un tohumları maddesiz iken, gaz tohumları madde üzerinde mekanik olarak etki eden, ilahi olarak organize edilmiş, fiziksel atomların özel kombinasyonlarıydı. Gerçekten de, mekanist ve vitalist spekülasyonlar 18. Yüzyılda George R. Stahl'ın, 1659 ila 1734, kimyasal dönüşümlerin mekanik doğasını vurgulayan ancak canlı sistemleri organize etmek ve yönetmek için hayati güçlere duyulan ihtiyacı da vurgulayan hibrit tıp sistemleri üretti. Belki de 18. yüzyıl tıbbının, özellikle pedagoji alanında en etkili sesi olan Herman Boerhaave, 1668 ila 1738, 17. yüzyıl doğa felsefesinin çeşitli yönlerini bir araya getirdi. Leiden Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp ve kimya profesörü olan Boerhaave, hem Hipokrat'ın iyileştirme yöntemlerini, çevre ve hasta bireyselliğini vurgulayan, hem de tıp eğitiminde kimyanın önemini güçlü bir şekilde savundu. Tıp ve bedene yaklaşımı, Boyle'un mekanik felsefesi, Newton'un fiziği ve Van Helmont'un, tohumlarının yönlerini birleştirdi. Boerhaave'nin tıp eğitimindeki reformları Avrupa'nın büyük bir bölümünde benimsendi, bu nedenle bazen, Avrupa'nın öğretmeni, olarak anılırdı, ve 18. yüzyıl tıbbında meydana gelecek önemli değişiklikler için temel oluşturdu. Bitkiler ve Hayvanlar Bitki ve hayvan bilimi çalışmaları günümüzde botanik ve zooloji olarak adlandırdığımız alanlar 16. ve 17. yüzyıllarda muazzam bir şekilde genişledi. Bu tür materyallerin geleneksel metinsel kaynağı, Roma'daki genel kitle için Yunan bilgisini toplama ve yaygınlaştırma girişiminde bulunan yaşlı pilininin, Milattan sonra 23 ila 79, derlediği devasa doğa tarihinden kaynaklanan ansiklopedi geleneğiydi. Bitkiler ve hayvanlar hakkındaki ansiklopedik bilgiler, ortaçağ bitki kitaplarını ve hayvan kitaplarını doldurdu ve bu format bilimsel devrime kadar devam etti. En ünlülerinden biri, yüzlerce gravür içeren Konrad Gesner'in. 1516 ile 65, beş ciltlik hayvanlar tarihidir. Bununla birlikte, bu tür birçok cilt, modern okuyuculara garip gelebilir. Çünkü çeşitli türler hakkındaki doğa bilimsel ve betimleyici ayrıntıları, antik çağlardan beri her hayvan veya bitki etrafında birikmiş edebi, etimolojik, incilsel, ahlaki, mitolojik ve metaforik anlamlarla harmanlarlar. Tavus kuşunun gururundan bahsetmeden, yılanın Adem'in düşüşündeki aldatıcı rolünden bahsetmeden, muz bitkisinin, yaya yollarında yetişen yaygın bir bitki, İsa'nın iyi bilinen yolunun nasıl simgelediğinden bahsetmeden hiçbir anlatım tamamlanmış sayılmaz. Bitkiler ve hayvanlar izole türler olarak değil, zengin anlam ve gönderme ağları içinde sunulur. Hem doğal nesneler hem de katmanlı anlamlar dünyasının vizyonuna bağlı sembollerdir, aynı anda hem gerçek hem de mecazi, okunacak sembolik mesajlarla dolu bir dünya. Sonuç olarak, tek boynuzlu at, ejderha ve çeşitli canavarlar gibi efsanevi hayvanlar bile bilinen yaratıklarla birlikte anlatılır, bu, yazarların onların yeryüzünde dolaştığına inanmalarından değil, fiziksel dünyada var olup olmadıklarına bakılmaksızın, edebi dünyadaki varlıkları sayesinde anlam taşımalarından kaynaklanır. Modern okuyucular bu tür metinleri, eski moda, saf dillik içeren veya, bilimsel olmayan önemsiz bilgilerle, dolu bulabilirken, orijinal okuyucu kitlesi muhtemelen modern botanik veya zoolojik betimleyici metinleri kısır ve insanlıktan garip bir şekilde kopuk bulacaktır. Erken modern dönemin iki gelişmesi, bu sembolik geleneği başka yönlere kaydırdı. Bunlardan ilki tıbbın bitkisel ilaçları tanımlama ihtiyacıydı. Hümanist bilginler Yunan tıp metinlerini canlandırmaya, düzenlemeye ve yayınlamaya devam ettikçe, bu metinlerde bahsedilen tıbbi bitkileri tanımlamak ve onları doğada bulmaya yardımcı olmak giderek daha gerekli hale geldi. Bu nedenle eski metinler ile 16. yüzyıl tarlalarında yetişenler arasındaki boşluğu dolduran yeni bitki kitaplarına talep vardı. Bu görevi başarmak için Yeni bitki kitapları sadece yaygın isimleri eski Yunan isimleriyle ilişkilendirmekte kalmadı, aynı zamanda bunların doğru, doğalcı resimlerini de sağladı. Vesalius'un Tişay'ın atölyesinden sanatçılarla işbirliği yaptığı gibi, 16. yüzyılın yeni nesil botanikçileri de Otto Brunfels'in bitkilerin canlı resimleri 1530-6 ve Leonhard Fuchs'un bitkilerin tarihi 1542 gibi, hayattan çizilmiş kapsamlı resimler içeren bitki kitapları üretmek için sanatçılarla çalıştı. İkinci gelişme ise Avrupa ufuklarının genişlemesiydi. En dar düzeyde, Dioscorides gibi eski otoriteler çoğunlukla Akdeniz bitkilerini tanımlamış ve Kuzey Avrupa türlerini tanımamıştır, bu nedenle klasik bir soy ağacına sahip olmayan bitkilerin açıklamalarını sağlamak gerekli hale gelmiştir. Aynı sorun, ancak çok daha büyük ölçekte, özellikle Amerika kıtasında, Avrupa dışındaki yolculuklarda ilk kez karşılaşılan sayısız bitki ve hayvan açısından da mevcuttu. Patates, mısır ve domates gibi gıda bitkileri, cizvit kabuğu, sıtma tedavisinde kullanılan kinin kaynağı olan kinin, gibi tıbbi bitkiler ve oposum, jaguar ve armadillo gibi yeni hayvanlar, Avrupalıların bildiği flora ve fauna kataloğunu büyük ölçüde artırmıştır. Bu yeni gelenlerin birikmiş bir karşılık ve sembolik ağları yoktu ve bu nedenle geleneksel bitki kitapları ve hayvan kitaplarının formatına sığdırılamıyorlardı. Yeni dünyadan gelen raporların çoğunun ilk ulaştığı İspanya'da, kral tarafından bilgileri düzenlemekle görevlendirilenler, Pilini gibi klasik modellere dayalı yerleşik ansiklopedik yöntemlerden vazgeçmek zorunda kaldılar. Bunun nedeni sadece yeni bulguların eski kategorileri geçersiz kılması değil, Aynı zamanda yeni bilgilerin amansız akışı nedeniyle bilgiyi kapsamlı bir şekilde düzenlemenin imkansız hale gelmesiydi. Yeni dünyadaki İspanyollar, çoğunlukla dini tarikatların üyeleri olarak, yerli bitkileri, hayvanları ve tıbbi uygulamaları kaydetmek için çabaladılar ve bazen resimli metinler üretmek için yerli bilginlerle işbirliği yaptılar. Bazen, yeni dünyanın pilinizi olarak adlandırılan Jos de Acosta, 1539 ila 1600, Peru'da 5 kolej kurmanın yanı sıra, Avrupa'da geniş çapta yayınlanan, çevrilen ve referans gösterilen bir Latin Amerika doğa tarihi yazan bir cizvit rahibiydi. 1570'te Kral II. Philip, doktoru Francisco Hernandez'i özellikle yeni dünyanın şifalı bitkilerini aramak için bir sefere gönderdi. Hernandez, çoğunlukla Meksika'da olmak üzere 7 yılını bitkileri kataloglayarak ve yerli şifacılardan özelliklerini sorarak geçirdi, bu sırada bir grup yerli sanatçı, 6 ciltlik yeni İspanya bitkileri ve hayvanları, yaklaşık 3000 bitki ve düzinelerce hayvanı tanımlar, için resimler üretti. Klasik sınıflandırma şemalarına yeni bitkiler eklemenin imkansızlığından dolayı hayal kırıklığına uğrayan Hernandez, yeni bir botanik taksonomi oluşturmak için yerel isimleri bile benimsedi. Bu sırada, Meksika'daki Tileytolco'da bulunan Colegio de Santa Cruz'da Aztek yardımcıları ve bilgi kaynaklarıyla çalışan Fransisken rahip Bernardino de Sahagun, 1499 ila 1590, Aztek kültürü, gelenekleri, toplumu ve dilini anlatan, hem İspanyolca hem de Nahuil dilinde uzun bir eser olan yeni İspanya'daki şeylerin genel tarihini kaleme aldı. İspanya'da ise hekim Nicholas Monards, 1493 ila 1588, yeni dünyadan onlarca türü tanımlayan Batı Hint adalarından getirilen şeylerin tıbbi tarihini derledi. Garcia de Orta, 1501 ila 68, ve Cristóvão da Costa, 1515 ila 94, gibi Portekizli bilginlerde Hindistan'da ve Güney ve Doğu Asya'nın diğer bölgelerinde buldukları tıbbi bitkiler ve yeni hayvanlar hakkında raporlar yayınladılar. Yeni ilaç arayışı, yeni bitkilerin incelenmesini ve dolayısıyla genellikle tıp okulları bağlamında botanik bahçelerinin kurulmasını tetikledi. Orta çağ boyunca manastırların bir parçası olan tıbbi bahçeler, bu temeli temel alarak pedagojik ve araştırma amaçlarıyla genişletildi. İlk botanik bahçeleri, 1540'larda Pisa ve Padua Üniversitelerinde ve 1568'de Bologna'da, tıbbi botanik alanında profesörlük kürsülerinin kurulmasıyla birlikte açıldı. Diğer tıp eğitim merkezleri de bunu izledi Valencia, 1567, Leyden 1577, Leipzig, 1579, Paris, 1597, Montpellier, 1598, Oxford, 1621, bunlardan sadece birkaçı. Bu bahçeler, türlerin tedavi edici özelliklerine, morfolojilerine veya coğrafi kökenlerine göre gruplandırıldığı, sıkı bir düzen içinde kuruldu. Tohumlar, kökler, çelikler ve soğanlar arandı, ticareti yapıldı ve takas edildi, böylece Avrupa genelindeki bahçelerde bulunan bitki çeşitliliği genişledi. Alışılmadık bitki yetiştiriciliği ve melezleme ilgisi özel kişilere de yayıldı ve bu durum, Hollanda'da 17. yüzyılda yaşanan ünlü, lale çılgınlığına, yol açtı, bu dönemde yeni zenginleşen burjuvaların servetleri nadir melezler edinmek için harcandı ve sanatçılar egzotik çiçekleri natürmortlarda ölümsüzleştirdi. Egzotik ve nadir olana duyulan yaygın ilgi, her türden doğal tarih örneğinin, merak kabinlerinde, toplanmasında kendini gösterdi. Bu koleksiyonlar bir anlamda müzelerin öncüsü olmakla birlikte, koleksiyoncularının gücünü, zenginliğini, bağlantılarını ve ilgi alanlarını sergilemek ve doğanın ve sanatın harikalarına hayranlık uyandırmak işlevi de görüyordu. Prensler, soylular ve bilginler, hem doğal eserler, botanik, zoolojik ve mineralojik örnekler, hem de yapay eserler, mekanik aletler, çarpıcı sanat ve el sanatları eserleri, etnografik ve arkeolojik objeler, içeren koleksiyonlar biriktirdiler. Ulisse Old Rowandi, 1522 ila 1605, bu tür koleksiyonların en eskilerinden birini derledi, bir kısmı hala Bolonya'da bulunmaktadır ve Ata Ana Siuskirher'in Romano'daki müzesine yaptığı rehberli tur, 17. yüzyılda Roma'yı ziyaret edenler için mutlaka görülmesi gereken bir etkinlikti. Dolap içindeki nesnelerin fiziksel düzenlemesi, nesneler arasındaki bağlantıları vurguluyordu, çoğu zaman aklımıza gelmeyecek bağlantıları. Böylece bu dolaplar, insan ve doğanın birbirine bağlı dünyalarının çeşitliliğini, harikalarını ve egzotik yönlerini tek bir odaya sıkıştırarak sergileyen ve sembolize eden birer mikrokozmos haline geldi. Bölüm 6. Bilim dolu bir dünya inşa etmek. Bilim, doğal dünya hakkında bilgi edinmek ve bu bilgiyi araştırmakla sınırlı değildir. Geç orta çağdan günümüze kadar, bilimsel bilgi giderek bu dünyayı değiştirmek, insanlara onun üzerinde daha fazla güç vermek ve hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz, doğal dünyadan giderek daha fazla kopuk görünen yeni dünyalar yaratmak için kullanılmıştır. Günümüzde giderek daha fazla insan, teknoloji tarafından inşa edilen yapay dünyayla o kadar çevrili hale geliyor ki, ona olan bağımlılıklarını ancak başarısız olduğunda fark ediyorlar ve kendilerini, ekinlerine yağmur yağmadığında çaresiz kalan ortaçağ çiftçisi gibi buluyorlar. Bu nedenle, modern insanlar genellikle doğal dünya bu yapay dünyaya rahatsız edici bir şekilde müdahale ederek kendini yeniden gösterdiğinde meteoritler veya güneş patlamaları uydu iletişimini kestiğinde, yıldırım çarpmaları elektrik enerjisini kestiğinde veya volkanik patlamalar uçak trafiğini durdurduğunda dehşete kapılıyorlar. Teknolojinin yaygınlaşması, son birkaç yüzyılda insanlığın günlük dünyasını diğer her şeyden daha radikal bir şekilde değiştirdi. Bu teknoloji patlaması, aynı anda bilimsel araştırmaya bağlıdır ve onu teşvik eder. 16. ve 17. Yüzyıllar, çağdaş sorunları ve ihtiyaçları ele almak için bilimsel çalışma ve bilginin uygulanmasına yönelik özel bir dönüşüme tanıklık etti. Yapaylık dünyası, Rönesans İtalya'sında iddialı yeni mühendislik projeleri manzarayı ve şehir manzarasını dönüştürdü. Kanallar ve su şebekeleri yeni topraklar kazandırdı ve içme suyu ile ulaşım yolları sağladı. Filippo Brunelleschi'nin 1377 ila 1446 katedral için yaptığı, yenilikçi inşaat teknikleriyle Floransa'ya yeni bir silüet kazandıran devasa çift kubbeli yapısı. Yeni şehir tasarımı, hümanistlerin sivil hayata verdiği önemi yerine getirdi ve yönetici prenslerin bilgeliğini ve gücünü ilan ederken, yeni surlarda onların çıkarlarını korudu. Genellikle olduğu gibi, bir yeni teknoloji diğerlerinin gelişimini tetikledi. 15. Yüzyılda barutun artan kullanımı ve taşınabilir bronz topların üretimiyle savaşın teknolojik dönüşümü, çağ surlarını işlevsiz hale getirdi, yükselen siperleri topçu ateşi için mükemmel hedefler oluşturuyordu. Bu nedenle yeni bir tahkimat sistemi geliştirilmesi gerekiyordu. Yeni tahkimat tasarımları geometrik prensiplerden yararlandı ve soyluların eğitiminin standart bir parçası haline geldi. 16. Yüzyıl İtalya'sında ve daha sonra başka yerlerde, acil pratik kaygılar ve prenslerin hırsları, antik çağın örnekleri Arşimet ve Vitruvius'un izinden giderek, pratik sorunları çözmek için giderek daha çok matematiksel prensiplere ve analize yönelen, bilgili mühendis ve mimarlardan oluşan bir sınıf ortaya çıkardı. Birikmiş el becerisine dayanan zanaatkarlar ile pratik işlerden uzak bilginler arasında yer alan bu yeni sınıf, Bilimsel devrimin temel bir özelliği olan, dünyanın incelenmesinde matematiğin giderek daha fazla kullanılmasının önemli bir zeminini oluşturdu. Leonardo da Vinci, 1452 ila 1519, bu, ara, grubun erken bir örneğidir, aynı şekilde 16. Yüzyılın ortalarındaki askeri mühendis Tartaglia'da, yüzyılın sonunda Galileo, bilgili mühendislerden ilham aldı ve yöntemler ödünç aldı. Hem pratiklik hem de antik çağları taklit etme hümanist arzusu, Roma şehrinin yenilenmesine ilham verdi. Papalık tarafından desteklenen projeler, antik su kemerlerini ve kanalizasyon sistemlerini araştırdı ve yeniden inşa etti. 4. yüzyıldan kalma harap haldeki Aziz Petrus Bazilikası, bugün orada bulunan devasa yeni bazilikayı inşa etmek için yıkıldı ve 16. yüzyılın en muhteşem mühendislik başarılarından birine, Vatikan dikili taşının taşınmasına yol açtı. Altı katlı bir bina yüksekliğinde ve 360 tondan fazla ağırlığında tek bir taştan oluşan dikili taş, birinci yüzyılda Romalılar tarafından dikilmişti. 1585'te, yeni Aziz Petrus Bazilikası dikili taşın üzerine doğru genişleyince, Papa Sixtus ve Eski Mısır taşını yeni bir yere taşımak için teklif çağrısında bulundu bu, 1500 yıl içinde bir dikili taşın ilk kez taşınmasıydı. Mühendis Domenico Fontana, 1543 ila 1607, bu görevi kazandı. Fontana, 75 atın ve 900 adamın gücüyle, 40 vinç, 5 adet 15 metrelik kaldıraç ve 13 kilometrelik halat kullanarak, demir iskeletle kaplı anıtı 30 Nisan 1586'da kaidesinden dik olarak kaldırmayı başardı. Bu işlem o kadar önemli kabul edildi ki, Papa, kaldıraçların ve vinçlerin en iyi şekilde çalışması için yeni tamamlanan Bazilika'nın bir bölümünün yıkılmasına izin verdi. Fontana daha sonra dikili taşı bir arabaya indirdi, bir geçitten taşıdı ve bugün Aziz Petrus Meydanı'nın odak noktası olan yerine yeniden dikti. Rönesans başarıları ve bunları destekleyen ekonomik ve askeri mekanizmalar, malzeme gerektiriyordu. Buna göre, 1460 ila 1550 dönemi, özellikle mineral kaynaklarının en zengin olduğu Orta Avrupa'da bir madencilik patlamasına tanık oldu. Ortaçağ madenciliği büyük ölçüde yüzey yataklarını kullanan küçük ölçekli bir faaliyetti. Ancak erken modern Avrupa'nın talepleri silah ve topçu için demir ve bakır, madeni para için gümüş ve altın daha organize, daha büyük ölçekli madenciliği ve daha iyi eritme ve arıtma tekniklerinin geliştirilmesini sağladı. Daha derin kuyular ve artan ölçekler, daha fazla mekanizasyon gerektiriyordu. Körükleri ve kaya kırma ekipmanlarını çalıştırmak için su çarkları, madenleri boşaltmak ve kuyuları havalandırmak için pompalar ayrıca iş gücünün daha iyi organize edilmesi gerekiyordu. Belki de madencilik üzerine en ünlü yazar olan Alman hümanist ve eğitimci Georgius Agricola, 1494 ila 1555 madencilik bilgisini organize etmeye ve geliştirmeye çalıştı. Agricola'nın devasa ve zengin resimlerle dolu Latince incelemesi metal şeyler üzerine Alman madencilik uygulamalarını klasik edebiyatla birleştirerek ve metalurji için Latince bir terminoloji oluşturarak aksi takdirde kirli bir girişim olan metalurjiyi yüceltmeyi amaçlıyordu. Agrikolanın resimlerinde tesadüfen gösterilen devrilmiş ağaçlar, duman ve akıntıların oluşturduğu manzara, bu tür teknolojik gelişmenin çevreye giderek artan maliyetlerle geldiğini vurgulamaktadır. Muhtemelen gerçek uygulayıcılar için daha faydalı olanlar, madencilik operasyonlarının denetçisi Lazar Erkır'ın yaklaşık 1530 ila 1594 Almanca kitaplarıydı kitapları, cevherlerin işlenmesi, metallerin analiz edilmesi ve asitler ve tuzlar da dahil olmak üzere kimyasal ürünlerin hazırlanmasıyla ilgili pratik deneyimlerle doludur. Bu ürünler arasında barutun önemli bir bileşeni olan güherçile de yer almaktadır. 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde patlama sona ermişti. Bu durum, Avrupa madenlerinin tükenmesi kadar Yeni dünyadan gelen metallerin metal fiyatlarını düşürmesi ve Avrupa madenlerinin işletilmesini daha az karlı hale getirmesiyle de sonuçlanmıştı. Yeni dünyanın vaadi, haritacılık ve navigasyonda gelişmeleri tetikledi. Geç ortaçağ navigasyon haritaları veya port olanlar, yalnızca belirli noktalardan pusula yönlerini gösteren rozetlerle kaplanmış kıyı şeritlerini gösteriyordu. Bu haritalar Akdeniz'de veya kıyı şeritleri boyunca nispeten kısa yolculuklar için yararlıydı ancak coğrafi bir bakış açısı sağlamak veya okyanuslar arası yolculuklar için uygun değildi. 15. yüzyılda yeniden keşfedilen Batlamyus'un 2. yüzyılda yazdığı coğrafya, haritalama için doğu-batı ve kuzey-güney çizgilerinden sırasıyla enlem ve boylam oluşan bir ızgara kullanılmasını tanımlıyordu. Waldseemüller'in haritası gibi 15. Yüzyılın sonlarına ait haritalar, kutuplara doğru yakınlaşan kavisli enlem ve boylam çizgileri kullanarak bu yöntemi benimsedi. Flaman haritacı Gerhardus Mercator, 1512 ila 1594 paralel boylam çizgilerinin düz enlem çizgilerini dik açılarla kestiği, günümüzde daha yaygın olan Mercator projeksiyonunu popülerleştirdi. Yüksek enlemlerdeki kara kütlelerini bolsa da, küresel dünyayı düz bir haritaya yansıtma yöntemi, en azından düşük enlemlerde, navigasyon açısından daha kolaydı ve İspanyol kozmograflar ve denizciler tarafından tercih ediliyordu. Orta çağdan beri yön ve enlem belirlemek için kullanılan pusula ve kadran gibi aletler navigasyonda kullanılıyordu, ancak boylamı belirlemek için güvenilir bir yöntem yoktu. Bu yetersizlik, gemiler Avrupa sularında veya karaya yakın kaldığı sürece ciddi bir sorun teşkil etmiyordu. Ancak okyanusları geçmek, doğru boylam ölçümleri olmadan tehlikeli bir girişimdi. Bir yerin konumunu belirlemek hem enlem hem de boylam gerektirdiğinden, boylam eksikliği haritacılar ve denizciler için o kadar ciddi bir sorun oluşturdu ki, bunu belirlemenin bir yöntemini bulmak dönemin en acil teknolojik sorunu haline geldi. Rakip denizci devletler İspanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere güvenilir bir yöntem geliştirebilen herkese büyük ödüller sundu. Zamanı belirlemek, boylamın anahtarıdır. İki yer arasındaki yerel saatteki her bir saatlik fark, 15 derecelik boylam farkına karşılık gelir, bu nedenle modern bir, zaman dilimi, yaklaşık 15 derece genişliğindedir. Peki, iki uzak yerdeki zamanı aynı anda nasıl bilebiliriz? Geminin kalkış yerinde ayarlanmış bir saat yanımızda götürüp, güneş veya yıldız gözlemleriyle belirlenen geminin bulunduğu yerdeki zamanla karşılaştırabiliriz. Ne yazık ki, erken modern saatler günde 20 dakikaya kadar bile güvenilir değildi. Galileo'nun sarkaçların salınım genliğinden bağımsız olarak sabit bir tempoda çaldığı gözlemi, zaman tutma için yeni bir düzenleyici önerdi. Ev hapsindeyken sarkaçla çalışan bir saat tasarlamaya başladı, ancak asla inşa etmedi. İlk çalışır sarkaçlı saati 1656'da Hollandalı Christiaan Huygens üretti ve bu da en azından karada kullanılan saatler için güvenilirlikte büyük bir sıçramaya yol açtı. Sallanan bir gemide sarkaçlı saatler doğru çalışmazdı. Bundan sonra Huygens ve Robert Hooke birbirinden bağımsız olarak yaylı saatlerle deneyler yaptılar ancak bunlar da gemilerde yeterince doğru sonuç vermedi. Yine de Hook'un yaylar üzerine yaptığı çalışmalar Bugün, Hooke yasası olarak bilinen, bir yayın uzaması ile kuvveti arasındaki ilişkiyi ortaya koymasına yol açtı, tıpkı Huygens'in çalışmalarının basit harmonik hareket yasalarının iyileştirilmesine yol açması gibi. Boylan problemi ise ancak 18. yüzyılda, İngiliz alet yapımcısı John Harrison tarafından geliştirilen ve denizde bile doğru zaman tutabilen yenilikçi kronometreler kullanılarak çözüldü. İnsan yapımı bir saate alternatif olarak göksel bir saat düşünülebilirdi, yani, bir referans noktasındaki gerçekleşme zamanı hesaplanıp, gözlemcinin bulunduğu yerdeki yerel zamanla karşılaştırılabilen astronomik bir olay. 16. yüzyıl İspanyol kozmografları, İspanyol imparatorluğundaki yerleşim yerlerinin boylamını belirlemek için ay tutulmalarının eş güdümlü gözlemlerini başarıyla kullandılar, ancak ay tutulmaları navigasyon için çok nadirdir. Bununla birlikte, Jüpiter'in dört uydusu daha sık tutulmalara uğrar en içteki uyduğu onun her 42 saatte bir tutulması olur ve Galileo bunları zaman ölçer olarak kullanmayı önerdi. Astronom John Domenico Cassini, 1625 ila 1712, bu fikri en kapsamlı şekilde araştırdı ve 1660'larda bu tutulmaların zaman çizelgelerini derledi. Ancak yine de, bu sistem karada işe yarasa da karasal haritaları düzeltmek için başarıyla kullanıldığı hareket halindeki bir gemiden tutulmaları teleskopla gözlemlemek pratik olmadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte, bu fikri test ederken gözlemciler, bazı tutulmaların tahmin edilenden birkaç dakika sonra gerçekleştiğini fark ettiler. Bu tutarsızlığın Jüpiter'in dünyadan en uzak olduğu zamanlarda en büyük olduğunu anlayan Danimarkalı doğa filozofu Ole Romer, 1644 ila 1710-1676'da ışığın sonlu bir hıza sahip olduğunu tutulmanın görünen gecikmesinin ışığın uzayda yolculuk süresinden kaynaklandığını öne sürdü ve hızının kabaca ölçülmesini mümkün kıldı. Bu birkaç örnek, teknolojik uygulama ve bilimsel keşfin nasıl ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu göstermektedir. Her biri diğerini yönlendirmiş ve geliştirmiştir. Saf, bilim ile, uygulamalı, bilim kavramı, 17. yüzyılda eğer herhangi bir yerde geçerliyse geçerli değildir. Bilimsel devrimin gelişmelerinin arkasındaki itici güç olarak pratik ihtiyaçların ister askeri, ister ekonomik, İster endüstriyel, ister tıbbi veya sosyopolitik olsun önemini küçümsemek, olayların gerçekte nasıl gerçekleştiğine dair yapay ve hatalı bir tasvir ortaya çıkaracaktır. Bilimsel keşiflerin pratik uygulamalarla ilişkilendirilmesi belki de en sık Sir Francis Bacon, 1561 ila 1626 ile ilişkilendirilir. Varlıklı bir ailede doğan, avukat olarak eğitim gören, parlamentoya seçilen, Lord Verulam olarak soylu unvanı alan ve sonunda İngiltere Lord Şansölyesi olarak atanan ve rüşvet suçlamalarıyla görevden alınan Bacon, hayatının büyük bölümünü iktidarın koridorlarında geçirdi. Buna göre iktidar ve imparatorluk kurma konusu nadiren aklından uzaktı. Doğal felsefi bilginin kullanılması gerektiğini savundu. Bu bilgi, insanlığın ve devletin iyiliği için güç vaat ediyordu. Döneminin doğal felsefesini verimsiz, yöntemleri ve hedefleri yanlış yönlendirilmiş, uygulayıcıları sözlerle meşgul olup işleri ihmal eden biri olarak nitelendirdi veya karikatürize etti. Gerçekten de, Bacon doğal büyünün metafizik temellerine şüphe yıl yaklaşsa da, büyüyü övdü çünkü doğal felsefeyi spekülasyonlar karmaşasından işler büyüklüğüne geri döndürmeyi öneriyor. Doğa felsefesi spekülatif değil, işlevsel olmalıdır, bir şeyler yapmalı, bir şeyler üretmeli ve insanlara güç vermelidir. Bacon, matba, pusula ve barut gibi teknolojik başarıları insanlık tarihinin en dönüştürücü güçleri olarak değerlendirmiştir. Sonuç olarak, Bacon, bilimlerin, sanatların ve tüm insan bilgisinin tamamen yeniden yapılandırılmasını talep etmiştir. Bacon'ın arzuladığı reform için metodoloji çok önemlidir. Bacon, kendiliğinden oluşan veya insan deneylerinin sonucu olan olguların gözlemlerinden oluşan geniş koleksiyonlar olan, doğa tarihlerinin derlenmesini savundu, buna doğayı alışılmış seyrinden çıkarmak adını verdi. Yeterli ham madde toplandıktan sonra, doğa filozofları bunları bir araya getirerek tümevarım yoluyla giderek daha evrensel ilkeler formüle edebilirlerdi. Önemli olan, erken teorileştirmeden, kendi içine kapanık spekülasyonlardan ve büyük açıklayıcı sistemler kurmaktan kaçınmaktı. Doğanın daha genel ilkeleri ortaya çıkarıldıktan sonra, bunlar verimli bir şekilde kullanılmalıydı. Ancak Bacon kaba bir faydacılığı savunmadı. Deneyler sadece meyve, pratik uygulama, verdiklerinde değil, aynı zamanda zihni ışık tuttuklarında da yararlıydı. Doğanın gerçek bilgisi hem, yaratıcının şanı hem de insanın durumunun iyileştirilmesi için hizmet ediyordu. Bacon, girişiminin amaçlarından birinin Britanya'yı güçlendirmek ve genişletmek olduğunu açıkça belirtse de ki ne birinci, Elizabeth ne de birinci, James, reform fikirlerine devlet desteği için yaptığı başvurulara yanıt vermemiştir daha geniş ölçekte Bacon, bu tür işlevsel bilginin amacını, yaratılışta Tanrı tarafından bahşedilen ancak Adem'in düşüşüyle kaybedilen doğa üzerindeki insan gücünü ve egemenliğini yeniden kazanmak olarak görüyordu. Bacon, doğa felsefesinin sadece yöntem ve hedeflerini değil, aynı zamanda kurumsal ve sosyal yapısını da ele aldı. Yalnız başına yapılan bilimsel çalışmaların eski ideallerinin, işbirlikçi ve toplumsal faaliyetlerle değiştirilmesi gerektiğinde ısrar etti. Gerçekten de, bilgi toplama programı muazzam bir emek gerektirecekti ve kendisi de bu tür toplamalara girişmesine rağmen, çok azını tamamlayabildi. Hayatının sonlarına doğru, reforme edilmiş doğa felsefesi ve yaratabileceği gelişmiş toplum vizyonunu, Yeni Atlantis, 1626 adlı ütopik bir masalda dile getirdi. Hikaye, Pasifik'te barışçıl, hoşgörülü, kendi kendine yeten, Hristiyan bir krallık olan Ben Salem adasını anlatır. Bu adanın mutlu durumu, sadece bilge krallığa değil, daha da önemlisi, şeylerin nedenlerinin ve gizli hareketlerinin bilgisine ve insan imparatorluğunun sınırlarının genişletilmesine, mümkün olan her şeyin gerçekleştirilmesine adanmış, devlet destekli bir doğa araştırma kurumu olan Süleyman Evi'nin çalışmalarına borçludur. Solomon'un evi üyeleri, iş bölümü ve hiyerarşik bir düzenleme ile de olsa, doğayı topluca incelerler, alt kademeler malzeme toplar, orta kademeler deney yapar ve yönlendirir, en üst kademeler ise yorumlar. Ben Salem'de, Bakoncu doğa filozofları, hükümet tarafından desteklenen ve devlete ve topluma hizmet eden saygın ve ayrıcalıklı bir sosyal sınıf oluştururlar. Bacon'ın vizyonu, 17. yüzyılda Avrupa'daki birçok doğa filozofu için, toplum içindeki değişen konumlarını müzakere ederken ilham kaynağı olmuştur. Bilimsel toplulukların yükselişi, günümüzde bilimsel araştırmalar birçok yerde gerçekleştirilmekte olup, bunların bazıları Süleyman'ın evinin bir veya daha fazla özelliğine benzerlik göstermektedir. Bilim insanları üniversitelerde, devlet, sanayi ve bağımsız laboratuvarlarda, büyük ve benzersiz aletlerin, teleskoplar veya parçacık hızlandırıcıları gibi, bulunduğu yerlerde, arazide veya araştırma istasyonlarında ve karakollarında, hayvanat bahçelerinde, müzelerde ve başka yerlerde çalışmaktadırlar. Bireysel bilim insanları, meslek örgütleri, bilimsel topluluklar ve akademiler, araştırma ekipleri, yazışmalar ve son zamanlarda internet aracılığıyla sosyal gruplar halinde bir araya gelmektedirler. Bilimsel araştırmalar için fonlar, devlet araştırma hibeleri, kurumsal araştırma ve geliştirme, üniversiteler ve özel hayırseverlikten gelmektedir. Bu üç özellik fiziksel mekan, sosyal alan ve himaye modern bilimin işleyişi için elzemdir. Bilimsel devrim sırasında bu özelliklerin kurulması, bugün bildiğimiz bilim dünyasının inşası için hayati önem taşımıştır. 17. yüzyıl boyunca ve 18. yüzyıla kadar Doğa filozoflarının çalışmaları giderek daha fazla resmileşmiştir. Bireyler, daha sonra ulusal bilim akademilerine dönüşen özel dernekler halinde bir araya gelmişlerdir. Mektuplar yoluyla yapılan bireysel bilgi alışverişi, basılı dergilere dönüştü. Kendi kendini finanse eden amatör ve üniversite tabanlı doğa felsefecilerine, ilk maaşlı profesyoneller de katıldı. Geç orta çağda, doğa felsefesi araştırmaları ağırlıklı olarak üniversitelerde, manastır ortamlarında ve çok daha az ölçüde birkaç prens sarayında gerçekleşti. Bu geleneksel faaliyet alanları 16. ve 17. yüzyıllarda da önemini korudu, ancak yeni mekanlarla desteklendi. Rönesans Hümanist Hareketi'nin temel unsurlarından biri, üniversitelerin dışında bilimsel çevrelerin kurulmasıydı. Bu çevrelerde, bilim insanları çalışmalarını benzer düşüncelere sahip kişilerle paylaştılar, destek, eleştiri ve tanınma aldılar ve zaman zaman himaye gördüler. Bu ilk gruplar çoğunlukla edebi veya felsefi nitelikteydi. Ancak 16. yüzyılın sonlarına doğru, doğa filozofları modeli genişleterek ilk bilimsel toplulukların ortaya çıkmasına yol açtılar. Bu tür toplulukların en eskileri İtalya'da kuruldu, 17. yüzyılda Avrupa'nın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar çok sayıda topluluk kuruldu. Ancak bunların çoğu yerel ve kısa ömürlü kaldı. En eski topluluklardan biri Academia dei Lincei, Vaşaklar Akademisi idi. Adı, başağın keskin bakışlı ve algılayıcı sembolik karakterine gönderme yapmaktadır. Akademi, 1603 yılında Roma'da, o zamanlar 18 yaşında bir Roma soylusu olan Prens Federico Jesse ve 3 arkadaşı tarafından kuruldu ve yaklaşık 30 yıl faaliyet gösterdi. Jesse, akademisini doğa araştırmasının karmaşık ve zahmetli bir iş olduğuna ve grup çalışması gerektirdiğine inanarak kurdu. Lince üyelerinin sayısı hiçbir zaman bir avuçtan fazla olmadı, ancak aralarında doğal büyünün savunucusu Giambattista della Porta, Galileo, Niels Stensen ve daha sonra Avrupa bilimsel bilgisini Çin'e getiren Cizvit misyoneri Joan Schreck de vardı. Lincey tarikatı, genellikle bağımsız olarak, ancak bazen de işbirliği yaparak, doğa felsefesinin tüm dallarında projeler yürüttü. Örneğin, Francisco Hernandez'in Meksika'ya yaptığı ve İspanya'dan İtalya'ya getirilen el yazmalarından yola çıkarak yeni İspanya'dan ilaçlar hazinesini, 1651, yayınlama yönündeki uzun süreli çabaları buna örnek gösterilebilir. Linsey Tarikatı, tıbbın yeni kimyasal yaklaşımlarını benimsedi, Galileo'nun çalışmalarını destekledi, 1613 tarihli güneş lekesi mektupları ve 1623 tarihli deneyce adlı eserleri Linsey'nin himayesinde yayınlandı ve mikroskop çalışmaları yaptı. Jesse'nin 1630'daki erken ölümü, Vinci liderinden ve Hamisinden mahrum bıraktı ve çöküşünü hızlandırdı. 1657 yılında, Prens Leopoldo de Medici'nin doğa felsefesine olan kişisel ilgisi sayesinde Florensa'daki Medici Sarayında Ekademia del Cimento kuruldu. Provando eri Provando, deneyerek ve tekrar deneyerek sloganı, grubun deneyler yapmaya odaklanmasını özetliyor. Medici Sarayı, Linsi'nin sahip olmadığı bir şey olan ortak çalışmalar için merkezi bir mekan sağladı ve Medici'nin imayesi sayesinde mali olarak faaliyetlerine devam etti. Birçok üye Galileo'nun takipçisiydi ve grup onun çeşitli araştırma projelerini ve yöntemlerini sürdürdü. Bununla birlikte, bu Floransa Akademisi üyeleri anatomi ve yaşam bilimlerinden matematik ve astronomiye kadar her şey üzerinde çalıştı ve özellikle Leopoldo'nun kendisinin de katıldığı barometre ve termometre gibi yeni aletlerin incelenmesine ve geliştirilmesine özel önem verdi. Redi, Malpighi, Borelli ve diğer birçok önemli İtalyan doğa filozofunun çalışmaları Cimento bünyesinde gerçekleştirildi. Üyeler arasındaki anlaşmazlıklar, birkaç önemli ismin ayrılması ve Leopoldo'nun kardinal olarak atanması nedeniyle Roma'da daha fazla zaman geçirmesi, Cimento'nun 1667'de kapanmasına yol açtı. 10 yıllık varlığı boyunca Cimento, doğanın deneysel olarak incelenmesine ortaklaşa kendini adayan gönüllü doğa filozofları birliğinin en görünür örneğini oluşturdu. Yüzyılın ortalarına doğru, bilimsel topluluklar alplerin kuzeyine yayıldı. 1652'de Almanya'da dört hekim, Akademia Naturai Kilo kurdu. Bu, Doğa Araştırmacıları Akademisi, ilk yıllarında çoğunlukla tıp ve kimya konularına odaklandı. 1662'de yayınlanan akademi tüzüğü, amaçlarını, Tanrı'nın yüceliği, şifa sanatının aydınlatılması ve bunun sonucunda insanlığa fayda sağlamak olarak ilan etti. Hızla büyüdü ve üyeler Almanca konuşulan topraklara geniş bir şekilde dağılmış olduklarından düzenli olarak bir araya gelemeseler de, Akademi, özellikle üyeler tarafından sunulan derlenmiş makalelerin yıllık olarak yayınlanması, 1672'den itibaren yoluyla onları sanal olarak birbirine bağladı. 1677'de Kutsal Roma İmparatoru I. Leopold, Akademiyi resmen tanıdı. 17. yüzyıldaki bu kuruluş, Sonraki yıllarda tıp ve yaşam bilimlerinin çok ötesine genişledi ve sonunda günümüzdeki Alman Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina'ya dönüştü. 1650'lerde Oxford Üniversitesi'nde, Deneysel Felsefe Kulübü olarak bilinen bir grup, doğal felsefe üzerine tartışmak, mekanik cihazlarla deneyler yapmak ve diseksiyonlar ile gösterileri gözlemlemek için Wadden Koleji'nde toplanmaya başladı. Christopher Ryn ve Robert Hooke ilk üyeler arasındaydı ve onlara Robert Boyle ve Yüzyıl Ortası İngiltere'sinin diğer önemli isimleri katıldı. 1660'da ikinci Charles'ın tahta geçmesinin ardından, bu kulübün birkaç üyesi, daha resmi bir kurumsal örgütlenme için tüzükler hazırlamak üzere diğerleriyle bir araya geldi ve 1662'de doğal bilginin geliştirilmesi için Londra Kraliyet Cemiyeti olarak Kraliyet Berat'ı aldı. Günümüze kadar kesintisiz varlığını sürdüren Kraliyet Cemiyeti, bilimsel toplulukların evriminde yeni bir aşamayı işaret etmektedir. Yazışmalarını sürdürdüğü Cimento gibi deneylerin toplu olarak yapılması merkeziydi, ancak Kraliyet Cemiyeti çok daha büyük, daha resmi bir örgüt olarak tasarlandı. Kısa süre içinde 200'den fazla üye seçildi, ancak İngiliz soyluları arasındaki seçimlerin çoğu entelektüel katkılardan ziyade mali katkılarla ilgili iyimser düşünceleri yansıtıyordu. Bacon'ı ve onun önerilerini açıkça model alan Kraliyet Cemiyeti, kendisi için kamusal ve sosyal amaçlar öngördü. Aslında, Kraliyet Cemiyeti, Süleyman'ın evini gerçekleştirme girişimi olarak görülebilir. İlk üyelerin çoğu, iç savaş yıllarında ütopik, eğitimsel ve girişimci projelerde yer almış ve bu amaçları cemiyete taşımışlardır. Mezhepsel ve siyasi bağlardan kesinlikle kaçınarak, doğal felsefede, hemen öncesindeki iç savaş yıllarının hizipçiliğinin üstesinden gelebilecek bir uzlaşma zemini bulmayı umdular. Üyeler, Londra'daki Grisham Koleji'nde düzenli toplantılar düzenleyerek deneyler yapıyor ve yeni sonuçlar ile gözlemler sunuyorlardı. Dönemin ve o zamandan beri, neredeyse her önemli İngiliz doğa filozofu üyeydi. Derneğin üyeliği kısa sürede İngiliz sınırlarının ötesine yayıldı ve o zamanlar olduğu gibi şimdi de üye seçilmek önemli bir prestij taşıyordu. İlk yıllarıyla bağlantılı belki de en önemli yenilik, derneğin sekreteri Henry Oldenburg tarafından 1665 yılında ilk bilimsel dergi olan Philosophical Transactions'ın kurulmasıydı. Başlangıçta Oldenburg'un özel bir girişimi olarak başlayan aboneliklerden geçimini sağlamayı boşuna umuyordu Transactions, daha sonra resmen Kraliyet Cemiyeti ile bağlantılı hale geldi. Oldenburg geniş bir yazışma ağı sürdürdü, bunun sonucunda bir keresinde casus olarak Londra Kulesi'nde hapsedildi ve böylece Avrupa genelindeki bilimsel gelişmeleri rapor edebiliyordu. Philosophical Transactions Yalnızca Kraliyet Cemiyeti'nin faaliyetlerini değil, yurtdışından gelen raporları ve bilimsel mektupları ve kitap eleştirilerini de yayınladı. Ağırlıklı olarak İngilizce yayınlanmasına rağmen, Avrupa bilim hayatı için hayati bir organ haline geldi; gözlemlerin yayınlandığı, bulguların duyurulduğu, önceliklerin belirlendiği ve tartışmaların yürütüldüğü bir yerdi. Newton'ın ışık, optik ve yeni teleskobu hakkındaki makaleleri Van Leeuwenhoek'in Hollanda'dan postayla gönderilen mikroskopik gözlemleri ve Malpighi'nin İtalya'dan gönderilen anatomik çalışmaları burada yayımlandı. Kuyruklu yıldızlar hakkındaki tartışmalar, canavarca doğumlarla ilgili raporlarla yarıştı ve Boyl'un nispeten kısa bir şey bildirmesi gerektiğinde bu dergide çeşitli konular yer aldı. İddialarına rağmen, Kraliyet Cemiyeti, Erken dönem bilimsel topluluklarının ortak sorunlarıyla boğuştu, önemli üyelerin kaybı, mali sıkıntılar ve himaye eksikliği. Bunun sonucunda birçok büyük projesi başarısızlıkla sonuçlandı. Üyelerin büyük çoğunluğu pasifti ve aidatlarını düzensiz veya hiç ödemiyordu, kraliyetin cemiyete verdiği tek hediye ise kraliyet sıfatıydı. Ticaretin geliştirilmesine yönelik Bakoncu projesi, esnafın kendi uzmanlıklarını paylaşma konusundaki anlaşılabilir isteksizliği nedeniyle başarısız oldu. Doğa felsefesi çevreleri dışındaki İngiliz tepkisi de daha iyi değildi. Cemiyet, üyeleri ve faaliyetleri, Thomas Shedwell'in birçoğu 1676 adlı oyununda alaya alındı ve kamu yararına yönelik iddiaları, Jonathan Swift'in Gulliver'in seyahatleri, 1726, adlı eserindeki Laputa'ya yolculuk ile acımasızca parodileştirildi. Oldenburg'un 1677'deki ölümü, felsefe işlemlerinin bir süreliğine durmasına neden oldu ve Boyle'un 1691'deki ölümü de derneğin en aktif ve cömert üyesinin kaybı anlamına geldi. 1672'den beri üye olan Newton, 1703'te derneğin başkanı oldu ve o zamana kadar İngiltere'nin en önde gelen doğa filozofu olarak tanınıyordu. Prestiji, örgüte yeni bir soluk getirdi, ancak kendi çıkarlarını öne çıkaran çalışmaları tercih etme eğilimi, derneğin faaliyetlerinin eski genişliğini daralttı. Bununla birlikte, dernek 18. yüzyılın ortalarında sağlam bir şekilde kuruldu ve o zamandan beri faaliyetlerine devam etmektedir. Aşağıdan yukarıya doğru kurulan Kraliyet Cemiyeti'nin aksine, Paris Kraliyet Bilimler Akademisi yukarıdan aşağıya doğru kuruldu. Bu akademi, 14. Louis'nin Maliye Bakanı Jean-Baptiste Colbert'ın, 1618-83 fikriydi. Colbert, hem Güneş Kralını sanat ve bilimlerin hamisi olarak yüceltmeyi hem de bilimsel faaliyetleri devlete faydalı olacak şekilde merkezileştirmeyi amaçlıyordu, bu, Louis'nin uzun saltanatını karakterize eden Fransa'nın daha geniş kapsamlı merkezileşmesinin bir parçasıydı. Akademi ilk toplantısını 1666'da, Hollanda'dan getirilen Christian Huygens başkanlığındaki 20 akademisyenle gerçekleştirdi. Haftada iki kez kral kütüphanesinde bir araya geliyorlar, ortaklaşa çalışmaları bekleniyordu, bu her zaman sorunsuz gitmiyordu ve maaş ile araştırma desteği alıyorlardı. Fransızlar böylece Bacon'ın vizyonunu kendi yurttaşlarından çok daha iyi gerçekleştirdiler. Kraliyet fonlaması karşılığında, akademisyenlerden devlet sorunlarına bilimsel çözümler bulmaları bekleniyordu. En yüksek maaş alan iki üyenin Huygens ve Cassini'nin Boylam sorunu üzerinde çalışırken Fransa'ya getirilmiş olmaları tesadüf değildir. Akademisyenler ayrıca Versay'da ve Fransa genelinde su kalitesini test ettiler, yeni projeleri ve icatları değerlendirdiler, kitapları ve patentleri incelediler, kraliyet matbaasında ve başka yerlerde teknik sorunları çözdüler ve Fransa'nın ilk doğru haritasını çıkardılar. Son girişim, Fransa'nın daha önce düşünüldüğünden daha küçük olduğunu ortaya koyarak, 14. Louis'nin kendi akademisyenlerinin, tüm düşmanlarının başaramadığı şeyi başararak krallığının boyutunu küçülttüğünü söylemesine yol açmıştır. Ancak devlete hizmetlerine rağmen akademisyenlerin özellikle kendileri için belirledikleri bitki ve hayvanların kapsamlı doğa tarihleri de dahil olmak üzere birçok büyük ortak proje için bolca zamanları vardı. Kraliyet himayesi akademisyenlere çalışma alanları da sağladı. Paris'in o zamanki banyolarında bir kimya laboratuvarı, bir botanik bahçesi ve bir astronomik gözlemevi. 1672'de tamamlanan Paris gözlemevi Başlangıçta tüm akademi için bir yuva olarak tasarlanmıştı, ancak daha sonra yalnızca astronomların alanı haline geldi. Papa'nın hizmetinden Paris'e büyük bir maaş ve yeni gözlemevinin kontrolüyle cezbedilen astronom John Domenico Cassini, bina tamamlanmadan önce oraya yerleşti. O ve ondan sonraki üç kuşak Cassini, gözlemevini Avrupa'nın en önemli astronomi kurumu haline getirdi. Kuzey-Güney merkez çizgisi, 200 yıl boyunca Boylam'ın yaygın olarak ölçüldüğü dünyanın başlangıç meridyenini işaret ediyordu, tak ki 1884'te Greenwich'ten geçen çizgi bu önceliği ele geçirene kadar. Greenwich Kraliyet Gözlemevi, Paris Gözlemevi'nden kısa bir süre sonra, 1675'te, özellikle, seyir ve astronomiyi mükemmelleştirmek için yerlerin Boylam'ını belirlemek amacıyla kurulmuştu. Kraliyet fonları ayrıca Paris Akademisi'nin yurt dışına bilimsel keşif gezileri göndermesine olanak sağladı astronomik gözlemler için Guyana, Nova Scotia ve Danimarka'ya, botanik örnekler toplamak için Yunanistan ve Levant'a ve özellikle 18. Yüzyılın başlarında, dünyanın kesin şekli için Kartezyen ve Newtoncu tahminleri test etmek amacıyla Güney Amerika ve Laplanda gözlem ve ölçümler yapmak için ünlü geziler düzenledi. Aynı şekilde, Siyam, Çin ve başka yerlerden Cizvitler tarafından gönderilen gözlemleri topladı ve yayınladı ve Kraliyet Cemiyeti üyeleriyle, Fransa ve İngiltere savaş halindeyken bile, ve Avrupa'daki diğer bilim insanlarıyla kapsamlı bir şekilde yazışmalar yaptı. Akademilerin ötesindeki bilimsel gruplar, 1700'den sonra bilimsel akademiler çoğaldı, Bologna, Absala, Berlin, St. Petersburg. Fransız taşra merkezleri ve hatta Kuzey Amerika kolonilerindeki Philadelphia'da açıldılar ve ulusal gurur ve başarının sembolleri haline geldiler. Ancak akademiler, gelişen bilim dünyasının yalnızca bir ifadesiydi. Bunlara daha gayri resmi, ancak bazen daha az önemli olmayan sosyal gruplar eşlik ediyordu. Paris'te, Akademi Royal, özel evlerde veya kamusal alanlarda düzenlenen, ilgili kişilerin bir organizatörün önderliğinde tartışma, sohbet ve münazara için bir araya geldiği doğa felsefesi salonlarının ardından kuruldu. Kuruluşları, doğa felsefesindeki gelişmelerin kamuoyunun dikkatini nasıl çektiğini ve sosyal bir olgu haline geldiğini gösteriyor. Londra'da, 17. yüzyılın sonlarında açılan yeni kahvehaneler, çeşitli insanların buluşup doğa felsefesi de dahil olmak üzere konuları tartışabileceği mekanlar sağladı. Kamuoyu ilgisi, 18. yüzyılın başlarında, kısmen doğa filozofu, kısmen şovmen olan ve egzotik aletler veya gösterişli sergilerle, giriş ücreti karşılığında, halka açık toplantıları eğlendiren ve eğiten halk göstericisinin ortaya çıkmasına yol açtı. Akademiler kadar görünür olmasa da, bilim tarihi için aynı derecede önemli olan bir diğer unsurda bireyleri iletişim ağlarına bağlayan yazışma ağlarıydı. Doğa filozofları özel olarak mektuplar, el yazmaları ve yeni basılmış kitaplarını birbirleriyle paylaşıyorlardı. Mektubun gizliliği, popüler olmayan ve radikal derecede yeni fikirlerin dile getirilmesine olanak tanıyarak, 17. yüzyıl boyunca Avrupa'da devam eden büyük ölçüde gizli bir tartışma ortamı yarattı. Bu görünmez mektuplar Cumhuriyeti, Rönesans hümanist bir ifade, benzer düşüncelere sahip düşünürleri ulusal. Dilsel ve mezhepsel çizgiler boyunca bir araya getirdi ve aralarındaki mesafeleri kapattı. Bu tür yazışma ağlarının oluşturulması, istihbaratçılar olarak bilinen kişiler tarafından desteklendi. Mektupları alıyor, bilgileri organize edip derliyor, ilgili taraflara dağıtıyor ve takip soruları gönderiyorlardı. Meşgul bir istihbaratçının yazışma hacmi şaşırtıcı olabilirdi. Gassendi'yi teşvik eden ve Galileo'nun fikirlerini Fransa'da yayan Nicolas Claude Fabri de Peresk, 1580 ila 1637, yaklaşık 500 yazışma arkadaşıyla iletişim halindeydi ve geride 10.000'den fazla mektup bıraktı. Yazışma arkadaşlarından biri olan Minim rahibi Marin Mersenne, 1588 ila 1648 de bir iletişim merkeziydi. Paris'teki manastır hücresinde, Descartes, Galileo ve diğerlerinin çalışmalarını Avrupa çapında bir ağ aracılığıyla yaymak ve onlardan gelen yazışmaları almakla görevliydi. İngiltere'de, 30 yıl savaşlarından kaçan Prusyalı bir mülteci olan Samuel Hartlib, yaklaşık 1600 ila 1662, tüm protestan Avrupa ve Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan bir yazışma ağı sürdürdü, günümüze ulaşan 2000 mektubu, yazdıklarının sadece küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Hartlib, bakoncu bir tarzda eğitim, tarım ve sanayinin reformu için ütopik ve faydacı fikirlerden, aynı zamanda dini inançlardan, özellikle de İngiltere'de protestan bir yeryüzünde cennet yaratma umutlarından motive olmuştu. Çevresinde girişimciler, ahlakçılar, doğa filozofları, İlahiyatçılar ve mühendisler bulunuyordu ve projeleri teknik kolejler açmaktan bira üretimini geliştirmeye kadar uzanıyordu. Akademilerin kendileri bu mektup ağının düğüm noktaları haline geldi ve bilimsel dergiler, felsefi işlemler, Journal des Sciences ve bunların modern torunları basılı olarak kristalleşmiş halinin biçimlendirilmiş versiyonları olarak görülebilir. 17. yüzyılda bilimsel akademilerin kurulması ve teknolojik uygulamaların artan önemi sayesinde, Sonraki yüzyıllarda bilimsel çalışmalar kademeli olarak profesyonelleşti ve, amatör, doğa filozofu yavaş yavaş ortadan kayboldu. Bilimsel bilgi ve yöntemleri pratik sorunlara uygulayabilecek bilgili ve güvenilir insanlara olan artan talep, üniversitelerde onlar için daha resmi ve titiz bir eğitimin kurulmasına yol açtı ve bu da fikirlerin ve yaklaşımların daha fazla standartlaşmasına neden oldu. Bunun kümülatif sonucu, 19. Yüzyılda, bilimin, bir kariyer olarak, bilim insanlarının, ayrı bir sosyal ve mesleki sınıf olarak, Bacon'ın yeni Atlantis'te tanımladığına bazı yönlerden benzeyen, ortaya çıkması ve erken modern dünyanın kademeli olarak bilim ve teknoloji dünyasına dönüşmesi oldu. Bu dönüşüm yavaş ve karmaşık bir süreçti ve bunun anlatımı bu kitapta yer almamalıdır. Tarihi karakterlerin seçtiği yoldaki dönüm noktaları, kararlarını etkileyen fikirler ve ihtiyaçlar ve niyetlerini mümkün kılan veya engelleyen olaylar ne açık ne de önceden belirlenmişti. Doğal dünyanın gerçekleri farklı olmasa da, insanların bunları ifade etme, kavramsallaştırma ve kullanma biçimleri oldukça farklı olabilir. Seçtiğimiz tarihsel yol, Bizi doğa büyüsünün en büyük savunucularını bile hayrete düşürecek harikalarla dolu bir bilim ve teknoloji dünyasına taşıdı, ancak bu dünya, hem çözülmemiş sorunlar hem de kendi yarattığımız sorunlardan da yoksun değil. Kıskanılacak doğal bilgi birikimimizin ortasında, bilge, barışçıl ve düzenli ben salem, ilham vermeye hiç son vermese de, bizden kaçmaya devam ediyor. Epilog Erken modern dönem doğa filozoflarından günümüze ulaşan hemen her metin ve eser, onların keşfetme, icat etme, koruma, ölçme, toplama, organize etme ve öğrenme coşkularını ifade eder. Tanınma ve kabul görme için yarışan sayısız teorileri, açıklamaları ve dünya sistemleri çeşitli kaderlerle karşılaştı. Birçok erken modern kavram ve keşif Kopernik'in Heliosentrizmi, Harvey'in kan dolaşımı, Newton'un ters kare yerçekimi yasası modern dünya anlayışımızın temellerini oluşturur. Atomculuk kavramları ve evrenin büyüklüğüne dair tahminler gibi diğer fikirler, sonraki bilimsel çalışmalarla kademeli olarak güncellenmiş ve iyileştirilmiş, bazıları ise Descartes'ın girdapları veya manyetik çekimin mekanik açıklaması gibi tamamen reddedilmiştir. Modern bilim, erken modern dönem doğa filozoflarının birçok sorusunu ve amacını takip etmeye devam ediyor, bunların bazılarını orta çağdan, hatta antik çağlardan miras almışlardır. Gassendi, Descartes ve Van Helmont gibi modern fizikçiler, maddenin nihai parçacıklarını aramaya, evrenin bu görünmez parçalarının nasıl birleşip etkileşime girerek dünyayı oluşturduğunu anlamaya çalışıyorlar. Kepler, Cassini ve Rixioli gibi modern astronomlar, TYCHO, Galileo veya Hevelius'un teleskoplarından ve kadranlarından çok daha çeşitli ve güçlü aletlerle gökyüzünü taramaya ve haritalamaya, yeni nesneler ve olaylar bulmaya devam ediyorlar. Hernandez ve Da Costa gibi yeni İspanya'daki kaşiflerin mirasçıları, ormanların ve çöllerin bitki ve hayvanlarında yeni ilaçlar veya karanlık okyanus hendeklerinde ve hatta uzak dünyalarda yeni yaşam formları aramaya devam eden bilim insanlarıdır. Parasılsus ve krizopoezci öncülleri gibi, modern kimyacılarda doğal maddeleri değiştirmek ve iyileştirmek, Yeni malzemeler yaratmak için çalışarak, Boylun madde değişimini anlama ve Bacon'ın insan yaşamı için faydalı şeyler sağlama özlemlerini sürdürüyorlar. Vesalius, Malpigi ve Lee Ulenhoek gibi, modern biyologlar ve hekimler de yeni aletlerle hayvan ve insan bedenlerini inceliyor, giderek daha ince yapılar ve daha şaşırtıcı mekanizmalar ortaya çıkarıyorlar. Piyasaya çıkan her yeni elektronik alet, teknolojinin harika ve büyülü olanla bağlarını tazeliyor. Bu süreklilik bağlarının yanı sıra, birçok şey de değişti. Erken modern dönem doğa filozoflarını doğa kitabını incelemeye yaratılışta yaratıcının yansımasını bulmaya motive eden derin dini ve dindarlık dürtüsü, artık bilimsel araştırmalar için önemli bir itici güç sağlamıyor. Tarihin sürekli farkındalığı, doğayı araştıranların uzun ve birikimli bir geleneğinin parçası olma bilinci büyük ölçüde kayboldu. Günümüzde çok az bilim insanı, Kepler'in Kopernik ders kitabına, Aristoteles'e ek, alt başlığını koyduğu gibi veya Newton'un yer çekiminin nedenini aradığı gibi eski metinlerde cevap arayacaktır. Sıkıca birbirine bağlı bir kozmos vizyonu, anlam ve amaç sorularının terk edilmesi, daraltılmış bakış açıları ve amaçlar ve erken modern düşüncenin temelini oluşturan, analoji ve metaforu anlamaya yetersiz bir literalizme olan tercih nedeniyle parçalandı. Doğa filozofu ve onun geniş düşünce, faaliyet, deneyim ve uzmanlık alanı, yerini profesyonelleşmiş, uzmanlaşmış ve teknik bilim insanına bıraktı. Sonuç olarak, bilimsel alan insan kültürünün ve varoluşunun daha geniş ufuklarından kopuk hale gelmiştir. Modern bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bizi şaşırtıcı düzeyde maddi ve entelektüel zenginlikle donattığını kabul etmek zorunda olsak da, kapsamlı erken modern vizyonun kaybından dolayı kendimizi daha yoksul hissetmemek imkansızdır. Bilimsel devrim, hem sürekliliğin hem de değişimin, hem yeniliğin hem de geleneğin bir dönemiydi. Erken modern doğa felsefesinin uygulayıcıları Avrupa'nın her yerinden, her dinden, her sosyal sınıftan geliyordu ve kışkırtıcı yenilikçilerden temkinli gelenekçilere kadar uzanıyordu. Bu farklı karakterler birlikte, günümüzün küresel bilim dünyasının temelini oluşturan bilgi birikimlerinin, kurumların ve metodolojilerin kurulmasına katkıda bulundular, bu dünya, yaşayan her insanı etkiliyor. Onlara bilmek için can attıkları birçok şeyi anlatabilirdik ve belki de onlar da bize duymak için can attığımız şeyleri anlatabilirlerdi. Onların çağı bize hem tanıdık hem de yabancı, aynı anda hem kendi çağımıza benziyor hem de çarpıcı derecede farklı geliyor. Erken modern dönemin karmaşıklığı ve coşkusu, onu bilim tarihinin en büyüleyici ve en önemli dönemi haline getiriyor.